İstihbaratın geleceği, Mark Loventhal, 2018, Önsöz, Yunan mitolojisinde, geleceği görme yeteneğinin yüksek bir bedeli vardı. Adı Önsizi anlamına gelen Prometheus, insana ateşi verdi ve Zeus tarafından sonsuza dek sürecek acı verici bir cezaya çarptırıldı. O Oedipus döngüsündeki kahin Teresias, Hera tarafından kör edilmesinin telafisi olarak Zeus'tan Önsizi yeteneği aldı. Truva Prensesi Cassandra, bir istihbarat subayı için en uygun örnek olabilir. Apollo ona kehanet yeteneği verdi. Ancak Cassandra onu reddettiğinde, Apollo Cassandra'ya asla inanılmaması gerektiğini söyledi. İstihbaratın geleceği üzerine bir kitap yazmanın daha az tehlike içerdiğine inanıyorum. Ancak yine de zor bir iştir. İstihbarat, hem tanımlanması kolay hem de şekilsizdir. İstihbaratta üç temel faaliyet vardır istihbarat toplama, istihbaratı analiz etme, ve belirli operasyonlar yürütme. Her kategori içinde çeşitli toplama, analiz ve operasyon türleri bulunur. Geri kalan her şey bu üç temel işlevi destekler. Bu faaliyetlerin her birinin uzun bir geçmişi ve hem iyi hem de kötü gelenekleri vardır. Ayrıca, bunların her biri, ABD ve İngiltere gibi istihbarat servisleri yakından müttefik olan ülkeler arasında bile, her ülkede farklı şekilde yürütülür. Bu kitabı neden şimdi yazıyorum? Cevap şu ki, istihbarat hem teknoloji hem de olayların getirdiği bir dizi değişimden geçti ve geçmeye devam edecek. Tüm bunlar artan denetim ve kamuoyu bilgisi ortamında gerçekleşiyor. İstihbarat uzmanları bunu potansiyel olarak tehlikeli bir kombinasyon olarak görebilir ve bu doğru olabilir. Ancak erken aşamalarda doğru şekilde ele alınırsa yönetilebilirdi. Bununla birlikte, bu kitap reçete niteliğinde değildir. Daha çok, çevredeki araziyi inceleyerek özelliklerini belirlemek ve muhalefetin nerede olabileceğini tespit etmek için bir keşif çalışması gibidir. Bu durumda, arazi istihbaratın kendisi olduğu kadar, istihbaratı hem zorlayacak hem de değişmesini gerektirecek faktörler, sorunlar ve eğilimlerdir. Soğuk savaşın uzun tarihi boyunca istihbaratın uzak bir yanı vardı. Nihai tehdit Batı ile Sovyetler Birliği arasında stratejik bir nükleer çatışma olsa da, birkaç çok özel kriz dışında bu uzak bir olasılık gibi görünüyordu. Sovyet tehdidi yeterince gerçekti, ancak demir perdenin kenarına yakın olmadığınız sürece ortalama bir vatandaş için aşırı yakın görünmüyordu. Genellikle 11 Eylül 2001'den itibaren başlatılan terörist savaş el kaide saldırıları en az 1992'ye kadar uzansa da Amerika Birleşik Devletleri, Londra, Madrid ve daha sonra Paris ve Nice'ye yönelik saldırılarla damgasını vurdu. Bu daha endişe vericiydi ve istihbaratın bu konuda bir şeyler yapması için acil ve anlaşılabilir siyasi talepler yarattı. Bu tür kısa görüşlü yaklaşım, istihbarat görevlileri için her zaman tehlikelidir. Çünkü politika yapıcılar ve kamuoyu eylem ister ve çoğu, ayrıntıları daha sonra öğrenene veya üzerinde düşünecek zaman bulana kadar önemsemez. Bu durum, ABD istihbaratı için kesinlikle geçerli oldu. 11 Eylül'den hemen sonraki günlerde her türlü eyleme teşvik eden kongre üyelerinin birçoğu tarafından terk edilmiş halde buldu kendini. Belirtildiği gibi, bu istihbarat faaliyeti de büyük ölçüde değişmiş bir bilgi ortamında gerçekleşti, özellikle haber az olduğunda beslenmesi gereken bir canavar olan 24 saatlik haber döngüsü ve her türlü sosyal medyanın yükselişi, ki bu da doğrulama gerektirmez ve genellikle görüşlerinin doğruluğunu araştırmak yerine, kendi görüşlerinin pekiştirilmesini arayan kişiler tarafından domine edilir. Buna, özellikle Ulusal Güvenlik Ajansı'nın sözleşmeli çalışanı Edward Snowden tarafından gerçekleştirilen istihbarat sızıntılarının etkisini de eklemeliyiz, bu sızıntılar yalnızca yasal olarak yürürlüğe konmuş toplama programlarının ayrıntılarını değil, Snowden'ın eylemlerine neden olduğunu söylediği programlarla hiçbir ilgisi olmayan daha birçok şeyi de ortaya çıkardı. Ancak bu sızıntıların ardından kamuoyunda öfke ifade edenler hakim oldu. Programların yasallığını ve gerekliliğini anlayanlara çok az zaman veya yer verildi. Bu kitapta ele aldığım tartışmayı, ele alınış biçimlerine bağlı olarak istihbarat için hem fırsatlar hem de potansiyel engeller veya tehditler sunan bir dizi vektör veya seçenek olarak çerçeveledim. Dediğim gibi, bir kahin değil, bir izci olmaya çalıştım. Bu kitabı, istihbaratın önümüzdeki yıllarda nasıl ve nereye doğru ilerleyebileceğine dair önemli ve devam eden bir tartışmanın parçası olarak görüyorum. Öncelikle birkaç teşekkür sözü söylemekte fayda var. İlk olarak, beni bu görevi üstlenmeye davet eden Politi Press çalışanlarına, özellikle Luz Knight'a ve süreci denetleyen Nekane Tanaka Galdos'a teşekkür ederim. Birçok kişi zamanlarını ve uzmanlıklarını cömertçe paylaşarak, Büyük ölçüde faydalandığım önemli bilgiler sundu, başta eşim Cynthia, ayrıca Jamie Baker, Christopher Bidwell, Robert Clark, Devey Hak, Letitia Long, Carmen Medina, William Nold, Harvey Rishikov, Louis Shefford, Douglas Thomas ve Ellen Wade. Cynthia ayrıca tüm metni okuyup düzenleyerek hem argümanları hem de akışı büyük ölçüde geliştirdi. Ayrıca sürekli destekleri ve teşvikleri için çocuklarımız sarah ve adamı da anmalıyım. Ayrıca zamanlarını cömertçe ayıran ancak isimlerini gizli tutacağım ABD ve yabancı istihbarat yetkilileriyle de görüşme fırsatım oldu. Yukarıda adı geçen kişilerin hiçbiri bu kitapta ifade edilen görüş veya düşüncelerden sorumlu değildir. 1. Bu kitap ne hakkında? İstihbarat burada başlangıçta biraz dar bir şekilde ulusal liderlerin ihtiyaç duyduğu bilgileri elde etme ve analiz etme çabası olarak tanımlanmıştır uzun bir geçmişe sahiptir. İstihbarat, en eski organize insan faaliyetlerinden biridir ve genellikle biraz alaycı bir şekilde ikinci en eski meslek olarak anılır. Hükümdarların kayıtlı saltanatları ve savaşlarının kronikleri daha eskidir. Ancak Batı edebiyatındaki istihbarata dair en eski referans, İbranilerin Mısır'dan çıkışından kısa bir süre sonra Musa tarafından Kenan'a gönderilen casuslar hakkındaki Sayılar Kitabındaki hikayedir. Milattan önce 6. yüzyılda yazıldığına inanılan Sayılar kitabı, belki de 900 ila 1000 yıl önce meydana gelen olayları anlatmaktadır. Doğuda, hayatının sayılar kitabının derlenmesiyle yaklaşık olarak aynı döneme denk geldiğine inanılan San Tzu, istihbaratın önemine dair birçok yararlı tavsiye içeren savaş sanatını yazarken yüzyıllarca süren Çin askeri deneyiminden yararlanmıştır. Binlerce kilometre uzakta ve birbirlerinden muhtemelen haberdar olmayan bu iki medeniyetin Yahudiler ve Çinliler istihbaratın kullanımını oldukça çağdaş dönemlerde tanımlamaları dikkat çekicidir. İstihbaratın uzun bir geçmişi var, peki geleceği nasıl olacak? Burada bir ironi var, çünkü istihbaratın gelecekle ilgili olması gerekiyor gerçi buna daha sonra değineceğiz, ancak çoğu istihbarat analisti, bu gelecek vizyonunun net bir şekilde gerçekleştirmenin ne kadar zor olduğunu anlıyor. 20. yüzyılın iki ikon ismi Nobel ödüllü fizikçi Niels Bohar ve Amerikalı beyzbol oyuncusu Yogi Berra şu gözlemi yapmışlardır, tahminlerde bulunmak, özellikle de gelecek hakkında, çok zordur. Ve işte ben de, işlevi geleceği tahmin etmek olan bir mesleğin geleceği hakkında tahminlerde bulunmaya çalışıyorum. Bu durum ya kısır döngü ya da ben merkezci bir yaklaşım gibi görünebilir. Amacım, istihbaratın geleceğine dair belirli sonuçları veya hangi uluslararası güvenlik sorunlarının en önemli olacağını tahmin etmek değil, bunların hiçbiri mümkün değil. Politika yapıcılar ve istihbarat görevlileri bazı olayları belirli bir doğruluk derecesiyle tahmin edebilirler, ancak gerek politika gerekse istihbarat alanındaki büyük eğilimleri öngörmek çok daha zordur. Örneğin, Mısır'da Hüsnü Mübarek, Tunus'ta Zine El Abidin Ben Ali gibi bazı Arap devlet liderlerinin yaşlı ve görev sürelerinin sonuna yaklaştığı aşikardı. Ancak, Tunuslu bir meyve satıcısının kendini yakmasının ardından patlak veren çok daha yaygın Arap Baharı protestolarının önceden tahmin edilmesi mümkün değildi. Süre gelen istihbarat gereksinimlerini belirlemek, bazen ele alınması gereken bir sonraki olaylar dizisini tahmin etmekle karıştırılır. Bunlar farklı faaliyetlerdir. Doğru yapıldığında, bir istihbarat gereksinimleri sistemi, istihbaratın hizmet ettiği ve desteklediği kişilerin, yani politika yapıcıların mevcut önceliklerinin bir yansıması olmalıdır. 2003 yılında Ulusal İstihbarat Öncelikleri çerçevesini, NIPF, uygulamaya koyma çabasına öncülük ettiğimde ve ilk iki yılını yönettiğimde aklımızda bu görüş vardı. NIPFİ oluşturmadaki amacımız ve kabulünden 14 yıl sonraki devam eden amacımız, Cumhurbaşkanı ve üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin ve danışmanlarının, hem odaklanılacak konular hem de her birine verilecek göreceli önem sırası açısından, süregelen önceliklerini sağlam bir şekilde anlamaktır. Ancak, NIPFİ yönetirken personelime her zaman uyardığım gibi, Başlangıçta düşük öncelikli olarak değerlendirilen ve şimdi daha önemli görülen veya hiç öncelik verilmeyen konuların ortaya çıkmasını beklememiz gerekiyordu. İstihbarat yürütmenin gerçeği budur, sizin sorunlar listeniz vardır ve dünyanın da kendi sorunları vardır. Bu son derece gerekli olan faaliyet, uluslararası politikadaki bir sonraki önemli olayı tahmin etmekten çok farklıdır. Ayrıca, gerçekçi bir istihbarat önceliklendirme sistemi, zorunlu olarak, mevcut veya yakın vadeli konulara odaklanacaktır. Bu konular, politika yapıcıların zihinlerinde ve gündemlerinde en üst sırada yer almaktadır. Az sayıda politika yapıcının, uzak görünen veya olası kesinliklerin aksine olasılık olarak görülen konulara uzun süre odaklanacak zamanı vardır. NIPF'yi yönettiğim dönemde, 2 veya 3 yıl sonrasına bakarak gölge IPF adını verdiğimiz bir şey oluşturmaya çalıştık. Bu başarılı olmadı. Çoğu analist, konunun neredeyse şimdiki gibi görüneceğini söyledi. Bu da anlaşılabilir bir durumdu. Çünkü büyük ve rahatsız edici değişiklikleri öngörmek zordur. Yogi Berra'dan tekrar alıntı yapacak olursak, gelecek geçmiş gibi olacak, sadece farklı. Zeka, diğer tüm insan çabaları gibi, hem devrimci hem de evrimsel yönlere sahiptir. Ortaya çıkan ve önemli gibi görünen ancak geçici olduğu anlaşılan sorunlar olduğu gibi, önemsiz gibi görünen ancak çok önemli olduğu ortaya çıkan sorunlar da vardır. Bunları ortaya çıktıkça ayırt etmek yeterince zordur. Gelecekte bunları tahmin etmek ise daha da zorlayıcıdır. Bu uyarıları göz önünde bulundurduktan sonra, zekadan bahsettiğimizde neyi kastediyoruz? Biraz soyut ama temel bir düzeyde, kolayca erişemediğimiz belirli bilgi türleri veya kategorilerine yönelik ihtiyaçları belirleme, bu bilgileri toplama, analiz etme ve ihtiyaç duyan kişinin erişebileceği ve değerlendirebileceği bir biçime veya formata dönüştürme yeteneğinden bahsediyoruz. Daha somut olarak, devletin bu toplama ve analiz faaliyetlerini yürütme ve hem diplomasi hem de askeri operasyonlardan farklı belirli operasyonları gerçekleştirme yeteneğinden bahsediyoruz. Bu seviyede, öngörü nispeten basittir. Politika yapıcıların her zaman kolayca erişilemeyen bilgilere ihtiyacı olacaktır. Bilgi türleri, mevcut koşullara, sorunlara ve politika yapıcıların tercihlerine bağlı olarak değişecektir. Ancak istihbaratı olan temel ihtiyaç devam edecektir. Bununla birlikte, istihbarat bir dönüm noktasına ulaşmış gibi görünüyor. Hızla değişen teknoloji, kamuoyunun bilgiye daha fazla erişimi, belirli kaynaklardan gelen bilgi akışının artması, daha tehdit edici uluslararası sorunlar ve hükümetler ile halk arasında hangi tür istihbarat toplama ve operasyonlarının kendi adlarına yürütülmesi gerektiğine dair değişen tolerans gibi çeşitli faktörlerin ve sorunların bir araya gelmesi, istihbaratın geleceği için zorluklar oluşturmaktadır. Bu faktörlerin çoğu, nasıl geliştiklerine veya politika yapıcıların ve istihbarat görevlilerinin bunlara nasıl tepki verdiklerine bağlı olarak olumlu veya olumsuz olabilir. Bu konular bu kitabın özünü oluşturmaktadır. Ancak buradaki temel görüş, istihbaratın farklı hükümetler tarafından çeşitli seviyelerde yürütülen normal bir devlet işlevi olduğu ve muhtemelen değişen araçlar ve belki de amaçlarla da olsa var olmaya devam edeceği yönündedir. Bir diğer çerçeveleme noktası, bu kitap öncelikle demokratik devletlerde istihbaratın geleceğine odaklanmaktadır. Bu devletler grubu içinde, kitabın büyük bir kısmı da Amerika Birleşik Devletleri perspektifinden yazılacaktır. Tüm demokrasiler arasında Amerika Birleşik Devletleri, en büyük ve en yetenekli istihbarat teşkilatına sahiptir. Bu nedenle, büyüklüğü ve yeteneği sayesinde lider konumunda olma eğilimindedir. Ayrıca, çoğu hatta tüm demokrasinin, büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğerlerinin prosedürel istihbarat modelini izlediğini varsayıyoruz, istihbarat politika için çalışır ve politikaya bağlıdır, ancak istihbaratın bu ilişkinin ötesinde anlamlı bir varlığı yoktur. Beş göz ortakları, ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda, için bu, istihbarat görevlilerinin politika önerilerinde bulunmadığı anlamına da gelir. Bu, seçilmiş yetkililerin ve politika departmanlarındaki atadıkları kişilerin münhasır alanıdır. Bu kurallar, istihbaratın geleceğini değerlendirmek için çok önemli varsayımlardır. Çünkü eğer artık yürürlükte olmasalardı, daha fazla tahmin en iyi ihtimalle hayal ürünü, daha büyük olasılıkla anlamsız olurdu. Başka bir deyişle, istihbarat, kendi alanı ve politika ile olan ilişkisi içinde en iyi şekilde çalışır. İstihbarat, otoriter ve demokratik hükümetler altında kısıtlamalar çok farklı olsa da, her türlü yönetim biçimi altında yürütülmesi zor bir işlevdir. Otoriter hükümetler, tanımları gereği, nüfusları üzerinde farklı derecelerde kontrol ve baskı sergilerler. İstihbarat aygıtlarının bazı bölümleri, dış görevlerinin yanı sıra bu iç güvenlik görevlerinden bazılarını da yerine getirir. Birçok otoriter ülkede, güvenlik servislerinin hem iç hem de dış işlevleri yerine getirmesi önemli bir özelliktir. Bu durum Sovyetler Birliği için geçerliydi, şimdi Çin için de geçerli ve Vladimir Putin'in büyük ölçüde iç hizmet olan ve dış istihbarat sorumlulukları verilen tek bir müdürlüğe sahip KGB'yi yeniden kurmasıyla Rusya için de geçerli olabilir. Bu, bu istihbarat servisleri için ilginç bir ikilem yaratır. Otoriter istihbarat servisi, muhalefetin kontrolden çıkmasını istemez. Bu nedenle, istihbarat servislerinin yetersiz görünmesini önlemek için gerçek muhalefet veya siyasi ilgisizlik az rapor edilebilir. Görünüşe göre KGB, Sovyetler Birliği sona ererken Sovyet Devleti'nin geleceğine yönelik kamuoyundaki ilgisizliğin derecesi hakkında gerçek bir bilgiye sahip değildi. Aynı zamanda, otoriter istihbarat servisi, muhalefeti tamamen bastırdığını iddia edemez, aksi takdirde hükümet, servisin neden hala gerekli olduğunu veya bu faaliyet düzeyinde neden hala gerekli olduğunu ya da bu iddialara rağmen neden bir miktar muhalefetin hala mevcut olduğunu sorgulayacaktır. Başka bir deyişle, düşük düzeyde bir muhalefet gerçek veya hayali hem otoriter yöneticiler, bu nedenle geniş yetkilerine ihtiyaç duyulmaktadır, hem de istihbarat servisleri için son derece faydalıdır. Otoriter devletlerde istihbarat için bir diğer kısıtlama, kötü haberleri veya resmi çizgiyle çelişen istihbaratı bildirme yeteneğinin muhtemelen sınırlı olmasıdır. Bu, çoğu otoriter devletin temel varsayımlarından biri olan, yöneticilerin üstün bilgeliğine ve iktidarda kalmalarını haklı çıkaran varsayıma aykırıdır. Gerçekten de, otoriter bir devlette istihbarat servisi yönetmek kişisel düzeyde risklidir. İstihbarat liderliği, siyasi liderler tarafından çok kolay bir şekilde olası bir tehdit veya rakip olarak görülebilir. İstihbarat görevlileri çok fazla gizli sır biliyor. Josef Stalin dönemindeki dört Sovyet istihbarat başkanından sadece biri, Vyacheslav Menzinski, doğal nedenlerle öldü. Benzer şekilde, Çin devlet başkanı Eksi Jinping'in kaplanlar ve sineklere, hem yüksek hem de düşük rütbeli yetkililer anlamına gelir, karşı yürüttüğü yolsuzlukla mücadele kampanyası, eski kamu güvenliği bakanı Zhou Yongkang da dahil olmak üzere birçok üst düzey istihbarat yetkilisini mahkum etti. Bu, demokrasilerdeki politika yapıcıların haberciyi vurma dürtüsüne hiç sahip olmadıkları anlamına gelmez, en azından bürokratik olarak olmasa bile mecazi olarak. Sahipler, ancak riskler kişisel değil, mesleki ve politiktir. Demokrasilerde tüm üst düzey pozisyonlar doğası gereği politiktir. ABD merkezi istihbarat direktörü veya ulusal istihbarat direktörü olmuş 21 kişiden 6'sı başkanlar tarafından görevden alınmıştır. Dulles, Hems, Colby, Deutsch, Goss, Blair, üçü başkanlığın kontrolünde partizan bir değişiklik sonucu işini kaybetmiştir, Bush, Turner, Gates ve ikisi de başkana erişim eksikliğinden duydukları hayal kırıklığı nedeniyle istifa etmiştir, McCann, Wulsey. Demokrasilerde istihbarat servislerinin karşılaştığı kısıtlamalar oldukça farklıdır. Sivil özgürlükler ve hukukun üstünlüğü kavramları, istihbaratın yapabileceklerine ve yapamayacaklarına doğrudan sınırlar koyar. Gerek yerel gerekse yabancı hedeflere yönelik çeşitli istihbarat toplama türleri, seçilmiş yetkililerden veya onların onaylanmış temsilcilerinden ya da çeşitli yasal denetleyicilerden yetki gerektirir. Finansman her zaman seçilmiş yasama organlarından gelir, bu da yasama organlarına hem bilgi hem de bir dereceye kadar kontrol imkanı sağlar. Bireyler, istihbarat servislerinin tüzüklerini ihlal ettiğine inanırlarsa, mahkemeler çözüm için mevcuttur. Tüm istihbarat servislerinin, hizmet ettikleri hükümetten bağımsız olarak dayandığı gizlilik kavramı, açık hükümetler kavramıyla çelişmektedir. Ancak asıl nokta şu ki, demokrasilerdeki istihbarat, otoriter devletlerdeki istihbarattan önemli ölçüde farklıdır ve bu kitapta odak noktası demokrasilerde uygulanan istihbarattır. Tartışılan bazı konular, özellikle teknoloji alanında, daha genel niteliktedir. Ancak diğer birçok konu, özellikle toplama ve operasyonların yürütülmesi ve olası sınırları ile daha geniş anlamda yönetişim konusu, Demokratik devletlerde çok farklı ve daha anlamlıdır. Burada bile oldukça geniş bir farklılık bulunabilir, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin hoş görmediği operasyonel istihbarat faaliyetlerine müsamaha gösterirken, Kanada neredeyse hiç müsamaha göstermez. Yine de, hukukun üstünlüğüne ve halkın iradesine tabi hükümetler kavramı, bir miktar genelleme yapılmasına izin verecek kadar geniştir. Bu kitabı neden şimdi yazıyorum? Demokrasilerdeki istihbarat teşkilatları daha önce şu anda beklenen ve düzenli olarak yaşanan düzeyde bir kamuoyu ilgisi ve denetim altında faaliyet göstermemiştir. Bu değişimin birkaç nedeni var. İlk etken başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere, Avustralya ve Fransa'da da istihbarat üzerindeki yasama denetiminin büyük ölçüde artması olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu değişim, 1975'te sona eren Vietnam Savaşı nedeniyle Soğuk Savaş uzlaşmasının çözülmesinden ve ardından 1974 ila 1976 yılları arasında ABD istihbarat faaliyetleriyle ilgili bir dizi sızıntı ve ifşadan kaynaklanmıştır. İfşaların ve ardından Başkan Yardımcısı Nelson Rockefeller Başkanlığındaki bir komisyonun ve daha sonra Senato ve Temsilciler Meclisi özel komitelerinin yaptığı soruşturmaların sonuçlarından biri, kongre denetiminin hem güvenilir hem de gevşek olduğuydu. Her iki mecliste daha sonra özellikle istihbarat denetimine adanmış kalıcı komiteler kurdu. Soruşturmalar ayrıca gazetecilerin istihbarata bakış açısını da değiştirdi, hakkında az şey söylenen ve az şey yazılan bir konudan, ifşa için uygun bir konu olarak görülen bir konuya dönüştü. Daha önceki centilmen gazetecilik saygısının ve gizliliğe olan saygının dönemi artık sona ermişti. İstihbarat, eski büyük ölçüde tartışılmayan statüsüne asla geri dönemedi. İkinci ve daha önemli, daha yakın tarihli faktör ise teröristlere karşı devam eden savaşın veya daha doğrusu onların bize karşı yürüttüğü savaşın etkisidir. Teröristlerin, doğrudan veya açıkça destekçileri aracılığıyla çeşitli ülkelere ulaşarak saldırılar düzenleyebilme yeteneği, kamuoyunun ilgili istihbarat servislerinin kalitesi hakkındaki endişesini artırmıştır. 1990'ların ortalarında, Temsilciler Meclisi Daimi İstihbarat Seçim Komitesi'nin personel direktörüydüm. Başkan, Teksaslı Cumhuriyetçi Larry Combust, ilişkimizin başlarında bana şöyle demişti, Amerikan halkının istihbarattan ne istediğini biliyor musun? Gece yatağa girdiklerinde sabah aynı ülkede uyanacaklarını bilmek istiyorlar. Eğer Combust'in formülasyonu doğruysa, 11 Eylül 2001 sabahı bu güvenlik duygusunu kaybettik. Sabahın ortalarına doğru, farklı bir ülkedeydik veya L.P. Hartley'nin The Go Between, 1953 adlı eserinde yazdığı gibi, geçmiş yabancı bir ülkedir, orada işler farklı yapılır. 11 Eylül öncesi ve sonrası Amerika Birleşik Devletleri arasında önemli bir fark vardı. Sovyetler Birliği ile uzun süren soğuk savaş mücadelesi ve 1945 sonrasında aktif olarak çatışmalara girdiğimiz dönemlerin tamamı iyi bir istihbarat desteği gerektiriyordu, ancak aynı zamanda vatandaşların günlük yaşamlarından bir nebze uzaktı. Günümüzde terör saldırıları olarak adlandırdığımız olayların ortaya çıkması bunu değiştirdi. İstihbarat sadece bir dış politika meselesi olmaktan çıktı, bir kamu güvenliği meselesi haline geldi. 11 Eylül'de neler olup bittiğine dair bir soruşturma kaçınılmazdı. Aslında, iki soruşturma yapıldı. Biri Temsilciler Meclisi ve Senato İstihbarat Komitelerinin ortak soruşturması, diğeri ise 11 Eylül Komisyonu, resmi adıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik Terörist Saldırılar Ulusal Komisyonu tarafından. Buna karşılık, 1941 ile 1946 yılları arasında Pearl Harbor saldırısıyla ilgili 8 soruşturma yapılmıştı. 11 Eylül Komisyonu personelinin başından beri amacı, ABD istihbaratını yeniden organize etmekti. Komisyonun dile getirilmemiş varsayımı, 11 Eylül saldırısının bir şekilde önlenebileceğiydi. Bu anlaşılabilir bir arzuydu, çünkü aksini düşünmek, oldukça rahatsız edici bir zaafı kabul etmek anlamına geliyordu. Komisyon, politika ve istihbaratta çeşitli kusurlar buldu, ancak doğru yapılmış olsaydı o Eylül sabahı 4 uçağı durdurmak için gerekli istihbarata yol açacak bir veya iki veya daha fazla şeyi asla bulamadı. 11 Eylül saldırısının ve sonrasının hemen ardından, Irak'taki kitle imha silahları, Kiss hakkındaki ulusal istihbarat değerlendirmesi kit geldi. İngiliz ve Avustralya istihbaratı da bu konuda değerlendirmeler yaptı. Irak Kiss'leri hakkındaki kit değerlendirmesiyle ilgili 3 önemli nokta belirtilmelidir. Birincisi, evet, değerlendirme büyük ölçüde tamamen değil, yanlıştı. İkincisi, Senato İstihbarat Seçim Komitesi'nin soruşturmasında belirtildiği gibi Kid siyasallaştırılmamıştı. Yani Başkan George W. Bush'un savaşa girme kararını desteklemek için açıkça yazılmamıştı. Nitekim değerlendirme Bush yönetiminin değil, Senato'nun isteği üzerine yazılmıştı. Üçüncüsü, büyük ölçüde yanlış olmasına rağmen Kid ABD'nin savaşa girme kararında etkili olmadı. Belirtildiği gibi, Bush yönetimi istihbarat topluluğunun Irak'ta kıs bulunduğuna dair değerlendirme yaptığına dair güvence almış olmasına rağmen, bu değerlendirmeyi talep etmemişti. Ulusal istihbarat tahmini (NEI) Senato oylamasında Irak karşı güç kullanımını yetkilendiren 77 ila 23 oyla hiçbir etki yaratmadı. Çünkü senatörlerden sadece 6'sı tahmini okudu ve birçoğu da personel tarafından içeriği hakkında bilgilendirildi. Bu durum, savaşa girme yönünde oy kullanan ancak istihbaratı hiç incelemeyen büyük bir çoğunluğun ortaya çıkmasına neden oldu. Son olarak BM Güvenlik Konseyi de Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın NYE'ye dayalı bilgilendirmesini reddetti ve Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin güç kullanımını desteklemeyi reddetti. Ancak, 11 Eylül saldırılarından bu kadar kısa süre sonra hatalı bir tahminin ortaya çıkması, ABD'ye istihbarat yetenekleri hakkında önemli soruları gündeme getirdi. Ardından, teröristlerle mücadelede istihbaratın rolünün yarattığı gerilimler oldu, teröristlerin yargısız infazı ve uzun süreli gözaltı, gelişmiş sorgulama tekniklerinin kullanımı ve oldukça geniş bir coğrafi alanda silahlı insansız hava araçlarının kullanımı, İstihbaratın rolü ve geleceği hakkında daha fazla dikkat çekmiş ve yeni sorular ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, başta Edward Snowden olmak üzere, bir dizi sızıntının etkileri de oldu ve bu sızıntılar istihbarat faaliyetlerinin yürütülme biçimi ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi için artık gereken kamuoyu desteği düzeyi hakkında daha fazla soru işaretine yol açtı. Yeni Trump yönetimi ile ABD istihbaratı arasındaki ilişki konusunda da endişeler dile getirildi. İlk sorun, Trump'ın Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine Trump'ı desteklemek amacıyla müdahale girişiminde bulunduğu yönündeki raporlara verdiği çok sert tepkiydi. İkincisi ise, Ulusal Güvenlik Konseyi, NSC, üyeliğinde yapılan ilk yeniden yapılandırmaydı, bu yapılandırma, Ulusal İstihbarat Direktörü ve Genel Kurmay Başkanının katılımını davet üzerine sınırlandırdı. Geçmişte, her iki yetkilinin de istihbarat ve askeri danışman olarak NSC ve NSC Üst Düzeyler Komitesi toplantılarına katılması uygulaması vardı. Birçok gözlemci, bunun NSC toplantılarındaki genel uzmanlık düzeyi ve özellikle istihbaratın rolü ve değeri açısından kötüye işaret ettiğine inanıyordu. Daha sonra bu değişiklikler geri alındı. Son olarak, uluslararası sistem büyük bir değişim veya belirsizlik döneminden geçiyor gibi görünüyor. Terörizm, kitle imha silahlarının yayılması ve iklim değişikliği gibi ulus ötesi konular önemli olsa da, bunların hepsi ulus devletler sistemi içinde gerçekleşiyor. Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper'ın belirttiği gibi, istihbarat, nesnelerle veya yerlerle ilgili değildir. Nesnelerin yerlerdeki durumuyla ilgilidir. Başka bir deyişle, sorunları yerlerle veya aktörlerle yani ulus devletler veya devlet dışı aktörlerle ilişkilendirebilmek veya belirli bir yerde hangi sorunların önemli olduğunu belirleyebilmek gerekir. İstihbaratın çoğu devletin normal bir işlevi olduğu varsayımı göz önüne alındığında, gelecekteki ulus devletlerin doğası da istihbaratın geleceğinde önemli bir belirleyici olacaktır. Avrupa'daki 30 yıl savaşlarını sona erdiren 1648 Westfalia Barış Antlaşmasından bu yana, ulus devletler uluslararası alanda baskın aktörler olmuştur. Westfalia, bir dizi dini ve bölgesel sorunu çözmenin yanı sıra, o zamandan beri bildiğimiz uluslararası sistemi, yani iç işlerine dış müdahaleden sözde özgür olan egemen devletler sistemini yaratmıştır. Yönetim biçimi ne olursa olsun monarşi, cumhuriyet, çeşitli otoriter yönetim türleri ulus devlet, uluslararası ilişkilerde temel aktör ve hesap birimi olmuştur. 20. yüzyılın ortalarından sonlarına doğru dikkat çekici yönlerinden biri, bu sistemin hem genel barış hem de devlet sınırları açısından ne kadar istikrarlı olduğuydu. İki dünya savaşıyla damgasını vuran bir yüzyılın ardından gelen genel barış, Genellikle soğuk savaşa ve nükleer silahların ortaya çıkışına bağlanır, bu durum, iki ana düşman arasındaki büyük anlaşmazlıkların silahlı çatışmaya yol açmadan önce çözülmesini önceliklendirmiştir. Devlet sınırlarına gelince, ki bu herhangi bir devletin nihai tanımlarından biridir, ikinci. Dünya Savaşı'ndan sonra devlet sınırlarının artık kutsal olduğu ve daha fazla değişikliğe tabi olmadığı görüşü ortaya çıkmış gibi görünmektedir. Afrika Birliği Ofisi'nin, OAU 1963 ila 2002, aldığı birkaç pratik ve faydalı önlemden biri, Avrupa Sömürgeci Güçleri tarafından Afrika'da çizilen yapay sınırları kabul etme kararıydı. Ancak 20. yüzyılın sonlarından itibaren, bu sınır klişesi önce eski Yugoslavya'da, sonra SSCB'de ve ardından 2. Körfez Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'da, Irak, Suriye, kırılmaya başladı. Daha yakın bir örnek olarak, Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan Kırım'ı ilhak ederek sınırları hiçe saydığını gördük. Elbette, yukarıda listelenen devletlerin hepsi, iç bütünlükleri en iyi ihtimalle sorumlu olan çok uluslu devletlerdi. Ancak, daha bütünleşik görünen devletlerde bile bölgesel hoşnutsuzluğun güçlü işaretleri vardı Birleşik Krallık'taki İskoçya ve İspanya'nın Bask bölgesi. Dolayısıyla, en azından yakın vadede, devlet bütünlüğü eskisi gibi olmayabilir. İkinci olarak, devlet egemenliğinin temel koşulu olan sınırların kontrolü, özellikle Orta Doğu'da ve ardından Avrupa'da bozulmuştur. Mültecilerin savaş ve terörden uzak bir yerde yaşama arzusu, Avrupa ülkelerinin hem Avrupa dışındaki hem de pasaportsuz Schengen bölgesi içindeki sınırlarının kontrolünü ihlal etmiştir. Ayrıca, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da daha sesli göçmen hakları gruplarının yükselişi, göçmenlerin veya savunucularının, devletin tercihlerinden bağımsız olarak istedikleri yerde yaşama hakkına sahip olduklarına inandıklarını gösteriyor gibi görünüyor. Dolayısıyla, bir ölçüde, devlet egemenliğinin temel bir kavramı ya bozulmuştur ya da sorgulanmaktadır. Bu, ulus devlet aktörlerinin ortadan kaybolacağı veya öneminin azalacağı anlamına gelmez. Kaybolmayacaklar, ancak bazı ayırt edici özellikleri değişecektir. Değişmeyecek iki temel özellik ise tüm devletlerin istikrar ve mümkün olduğunca ekonomik refah arzusudur, bu kısmen kendi iyiliği için, kısmen de bunun sağladığı siyasi istikrar içindir. Soğuk Savaş, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla sona erdi. Ardından, genellikle soğuk savaş sonrası dünya olarak adlandırılan, biraz geriye dönük ve belirsiz bir uluslararası ilişkiler dönemine girdik. 11 Eylül terör saldırısı bu dönemin en çarpıcı olaylarından biri olsa da, 11 Eylül'ün üzerinden 15 yıl geçti. Teröristlere karşı savaş devam ediyor, ancak eskisi kadar baskın bir konu değil. Çin'in yükselişi ve Rusya'nın intikamcılığı, hem yeni hem de tanıdık konular olup, bir zamanlar ulusal güvenlik gündemine hakim olan eski ulus devlet meselelerini hatırlatıyor. Şu an sahip olduğumuzdan daha tutarlı veya düzenli bir uluslararası düzenleme olmayabilir, bu da politika oluşturmayı ve uygulamayı daha zor hale getiriyor ve istihbaratın önemini olmasa bile, devamlı faydasını sağlamalıdır. Soğuk savaş döneminde bile statüko hiçbir zaman tamamen istikrarlı olmamıştır. İstihbaratın temel rollerinden biri, daha sonra ele alacağımız gibi, bu istikrarsızlık kaynaklarını uyarı veya fırsat konusu olarak belirlemektir. İstihbaratın politika yapıcılar için oynadığı temel işle, stratejik uyarı işlevinin yanı sıra, ilk olarak profesyonel bir istihbarat subayı ve akademik istihbarat alanında bir bilim insanı olan Jennifer Sims tarafından tanımlanan karar avantajıdır. Politika yapıcıların hedefleri, ulaşmak istedikleri şeyler ve kaçınmak veya önlemek istedikleri şeyler vardır. Ancak devletler, kılavusevizden ödünç alınan bir terimle, büyük ölçüde sürtünme gösteren bir sistemde var olurlar, bu da kişinin hedeflerine ulaşma yeteneğini engelleyen her şey anlamına gelir. Sürtünmenin ana kaynaklarından biri, kendi hedefleri olan diğer devletlerdir. Karar avantajı, politika yapıcılara hedeflerini takip etmede ve rakip devletlerle başa çıkmada avantaj sağlamaları için ihtiyaç duydukları istihbaratı sağlamak anlamına gelir. Daha önce başka bir yerde de yazdığım gibi, istihbaratın en önemli karar alma avantajlarından biri, politika yapıcıların belirsizliğini azaltabilmesidir. Akıllı politika yapıcılar, verdikleri tüm kararların sonuçlarını bilemeyeceklerini bilirler hatta bazen hangi konulara önce değineceklerinden bile emin olmayabilirler. İyi bir istihbarat, hangi sonuçların veya tepkilerin daha olası veya daha az olası olduğunu ve dolayısıyla dikkatin nereye odaklanması gerektiğini tanımlamaya çalışarak bu belirsizliği giderecektir. Amaç, belirsizliği ortadan kaldırmak değil, sınırlandırmaktır. Üst düzey bir politika yetkilisinin tipik programı göz önüne alındığında, en çok zamanın nerede geçireceğine dair bir rehbere sahip olmak önemli bir avantajdır, belirli sonuçlara diğerlerinden daha fazla hazırlıklı olmak da öyle. Elbette, istihbaratın yanlış olma olasılığı her zaman vardır, ancak bu bir istihbarat subayı olmanın tehlikelerinden biridir. Karar alma avantajı sağlamak ve belirsizliği sınırlandırmak, istihbaratın politika yapıcılar açısından temel işlevleridir ve bunların değişmesi olası değildir. Gelecekte istihbarat için en önemli konulardan biri, güç mekanizmalarını takip etmek ve bunların önünde olmak olacaktır. Devletlerin çeşitli algılanan güç mekanizmaları vardır, büyüklük, konum, askeri güç, kaynaklar, ekonomi, demografi. Ancak bu mekanizmalar zamanla değişir ve bir zamanlar önemli görülen bazı mekanizmaların gelecekte daha az anlamlı olduğu ortaya çıkar. Örneğin, nükleer silahlar ABD ve Sovyetler Birliği için ikili ilişkiler açısından büyük önem taşıyordu, ancak her iki güçte gerilla savaşlarıyla uğraşmak zorunda kaldığında, ABD Vietnam'da, Sovyetler Birliği Afganistan'da anlamsız hale geldi. Doğal kaynaklar, hatta hayati önem taşıyanlar bile, önem açısından iniş çıkış gösterebilir. Ekim 1973'teki Orta Doğu Savaşı'nda uygulanan Arap petrol ambargosundan sonra, petrolün üretici devletlere o noktadan itibaren önemli bir zenginlik ve güç sağlayacağı yaygın olarak varsayılmıştı. Gelecekte mevcut petrol miktarının çok sınırlı olduğuna dair tahminler bolca yapıldı. Bütün bunların yanlış olduğu ortaya çıktı. Birincisi, petrol üreten ülkeler üretim kotaları konusunda anlaşamadılar ve bu nedenle üretim kotalarına uymayı reddederek birbirlerinin fiyatlarını düşürdüler. İkincisi, freking gibi yeni teknolojiler aşırı miktarda petrol üretimine yol açarak fiyatları birçok ülkenin gelir kaynağı olarak petrole aşırı bağımlı olduğu noktaya kadar düşürdü, Rusya, İran, Venezuela ve diğerleri. Hatta Suudi Arabistan bile kredi çekmek ve petrol şirketi Aramco'daki hissesini satmayı düşünmek zorunda kaldı. Gelecekte önem kazanması muhtemel kaldıraçlar nelerdir ve bunlara kim sahip, istihbaratın sürekli odak noktası olacaktır. Genellikle siber olarak adlandırılan bilgi teknolojisindeki yetenekler, avantajlar sağlayabileceği gibi bir dizi güvenlik açığı da getirebilir. Bunlar gelecekte avantaj mı yoksa dezavantaj mı oluşturacak? Bu kitap, hükümet istihbarat servislerinin gelecekte istihbarat desteği, hem analiz hem de operasyonlar, sağlama yeteneği, bu hizmetin nasıl ve neden değişebileceği ve bu hizmetlere rakip olabilecek alanların nerede olduğu hakkındadır. Kitap, bu olası değişiklikleri 3 kategoride ele alıyor. Teknoloji alanındaki değişiklikler, istihbarat toplamada dahil olmak üzere, analizin rolü ve yönetişim sorunları. Bu alanların her biri, istihbaratın geleceği söz konusu olduğunda birden fazla olası yöne gidebilecek bir dizi vektörden oluşmaktadır. Herhangi bir iyi istihbarat subayı gibi, amacım bu alanlarda tam olarak ne olacağını tahmin etmek değil, az çok olası görünen bir dizi olumlu ve olumsuz sonuç ortaya koymaktır. Bazı durumlarda, istihbaratın gelecekteki yönü hakkında cevaplardan daha fazla soru olabilir. Ancak bu bir sorun olmamalıdır. Bu noktada, soruları bilmek, hataya daha yatkın olacak cevaplar önermekten daha faydalı olabilir. Doğru soruları sormak, bir demokraside tartışma için iyi bir başlangıç noktasıdır. 2. Teknoloji vektörleri Bu bölümle ilgili öncelikle bir uyarıda bulunmak istiyorum, şu anda bunu okuyan yakın meslektaşlarımdan bazıları, teknoloji hakkında bir şeyler yazma fikrine hatta kibirime şüphesiz dehşete düşmüştür. Çoğu teknolojiyi geç benimseyen, şüpheci ve bazen de teknoloji karşıtı olmakla suçlanan biri olarak haklı bir üne sahibim. Açık olmak gerekirse, teknoloji karşıtı değilim, teknolojik ilerlemelerin durdurulmasını savunmam. Ancak şüpheciyim. Ki bu genel olarak bir istihbarat analisti için alışılmadık bir durum değil ve yeni ve gelişmekte olan teknolojiyi çevreleyen abartıların çoğunu incelerken ve bu çok çeşitli teknolojilerin istihbarat için ne anlama gelebileceğinin özüne inmeye çalışırken bu kötü bir duruş olmayabilir. Teknoloji doğası gereği tarafsızdır, ne iyi ne de kötüdür. Önemli olan teknolojinin hangi amaçla kullanıldığıdır. İçten yanmalı bir motor ambulans veya tank çalıştırabilir. Nükleer bilim tıbbi izotoplar veya nükleer silahlar üretebilir. Teknolojinin doğasında var olan tarafsızlık hakkındaki bu gözlem, istihbarat için güncel teknolojik endişe alanlarının birçoğuna da uzanmaktadır. Teknoloji, istihbarat teşkilatlarının ilgisini 3 temel nedenden dolayı çekmektedir. Bir teknoloji, mevcut veya yeni yeteneklerin geliştirilmesini sağlar veya yeni fırsatlar yaratır. İki bu teknoloji yeni veya değişmiş bir tehdit oluşturuyor. Üç teknoloji, zeka ile tamamen ilgisiz bir alanda ortaya çıkar ancak yukarıdaki kategorilerden birine veya her ikisine de uyar. Sosyal medyanın yükselişi buna iyi bir örnektir. Bir teknolojinin herhangi bir zamanda bu kategorilerin herhangi birine veya tamamına uyabileceğini akılda tutmak önemlidir. İstihbaratın anahtarı, hem tehditlerden hem de fırsatlardan haberdar olmaktır. Bu bölüm, teknolojiyi iki açıdan ele almaktadır, istihbarat teşkilatlarının iş yapma biçimine hem olumlu hem de olumsuz etkiler getiren yeni teknolojiler ve istihbarat toplama ile ilgili teknoloji. 20. ve 21. yüzyıllarda ABD istihbaratının en büyük avantajlarından ve bağımlılıklarından biri teknoloji olmuştur. Örneğin, bilgisayar teknolojisinin gelişimi ikinci. Dünya Savaşı'nda Bletchley Park'taki şifre çözme çalışmalarıyla başlayan 20. yüzyıl istihbaratıyla yakından bağlantılıdır, Alman şifrelerine karşı kullanılan iki İngiliz yapımı makine, elektromekanik bombe ve ilk elektronik, dijital, programlanabilir bilgisayar olan Colossus. Günümüzün süper bilgisayarları varlıklarını istihbarat camiasına borçludur. 1955'te U-2 uçağıyla başlayan ve 1961'de istihbarat toplama uydularına geçişle devam eden süreçte, Amerika Birleşik Devletleri, geniş anlamda coğrafi istihbarat, görüntüleme ve sinyal istihbaratı, çeşitli iletişim türleri, olmak üzere, uzaktan istihbarat toplama yeteneğinden muazzam bir avantaj elde etti. Bu uzaktan istihbarat toplama yeteneği, doğası gereği gizli bir devlet olan, Kapsamlı iç güvenlik önlemlerine sahip ve genellikle kötü hava koşulları nedeniyle görüş alanı kısıtlı olan Sovyet hedefine karşı özellikle önemliydi. Soğuk savaş sırasında genel bir kural olarak, ihtiyaç duyulan istihbaratın %80'i gizli, %20'si ise açık bilgiydi. Bu bilgisayar ve istihbarat toplama teknolojileri, esasen istihbarat camiası içinde, Güvenilir yükleniciler tarafından geliştirilmiş ve gizli olmayan dünyada var olabilecek her şeyden çok daha üstündü. 1943'te IBM'in başkanı Thomas Watson, ünlü bir şekilde, sanırım dünya pazarında belki 5 bilgisayar için yer var demişti. 1977'de Digital Equipment Corporation, DEC, kurucusu Ken Olsen ise, kimsenin evinde bilgisayar istemesinin hiçbir nedeni yok demişti. Elbette, bu iki adamda zamanla küçülen ve daha güçlü hale gelen kişisel bilgisayarları ya da bilgisayar meraklılarının aksine tüketicilere ev bilgisayarı satın alma nedeni veren internet ve dünya çapında ağı öngörmemişti. İstihbarat camiası da bu gelişmeleri öngörememişti. Bilgisayar teknolojisi geliştikçe ve ticari bir tüketici pazarı ortaya çıktıkça İstihbarat teşkilatlarının sahip olduğu tek taraflı bilgisayar avantajı büyük ölçüde ortadan kalktı. Ticari bilgi teknolojisi yetenekleri ve teklifleri bazen istihbarat camiasının yeteneklerini bile geride bıraktı. Nitekim, bu gerileme o kadar şiddetliydi ki, 1990'ların ortalarında ABD istihbaratının çalışma düzeyindeki bilgisayar yetenekleri, Büyük ölçüde istihbarat teşkilatlarının en yeni makineleri satın almasını zorlaştıran zaman alıcı bir devlet satın alma sürecinden ve makinelere eklenmesi gereken güvenlik gereksinimlerinden dolayı ticari pazarın gerisinde kalmaya başladı. Bu da daha fazla zaman ve para kaybına ve dolayısıyla azalan bütçe nedeniyle seçeneklerin sınırlanmasına yol açtı. Benzer şekilde, uzaydan istihbarat görüntüleri toplama, başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin tek elindeydi. 1980'lere gelindiğinde, diğer ülkeler de bu yeteneğe sahipti, ancak daha az sıklıkta ve daha düşük çözünürlükte, görüntü netliği, toplama yapıyorlardı. Şimdi ise, özel sektör firmalarının uzay tabanlı görüntüleme hizmeti sunmaya başlamasıyla, Doğrudan herhangi bir devlet programına bağlı olmayan bir dizi ticari yeteneğin ortaya çıkışına tanık oluyoruz. Bir kez daha, önemli bir istihbarat teknik avantajı, beceriksizlik veya tembellik nedeniyle değil, öngörülemeyen bir dizi ticari gelişme nedeniyle aşındı. Bir zamanlar tek taraflı olan teknik avantajların bu şekilde aşınması, istihbarat teşkilatlarının ele alması gereken sorunlardan biridir. Bu, istihbaratın bir zamanlar sahip olduğu benzersiz giriş noktalarından birinin artık mevcut olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle, istihbarat görevlilerinin politika yapıcılar için sağlamaya çalıştığı, her zaman ulaşılması zor olan katma değer başka bir yerden, belki de analizden gelmelidir. Ayrıca, daha fazla bilgi toplama işlemi ulusal sistemlerden ziyade ticari sistemlerden geldiği için, sınıflandırmanın temelinin de bir kısmının aşındığı anlamına gelir. Çeşitli önemli teknoloji trendleri hakkında yazılanların çoğu iki kutuptan birine yöneliyor, şu veya bu teknolojinin benimsenmesiyle yaşanacak tüm güzel şeylere dair nefes kesici abartılar veya her teknolojinin doğasında var olan tehlikelere dair derin bir şüphecilik ve belki de sürekli bir karamsarlık. Elbette her ikisi de doğru. Yine de, teknolojinin nasıl kullanıldığına ve nasıl düzenlendiğine veya kontrol edildiğine çok şey bağlı. Çok sayıda farklı teknoloji hızla gelişiyor ve hem fırsatlar hem de zorluklar sunuyor. Ancak bu konuda yazılanların çoğu genellikle daha küçük bir gruba, genellikle veri patlamasına ve bu verilerle başa çıkma çabalarına odaklanıyor, biz de burada bu konuya değineceğiz. Ayrıca, bu gelişmelerin birçoğunun sundukları vaat veya tehdit açısından son derece birbirleriyle ilişkili ve birbirine bağımlı olduğunu belirtmek de önemlidir. Başlamak için iyi bir yer Ulusal İstihbarat Direktörünün DNI yıllık küresel tehdit değerlendirmesidir. DNI her yılın başlarında bu küresel değerlendirmeyi Kongre komiteleri önünde çeşitli kamuoyu açıklamalarında sunar. Bu değerlendirme, ABD'nin en kıdemli istihbarat yetkilisinin karşı karşıya kaldığı en acil sorunlar hakkındaki görüşüdür. General James Clapper, bu yıllık sunumu Dumint yani kıyamet istihbaratı olarak nitelendirmiştir, bir dizi tehdit ve uyarıdan oluşan bir liste. Bu değerlendirmenin ön sözünde sorunların bir sıralama düzeninde sunulmadığı her zaman belirtilse de, sorunların değerlendirmedeki konumu yıldan yıla değişmekte ve en azından gayri resmi bir sıralama olduğunu düşündürmektedir. 2016'da, önceki yıllarda olduğu gibi, siber ilk konuydu. Ancak 2016'da konu siber ve teknoloji olarak yeniden adlandırıldı, bu önemli bir değişiklikti. Ulusal İstihbarat Direktörü Klepper'ın giriş paragrafında, minimum güvenlik gereksinimleri ve testlerle tasarlanan ve sahaya sürülen cihazlar ve sürekli artan ağ karmaşıklığı, sivil altyapılarda ve ABD hükümet sistemlerinde yaygın güvenlik açıklarına yol açabilir. Bu gelişmeler siber savunmalarımız ve operasyonel yöntemlerimiz için zorluklar yaratacak, ancak aynı zamanda kendi istihbarat toplayıcılarımız için de yeni fırsatlar yaratacaktır ifadelerine yer verildi. Ulusal İstihbarat Direktörü Klepper'ın ifadesi en yaygın olarak tartışılan teknolojilerin çoğunu ele almaya devam ediyor. Nesnelerin interneti, IoT, kablosuz teknoloji, çok küçük elektromekanik sistemler ve internetin birleşmesini ifade eder. Kısaca, neredeyse her cihaz, internete bağlanacak şekilde tasarlanabilir, bu da performansı hakkında bilgi sağlar ve hem iyi niyetli hem de kötü niyetli uzaktan erişime ve muhtemelen kontrole olanak tanır. Doğru kullanıldığında, nesnelerin interneti hem iyi niyetli hem de kolaylık sağlayan bir teknolojidir, örneğin, bir kalp pilinin çalışmasını uzaktan izlemek veya bir otomatın tedarikçisine yeniden doldurulması gerektiğini bildirmesi gibi. Nesnelerin interneti ayrıca, giderek artan sayıda cihaz hakkında çok miktarda veri üretir. Birbirine bağlı olan cihazlar, bir tahmin göre, 2020 yılına kadar 50 milyar cihaz nesnelerin internetinin bir parçası olacak. Ancak, nesnelerin interneti aynı zamanda bu cihazlara uzaktan saldırılabilmesi veya potansiyel olarak uzaktan kontrol edilebilmesi açısından güvenlik açığı da yaratıyor. Örneğin, 2013 yılında eski başkan yardımcısı Dick Cheney, doktorlarının uzaktan suikast olasılığını engellemek için kalp pilinin kablosuz özelliğini devre dışı bıraktığını söylemişti. Ekim 2016'da Dine yapılan ve birçok popüler web sitesini devre dışı bırakan dağıtılmış hizmet reddi, DDoS, saldırıları, internete bağlı sıradan cihazları, farkında olmadan saldırıya katılabilecek binlerce robota dönüştürerek gerçekleştirildi. Günlük hayatta kullanılan cihazların sayısı giderek artarken, istihbarat teşkilatlarının bu cihazları güvenli alanlara yerleştirmeden önce dikkatlice incelemeleri gerekecek. 1999'da NSA, kızıl ötesi bağlantı noktalarına sahip küçük robot oyuncaklar olan Furby'leri yasakladı, Furby'ler zamanla İngilizce öğrenmiş gibi görünüyordu, çünkü programlanmış kelime daha ağırcıkları Furbition İngilizceye dönüşmüştü. Tespit edilemeyen veri toplayıcılar veya vericiler, herhangi bir istihbarat kuruluşuna açık bir tehdit oluşturur, ancak bu tür cihazların istihbarat teşkilatlarına yerleştirilmesini tamamen yasaklamak muhtemelen pratik olmayacaktır. Çünkü bunların sayısı çok fazla olacaktır. Aynı zamanda, kontrol edebileceğiniz bir cihaza veri yerleştirilebiliyorsa, nesnelerin internetine bağlı cihazlar istihbarat toplamak için mükemmel fırsatlar sunar. Bu cihazlar tarafından sağlanan veriler, erişilebilir oldukları takdirde, enerji kullanımı, yaşam kalıpları, yani insanların alışkanlıklarını anlama, genel ekonomik canlılık, veya muhtemelen bu toplumların nasıl evrimleştiği ve değiştiği hakkında bilgiler sağlayabilir. İnternete bağlı cihazları toplu olarak veya belirli türe göre bulabilen arama motorları mevcuttur. Nesnelerin interneti, sürekli artan veri akışının yalnızca bir kaynağıdır. Aslında, internete bağlı bir dünyada üretilen bu muazzam miktardaki ham veri, diğer birçok potansiyel teknolojik değişim vektörünü yönlendirmektedir. Ancak bu vektörleri tanımlamak için basit bir başlangıç noktası yoktur, çünkü bunlar, belirtildiği gibi, son derece birbirine bağımlıdır. Teknolojik değişim tartışmasında bir başlangıç noktası varsa, bu muhtemelen veri veya genellikle adlandırıldığı gibi büyük veri olacaktır. Ulusal İstihbarat Direktörü Klepper, tehdit değerlendirmesinde büyük veriye değinmedi ancak bu, dikkate alınması gereken önemli bir alandır. Az sayıda teknolojik alan, yukarıda belirtilen abartıya bu kadar yatkındır. Büyük veriyle başa çıkmanın sorunu sadece büyüklüğün ötesine geçer, karmaşıklık, yapı eksikliği, heterojenlik ve veri akışının asla durmaması gibi sorunlar da vardır. Büyük veri tipik olarak 3 ana özelliği, 3 ve'yi sergileyen veri olarak tanımlanır, hacim, çeşitlilik ve hız. Veriler çok büyük miktarlarda ve çok çeşitli tür ve biçimlerde gelir ve genellikle herhangi bir resmi yapıdan yoksundur ve verilerin, en azından istihbarat için kullanıldığında, hızlı bir şekilde işlenmesi gerekir. Bu faktörlerin tümü, geleneksel veri tabanlarının kullanımına karşıdır. Gerçekten de, yapay zekanın, algoritmaların ve makine öğrenmesinin önemine değinmek zorundayız. Sorulması gereken kilit soru şudur, veri ne hakkında? Meraklılar şu cevabı verecektir, her şey, veri, çeşitli iletişim türlerinden, sosyal medyadan, nesnelerin internetinden ve internete veya dünya çapında ağa bağlı bir sisteme bağlı hemen hemen her cihazdan veya bu sistemde oluşturulan kayıtlardan gelir. Örneğin, günde 10 milyar cep telefonu görüşmesi ve 100 milyar e-posta gönderiliyor. Dolayısıyla, veri hakkındaki her şey cevabı doğru, ancak bu birçok istihbarat uzmanı için rahatlatıcı değil. Ben de dahil olmak üzere istihbarat üzerine yazan birçok yazar, bilgi ile istihbarat arasında çok büyük ve önemli bir fark olduğunu belirtmiştir. Bilgi, herhangi bir şey hakkında bilinebilecek her şeydir. İstihbarat, politika yapıcılar için önemli olan bilgilere odaklanır tanımı gereği çok daha küçük bir küme. Bu nedenle, büyük veri kendi başına istihbarat açısından ilginç veya önemli olmayabilir. Onunla bir şeyler yapmak gerekir. Seçenek verildiğinde, çoğu istihbarat uzmanı daha az veriden ziyade daha fazla veriye sahip olmayı tercih eder, ancak bu, büyük bir kısmı alakasız veya yararlı olmayan gerçek bir veri seline yol açıyorsa, bu durum her zaman geçerli değildir. Ayrıca, gizlilik gerekçeleriyle, yetki alanlarındaki sınırlamalarla, özel mülkiyet olarak kabul edilen verilerle ve benzeri nedenlerle istihbarat servislerinden saklanabilecek veri türleri de olabilir. Bu nedenle, istihbarat teşkilatlarının ne kadar veri kullanacağına, verilerin önemi veya faydasına ya da çeşitli yasal sınırlamalara bağlı olarak sınırlar getirilmesi muhtemeldir. Büyük veri ve istihbarat konusunda her şey başlangıç noktasını kabul edersek, ele alınması gereken ilk konu şudur, veriler nereden geliyor? İstihbarat teşkilatları bu verilere nasıl erişecek? Bu temel soruya çok az dikkat edilmiş gibi görünüyor. Bunun nedeni kısmen verilerin sahiplerinin onu analiz eden kişiler olacağı varsayımıdır. Bu, finans kuruluşları, sosyal medya platformları, kamu hizmetleri ve benzeri için doğru olabilir, ancak istihbarat teşkilatları için doğru olmayacaktır. Birileri bu verileri kontrol ediyor veya sahipleniyor. Burada ABD istihbaratı için bir ironi var. Çünkü istihbarat, kendi topladığı istihbaratı atıfta bulunurken veri sahipliği kavramından yıllarca uzaklaşmaya çalıştı. Bu kavram, istihbaratı toplayan kurumun, istihbaratın nasıl ve kim tarafından kullanılacağına karar verme konusunda nihai yetkiye sahip olduğu anlamına gelir. Bu, istihbaratın üzerinde o, -O kelimesiyle ifade edilmiştir, bu da kaynak tarafından kontrol edilen anlamına gelir veya istihbaratı ilk üreten ve yayan kurumun, istihbaratın daha sonraki kullanımı üzerinde sürekli kontrol sahibi olduğunu gösterir. Bu sahiplik duruşu, bilgi paylaşımı için açık bir engeldi. Bunun yerine, istihbarat topluluğu aşama aşama veri sahipliğinden veri yönetimine ve nihayetinde Ulusal İstihbarat Direktörü Mike Makkanıl yönetiminde sağlama sorumluluğuna geçti, bu da istihbaratı toplayan kurumların, İhtiyaç duyanlarla paylaşma konusunda olumlu bir yükümlülüğe sahip olduğu ve olmaya devam ettiği anlamına geliyor. Bununla birlikte, o, -O -E tanımı hala geçerliliğini koruyor. Ancak veri veya büyük veri söz konusu olduğunda, mülkiyet bir sorun teşkil ediyor. Nesnelerin interneti, kamu hizmetleri, finansal veya sosyal medya verileri gibi tartışılan verilerin çoğu muhtemelen özel mülkiyete ait olacaktır. Veriler, erişmek isteyen herkes tarafından analiz edilmeyi bekleyen bir yerde öylece durmuyor. Verilere sahip olan kuruluşlar için bunlar, hem daha verimli çalışmalarını ve belki de verilerden para kazanmalarını sağlayacak değerli bir kaynak, hem de korumakla yükümlü oldukları bir şeydir. İstihbarat teşkilatları bu verilere doğrudan bir taleple, mahkeme kararıyla veya gizlice dilenerek, ödünç alarak veya çalarak erişebilecek mi? Veriler bir ABD kuruluşuna aitse veya ABD vatandaşları hakkında bilgi içeriyorsa, erişim kuralları yabancı verilere göre daha katıdır. Dahası, San Bernardino saldırılarının ardından Apple ile FBA arasında yaşanan ayrılıkta görüldüğü gibi, özel sektör ile istihbarat teşkilatları arasındaki mevcut kopukluk göz önüne alındığında, işbirliğine dayalı bir ilişki ve paylaşım olası görünmüyor. Alternatif bir yöntem ise, sınırlı erişim yetkisi verilen aracıların verileri analiz edip istihbarat teşkilatlarına iletmesi olabilir. Ancak bu da, veri sahiplerinin bunu yapmaya istekli olmaları ve istihbarat teşkilatlarının bu aracılara veri analizi konusunda güvenmeleri varsayımına dayanmaktadır. Verilere erişim gibi önemli bir sorunu açtıktan sonra, veri analistlerinin ve daha geleneksel istihbarat analistlerinin en umut vadeden veri kümelerine odaklanmasını sağlayacak güvenilir bir filtreleme yöntemine ihtiyacımız var. Bazı büyük veri savunucuları bu yaklaşıma itiraz ederek, en başından itibaren büyük verinin en büyük vaadini, yani daha önce bilinmeyen kalıpları veya korelasyonları keşfetme yeteneğini kendimizden mahrum bıraktığımızı savunacaklar. Bu soyut olarak doğru olabilir, ancak istihbaratın tüm verilerle başa çıkma kapasitesi yoktur. Hangi verilerin şimdi analiz edileceği, hangilerinin zaman izin verirse daha sonra analiz edileceği ve hangilerinin tamamen bir kenara bırakılacağı konusunda bazı seçimler yapılması gerekiyor. Yine, bu, büyük veri savunucularının tercih ettiği yaklaşıma aykırı olsa da, ilerlemenin tek pratik yoludur. İstihbarat teşkilatları bu sorunla zaten boğuşuyor, ancak muhtemelen veri analitiği safkanları için tatmin edici olmayan cevaplara ulaşacaklar. İnternete bağlı cihazların gelen verileri nasıl alıp sıraladığı açısından bu filtreleme sorunu bir dereceye kadar çözülmüştür. Gelen verileri, hangi verinin yığında nereye gitmesi gerektiğine bağlı olarak ayrıştıran, sıralayan ve dağıtan bir dizi protokol, yani bir protokol yığını vardır. Kullanılan modele bağlı olarak 4 veya 7 katman bulunur. Bununla birlikte, bu yönlendirme ve iletim işlevi, büyük verilerin istihbarat analistleri için nihai olarak kullanışlı olması için gerekenlerle tamamen aynı olmayabilir. Verilerin filtrelenmesi gibi önemli bir konuyu bir kenara bırakırsak, henüz başlangıç aşamasında olan ancak gelişmekte olan ve önem kazanan birçok başka araç ve yetenek de bulunmaktadır. Bunların birbirleriyle son derece bağlantılı ve birbirine bağımlı olmaları nedeniyle, tek tek ele almak zordur. İyi bir başlangıç noktası, programcı John McCarthy tarafından 1955'te ortaya atılan yapay zeka, YZ, terimidir. Yapay zeka, geleneksel olarak makinelerin insanlar gibi görevleri yerine getirme veya sorunları çözme yeteneği olarak tanımlanır. Yapay Zeka, iPhone’un serisi gibi konuşma tanıma programları veya sürücüsüz otomobiller anlamına gelebilir. Yapay Zeka tarihçileri, YZ gelişmelerinde 60 yıllık bir durgunluk dönemi yaşandığını belirtiyor. Son dönemdeki yenilenen inme, farklı yeteneklerin bir araya gelmesiyle ortaya çıktı, alınan sinyalleri anlamlandırmak için etkileşimde bulunan sinir ağlarının oluşturulmasına olanak tanıyan ucuz paralel hesaplama, daha fazla veri, ve sinir ağlarının veriler içinden geçerken daha hızlı öğrenmesine olanak tanıyan daha iyi algoritmalar. Bu öğrenme yönü yapay zekada çok önemlidir çünkü genel hedeflerden biri makinelerin bu yetenekleri kazanmaya devam etmesidir. Google'ın arama motoru veya 2 Jeopardy yarışmacısını yenen IBM'in Watson programı genel olarak yapay zekanın ve özellikle zaman içinde öğrenme yeteneğinin örnekleridir. Yapay zekanın hala sınırları var, örneğin, makineler belirli nesneleri tanıyabilir, ancak bunlar hakkında sezgisel bağlantılar kuramazlar. Örneğin, 1980'lerde Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Bürosu'nda çalışırken, Angola'nın Luanda kentinde beyzbol sahaları keşfetmekten ve Küba birliklerinin varlığını doğrulamaktan oldukça heyecanlanmıştık. Bir makine, görüntülerden beyzbol sahaları keşfedebilir, Ayrıca beyzbol oynayan tüm ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Japonya ve Latin Amerika'daki birkaç ülke, listeleyebilir. Ancak Angola'da Kübalılar dışında herkesin bulunma olasılığını ortadan kaldırmak için gerekli siyasi analizi yapamaz. Yapay zeka aslında, çıkarım, bilgi sunumu, planlama ve benzeri gibi birçok farklı araç tarafından izlenen bir dizi farklı hedeftir. Yapay zekanın vaadi, insanları sıradan görünen veya makinelerin daha iyi yapabileceği görevlerden kurtarma yeteneğidir. Örneğin Watson, şu anda tıbbi teşhislerde yardımcı olmak için kullanılıyor. Yapay zekada en sık dile getirilen tehdit, 2001, Bir Uzay Macerası filmindeki katil bilgisayar Hal veya Isaac Asimov'un Ben, robot romanının film versiyonundaki robotlar gibi robotların isyanıdır. Dramatik olsa da, bu endişeler çok uzaktır. Daha acil endişeler, büyük hasara neden olabilecek yanlış veriler veya bozuk algoritmalardır. Ulusal İstihbarat Direktörü Klepper, tehdit değerlendirmesinde otomatik hisse senedi alım-satım programlarını veya siber uzay aracılığıyla yapay zeka sistemlerine saldırma veya kontrol altına alma yeteneğini örnek gösterdi. Bir kez daha, bu potansiyel tehdit, bir düşmanın yapay zeka sisteminin kontrolünü ele geçirmek veya ona bozuk veri beslemek için bir fırsatta olabilir. İnternete bağlı her cihaz hem davetsiz misafir hem de hedef olabilir. Bir ülkenin, potansiyel olarak düşman bir devletin füze komuta ve kontrol sistemine erişim sağlayabildiğini, en azından bu sistemin güvenilirliği konusunda soru işaretleri uyandıracak noktaya kadar ulaştığını varsayalım. Bu iyi mi yoksa kötü mü olurdu? Bu, etkilenen devletin nasıl tepki vereceğine bağlı olurdu. Devlet, sistemlerini test etmek için devre dışı bırakmaya karar verebilir. Sorunu aşmak için yeni bir silah edinme programına başlayabilir. Ya da düşmanca bir eylem olarak gördüğü şeye karşılık olarak, etkinliği konusunda endişelenmeden füze fırlatmaya bile karar verebilir. Erişim sağlamak sorunun sadece bir parçasıdır. Bu erişimin olası etkilerini varsaymak da, özellikle politika yapıcılar için önemlidir. Yapay zeka ise, temelde bilgisayarların özel olarak programlanmadan öğrenme yeteneği olan makine öğrenimindeki ilerlemelere bağlıdır. Öğrenme, büyük veri kümeleriyle başa çıkma ve daha önce tahmin edilemeyen kalıpları ortaya çıkarma ve bunu zaman içinde artan bir yetenekle yapma becerisini içerir. AlphaGo bilgisayar programının 2015 yılında profesyonel Go oyuncusu Sedol'a karşı kazandığı zafer, öğrenme yeteneğine sahip bir makinenin örneğidir. Makine öğreniminin geleceği ise, insan sinir ağlarına benzer şekilde, hesaplamaya yardımcı olmak için birden fazla makineyi birleştiren sinir ağlarına bağlıdır. Verilerin göreceli potansiyeli ve verileri anlamlandırmak için gereken araçlarla ilgili çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yukarıda belirtilen ilk sorun, hangi verilerle çalıştığımız ve neden çalıştığımız sorusudur. Büyük veri savunucuları, büyük verinin cazip yanlarından birinin, veriler içinde daha önce bilinmeyen korelasyonları ve kalıpları keşfetme olasılığı olduğunu, dolayısıyla verilerin analiz edilmesinin gerekliliğini savunmaktadır. Bazıları, görünüşte birbirinden farklı ve bağlantısız bireyler arasında bağlantılar kurmayı amaçlayan terörle mücadele programlarını örnek gösterecektir. Bu, büyük veri kümelerinin nasıl başarılı bir şekilde sorgulanabileceğine dair geçerli bir örnektir, ancak dar ve oldukça odaklıdır, bazen savunulan daha rastgele aramalardan çok uzaktır. Bununla birlikte, makinelerin çeşitli bilişsel önyargılara dayanarak verileri kullanma veya reddetme olasılıklarının daha düşük olması gibi bir avantajı vardır ki bunların sayısı çok fazladır ve tüm analistler zaman zaman bunlara maruz kalırlar. Büyük veri tartışmalarının özündeki bu belirsizlik sorumludur. Berkeley Bilgi Okulu'nun çevrimiçi veri bilimi yüksek lisans programında çalışan Jennifer Dacher, 40 veri analitiği düşünce lideriyle röportaj yaptı. En dikkat çekici yorumlar arasında, büyük veri analitiğinin hangi soruları soracağını bilmediğinde kullanıldığı, büyük verinin değerli olması için dönüştürülmesi gerektiği ve şimdi topla, sonra sırala yaklaşımları yer alıyordu. Bu görüşler, istihbarat kuruluşlarının çalışma biçimine aykırıdır. Büyük istihbarat teşkilatları uzun zamandır nihayetinde işledikleri, kullandıkları ve analistlere ilettiklerinden daha fazla istihbarat toplasalar da, Toplama çalışmalarını hala en büyük ilgi veya endişe alanlarına odaklıyorlar. Örneğin, Rusya veya İran her zaman Arjantin'den çok daha fazla istihbarat toplayacaktır. Büyük verinin toplanmasında çok daha rastgele bir yön olduğu ve daha fazla veri toplamanın sadece bir fayda değil, aynı zamanda gerekli olduğu görüşü hakim gibi görünüyor. İstihbarat teşkilatları mümkünse daha az değil, daha çok veri toplamayı tercih eder. Ancak bu bile toplama uğruna toplama değildir. Şimdi topla, sonra sırala yaklaşımı da istihbaratın faaliyet gösterdiği gerekli zaman çizelgelerine aykırıdır. Şimdinin zorunluluğu sadece toplamak değil, aynı zamanda analiz etmektir. İstihbarat toplamanın, çoğu istihbarat teşkilatının yaptığı gibi, zaman içinde toplanan istihbaratı bir araya getirmenin ve mümkün olduğunca geriye dönüp incelemenin kümülatif bir etkisi ve faydası vardır. Ancak analizi daha sonraki bir tarihe erteleme lüksü söz konusu değildir. İstihbarat teşkilatlarının veri toplaması ve kullanması yeni bir şey değil. Ekonomik performans, silah geliştirme, salgın hastalıklar ve diğer birçok konu veriye bağlıdır. Ancak bu, büyük veri savunucularının dönüştürücü vaatlerinden çok uzaktır. Bu rastgele arayışta neredeyse bir X-Files havası var, gerçek orada bir yerlerde. Bu doğru olmayabilir. Veriye dayalı bu belirsiz ve rastgele arama, bütçeleri kısıtlı olan istihbarat teşkilatları için büyük ölçekte haklı çıkarılması zor olabilir. En yüksek öncelikli ve endişe verici konulara odaklanmaları gerekir. Daha iyi bir çözüm, istihbarat teşkilatlarının özel sektörle yakın temas halinde kalması ve ardından başarılı araç ve teknikleri satın alıp uyarlaması olabilir. Tabii ki özel sektörün bu tür ilişkilere açık olacağı varsayımıyla. Bu, son yıllarda bir sorun haline geldi, bunu dördüncü bölümde ele alacağız. İstihbaratla ilgili en önemli sorulardan biri güvenilirliğidir. İnsan kaynağı doğru mu, uydurmacı mı, yoksa aldatmak için gönderilmiş bir çift taraflı ajan mı? Toplanan görüntü veya sinyal bir tür aldatmaya maruz kalmış mı? Büyük veri, bu soruları daha geniş bir kapsamda gündeme getiriyor gibi görünüyor. Belirtildiği gibi, Ulusal İstihbarat Direktörü Klepper veri güvenilirliği konusunu gündeme getirdi. Çoğu ağın kırılganlığı ve çok çeşitli kaynaklardan toplanan büyük miktardaki veriler göz önüne alındığında, güvenilirliğini nasıl belirleyebiliriz? Üst düzey bir istihbarat yetkilisi, tıpkı bugün insan istihbaratında olduğu gibi verilere güven düzeyleri atamayı önerdi, erişimi olan güvenilir bir kaynak, erişimi bilinmeyen, Test edilmemiş bir kaynak ve benzeri. İnsan istihbaratında, bu niteleyiciler, kaynağın çalışma bilgisine sahip olan rapor görevlileri tarafından sağlanır. Ancak verilerle uğraşırken güven sorunları daha karmaşık ve daha zor hale gelir. Güven düzeyini kim atayacak, verilerle ilgilenenler mi yoksa verileri alan analistler mi? Analistlerin, kısmen kendi kurumlarına bağlı olarak, şu veya bu bilgi toplama disiplinine yönelik farklı derecelerde tercihleri olması gibi, değerlendirmeleri de muhtemelen çok farklı olacaktır. Örneğin, Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Bürosu'nda çalışırken, CIA analistlerinin insan kaynaklarına bizden daha fazla güvendiklerini, bizlerin ise bazı CIA analistlerinden daha çok diplomatik haberciliğe değer verdiğimizi fark ettim. Analiz şekliniz, kısmen nerede bulunduğunuza bağlıdır. Ayrıca, hatalı verilerin bir veri kümesine veya daha geniş istihbarat sistemine girmesi ve bir süre boyunca hatta hiç keşfedilememesi riski de vardır. Bilgisayar biliminde buna bazen GIGO problemi denir, çöp girerse çöp çıkar. Ancak işte Irak'la ikinci savaşa giden süreçten gerçek bir örnek Körvebol. Körvebol, 1999'da Almanya'ya iltica eden bir Iraklıya verilen isimdi. Irak'taki seyyar biyolojik silah laboratuvarları hakkında bilgi sahibi bir kimya mühendisi olduğunu iddia ediyordu. Kör ve Bol, Alman istihbaratının kontrolü altındaydı ve Alman servisi, ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın, DEA, Kör ve bolın güvenilirliğini belirlemek için çok kısa bir poligraf testine girmesi talebini reddetti. Alman yetkililer daha sonra Kör ve Bol'un güvenilirliği hakkındaki kendi endişelerini dile getirdiklerini iddia ettiler. D.I.A. Kör ve Bol tarafından sağlanan bilgileri kullandı, D.I.A. analistleri daha sonra bu istihbaratı, Irak'taki kitle imha silahları sorunu üzerinde çalışan diğer kurumlardaki meslektaşlarıyla paylaştılar tam olarak eğitim aldıkları gibi. Kör ve Bol’'un yalan söylediği daha sonra belirlendiğinde Merkezi istihbarat direktörü George Tenet benden bu kaynak konusunda nasıl yanıldığımızı bulmamı istedi. Cevap istihbarat paylaşımında yatıyordu. Yanlış istihbarat sisteme veya sistemlere girdikten sonra onu alan ve ondan yararlanıyor olabilecek herkesi takip etmek zorlaşıyordu. DA, kör ve Bol'un güvenilir bir kaynak olmadığını fark ettiğinde, Analistleri Kör ve Bol'un bilgilerini kullanmamaları konusunda uyaran bir yakma bildirimi yayınladı. Ancak, istihbarat paylaşım sistemi beklendiği gibi bazı düzeylerde gayri resmi ve kişisel olduğu için, tüm analistler bu uyarıdan haberdar değildi. Çok yoğun bir dönemin stresi sırasında savaşın yaklaşmasıyla birlikte bazı analistler, Kör ve Bol'un raporlarını paylaştıkları meslektaşlarına bu uyarıyı iletmediler. Analistler, aynı konu üzerinde çalışan diğer kurumlardaki meslektaşları da dahil olmak üzere, diğer analistlerle yararlı istihbaratı paylaşmak üzere eğitilirler. Nitekim, istihbarat paylaşımındaki başarısızlık, sözde 11 Eylül Komisyonu raporunda ABD istihbaratına yöneltilen eleştirilerden biriydi. Ancak, istihbarat paylaşım sistemi bir düzeyde kişisel ve gayri resmi olduğu için, Belirli istihbarat kaynaklarını alan ve bunlar üzerinde çalışan herkesin merkezi bir kaydının tutulması muhtemelen mümkün olmayacaktır. Bu, genel istihbarat analizi açısından bir avantajdır, ancak kayıt tutma açısından değildir. TNT yangın ihbar sistemi üzerinde bazı değişiklikler yaptığımızı bildirdim, ancak aynı zamanda en iyi ihtimalle, yaklaşık %97 etkili olacak. İyi haber şu ki, istihbarat paylaştık, kötü haber ise yanlış istihbarat paylaştık. Dedim, yine, verilerin bu aynı zaafları, düşman devletlerin veri kümeleri ve sistemleriyle uğraşırken operasyonel olanaklara da dönüşebilir, başkasının sistemine kötü veri yerleştirme yeteneği. Ancak burada hangi sistemleri bozduğumuza dikkat etmeliyiz. Bozulan verilerin geri dönüp sistemlerimizi de etkilemesi anlamına gelen geri tepme konusunda endişelenmeliyiz. Bir devletin askeri komuta ve kontrol sistemini bozarsak, burada endişelenilecek başka sonuçlar olsa da, Irak bankacılık sistemini bozarsak geri tepme tehlikesi daha az olabilir. Gerçek bir örnek vermek gerekirse, 1. Körfez Savaşı'ndan 1990-91 ila 91 önceki dönemde, ABD politika yapıcıları, savaşın uzun sürmesi durumunda Saddam Hüseyin'in yeni silahlar satın almasını engellemek için Irak'ın bankacılık sistemine saldırmayı düşündüler. Ancak daha sonra birileri şu soruyu sordu, Irak bankaları diğer Orta Doğu bankalarıyla bağlantılı değil mi? Ve bu bankalar küresel bankacılık sistemiyle bağlantılı değil mi? Etkileri ne olabilir? Bu belirsizlikler göz önüne alındığında Irak bankalarına dokunulmadı. Bir diğer sorun ise elde edilen korelasyonların veya örüntülerin güvenilirliğidir. Sıklıkla belirtildiği gibi, korelasyon nedensellik anlamına gelmez. Yazar ve karikatürist Ashley Brilliant bunu en iyi şekilde şöyle ifade etmiş olabilir, kaynaklarım güvenilir değil, ancak bilgileri büyüleyici. Yine, elde edilen korelasyonlara itibar etme konusunda veri bilimcileri ile eski tarz analistler, Kabul edelim ki, geçici bir tür, arasında bir fark olması muhtemeldir. Ancak bu sorun, üçüncü bölümde ele alınacağı gibi, politika yapıcıları da etkileyecektir. Son olarak, politika yapıcılar ve dolayısıyla istihbarat analistleri için en önemli istihbarat konularından bazıları, büyük veri analitiği için faydalı alanlar olmayabilir. Liderlik niyetleri, politika yapıcıların aradığı en önemli ve zor konulardan biridir. Vladimir Putin neden böyle davranıyor? Kısa ve uzun vadeli hedefleri neler? Daha da kötüsü, Muammer Kaddafi veya Kim Jong-un gibi rasyonelliği sorgulanabilir veya en azından anlaşılması son derece zor olan liderler ne olacak? Ya da çok tartışılan bir örnek olarak Saddam Hüseyin ve kitle imha silahları, KIS. Saddam, 2002'de Irak'ın KİS'e sahip olmadığını söylediğinde, nadir görülen bir olayda doğruyu söyledi. Peki neden ABD İngiltere saldırısını önlemek için denetimlere izin vermedi? Gizleyecek bir şeyi olmadığı için en mantıklı yanıt bu gibi görünüyor. Ancak hem ulusal gurur hem de İran korkusunun onu kaybedeceği bir savaşla karşı karşıya kalacağından emin olduğu bir karar almaya itmiş olması muhtemeldir. Saddam'ın açıklamaları ve davranışları ile ABD ve İngiltere'nin savaşa girme kararı arasındaki çelişkiyi hiçbir veri analizi çözemezdi. Benzer şekilde, siyasi sürpriz, çoğu politika yapıcının kaçınmayı umduğu ve istihbarat görevlilerinden bunu en aza indirmelerini ve yeterli uyarı vermelerini beklediği bir gerçektir. Ancak başarılı uyarı ile büyük beklenmedik siyasi sürpriz arasındaki oran muhtemelen çok iyi değildir, Richard Nixon Çin'e gider, Enver Sadat İsrail'e gider, F.W., de Klerk, Nelson Mandela'yı serbest bırakmaya ve apartheide son vermek için müzakere etmeye karar verir. Bu olayların herhangi birini yıllar veya hatta aylar öncesinden tahmin edebilecek kişi çok nadir olurdu ve muhtemelen inanılmayacak bir analist olurdu. Birincisi, bu kararlar gizlice alındı ve büyük ölçüde tek bir bireyin değerlendirmesi ve kararlarının sonucuydu, bu kişi, radikal planlarını geniş çapta paylaşmak istemezdi. Çünkü bu durum kararlı bir muhalefeti ve fikri öldürmeyi amaçlayan sızıntıları tetikleyebilirdi. Büyük veri analitiğinin hiçbir miktarı da bu olaylar hakkında önceden uyarı veremezdi, ta ki İzek Asimov'un vakıf serisinde ortaya koyduğu kurgusal tarihe inanmaya başlayana kadar. Eski bir CIA kıdemli analisti olan Carl Spielmann'ın da belirttiği gibi, algoritma buldum, İstihbaratta Nate Silver olabilir mi? Bu tür siyasi analizlerin dayandırılabileceği hiçbir analitik model veya veri kümesi yoktur. Bu durum, teknoloji ve zekanın geleceği açısından bizi nerede bırakıyor? Açıkça görüldüğü üzere, daha bağlantılı ve veri odaklı bir dünyada yaşıyoruz. Bu iki faktörün yoğunluğu zamanla artacak. Nesnelerin internetine bağlı daha fazla makine ve cihaz olacak ve daha fazla veri üretecek. Ancak bu verilerin tamamı istihbarat analistleri için ilgi çekici veya kullanışlı olmayacak. Bağlantılılık, hem genel olarak toplum için, altyapıya yönelik potansiyel saldırılar gibi, hem de özel olarak istihbarat için, dünya çapında ağa bir şekilde bağlı sistemlerin doğasında var olan güvenlik açıkları, sızma, veri manipülasyonu veya sızıntıya maruz kalma gibi, kırılganlıklar yaratmıştır. Ancak bu zaaflar, diğer devletlerin istihbarat sistemlerinde istismar edilebildikleri takdirde fırsatlara da dönüşebilir. Büyük veri analitiğinin iyimser savunucuları ile aşırı şüpheciler arasında bir orta yol bulunmaktadır. İlginç bir şekilde, bu kitap için görüşülen birçok üst düzey istihbarat subayı bu orta yolu benimsemiş, Büyük veri analitiğinin bazı yönlerinin muhtemel faydasını kabul etmiş ancak analiz edilen verileri gerçekten kullanışlı hale getirmek için önceden filtreleme, güven düzeyleri gibi çeşitli yollar aramıştır. İstihbarat için, büyük veri analitiği ve temel teknolojiler, yapay zeka, makine öğrenimi ve sinir ağları, henüz çok yeni ve gelişmekte olan çalışmalardır. Ayrıca, en azından istihbarat analizi için, Büyük verinin fizikteki soğuk füzyon gibi, vadi her zaman ufukta olan bir şey olabileceği de düşünülebilir. Ele alınması gereken son teknolojik konu, siber uzayın kendisiyle ilgili daha geniş bir konudur. İstihbarat teşkilatları veya başka herhangi biri için siber uzayda var olan güvenlik açıkları hakkında konuşmak neredeyse sıradan hale geldi. Siber uzay, dördüncü bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Ancak birkaç noktaya dikkat çekmekte fayda var. Öncelikle, güvendiğimiz bilgi teknolojisi, güvenli bankacılık, ticaret veya iletişim araçları sağlamak için tasarlanmamıştır. Dolayısıyla, siber uzay sorununun özünde, araçlar ve amaçlar arasında bir uyumsuzluk var ve kimse geri dönüp daha güvenli bir küresel siber ortam yaratmaya istekli görünmüyor. Çok sayıda devlet ve özel sektör kuruluşu, hassas verileri güvence altına almak için gereken en temel şeyleri yapmaya isteksiz davrandı. İkinci olarak, özellikle altyapıya karşı kitlesel yıkıma yol açabilecek, hatta tahrip edebilecek bir teknolojinin herkesin bu kadar kolayca erişebileceği bir durumda olduğunu daha önce hiç görmedik. Giriş engeli, kişisel bir bilgisayar satın alabilmek, bir internet servis sağlayıcısına kaydolabilmek ve oldukça temel bilgisayar becerilerine sahip olmaktır. Ulusal İstihbarat Direktörü Clapper'ın 2016 tehdit değerlendirmesinde belirttiği gibi, istihbarat teşkilatları için önemli bir sorun, düşman istihbarat servislerinin istihbarat görevlilerini tespit etmek için büyük miktarda veriyi analiz edebilme yeteneğidir. Bu, 2015 yılında Çin'in ABD Personel Yönetimi Ofisi, OPM, dosyalarına sızmasının temelindeki sorundu. Düşman devletler, OPM verilerini kendi ülkelerine atanan kişiler hakkında sağlanan verilerle karşılaştırabilir. Bu iki veri seti eşleşmezse, gizli görevdeki görevlilerin tespit edilmesine yardımcı olabilir. İlginç bir şekilde, OPM ihlaliyle ilgili kamuoyuna verdiği ifadede, Ulusal İstihbarat Direktörü Klepper hiç de endişe verici değildi, veriler basitçe çalındı. Bu, tıpkı bizim yaptığımız gibi, pasif bir istihbarat toplama faaliyetidir. Bunun ötesinde, 4. bölümde ele alınacak olan siber uzay tehdidi, uyarı ve güvenlik açığı konuları bulunmaktadır. Ulusal İstihbarat Direktörü Klepper, Rusya ve Çin'i başlıca siber tehditler olarak sıraladı, ardından İran, Kuzey Kore ve çeşitli devlet dışı aktörler geldi. Elbette söylenmeyen şey, Çoğu analistin herkesten üstün olduğuna inandığı ABD'nin siber alandaki yeteneklerinin değerlendirilmesidir. Dolayısıyla, siber alan sorunu hem tehdit hem de fırsat olmak üzere iki yönlü bir öneme sahiptir. Teknolojik değişimin büyük önem taşıdığı istihbaratın diğer bir yönü de istihbarat toplama faaliyetleridir. Kolayca ulaşılamayan ve başka yerlerden elde edilemeyen istihbaratı toplama yeteneği, İstihbarat teşkilatları ve görevlileri için her zaman temel bir faaliyet ve hem güç hem de giriş kapısı kaynağı olmuştur. Bilgi güçtür ifadesi bazı şiî metinlerinde milattan sonra 6. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Ancak 1. bölümde belirtildiği gibi otoriter bir devlette çok fazla bilgi de son derece tehlikeli olabilir. Ancak 3. bölümde ele alınacağı gibi istihbarat yöneticileri Kritik toplama sırlarının anahtarlarının bekçilerinden daha fazlası olmayı hedeflemektedir. İstihbarat toplamanın bazen toplama disiplinleri veya istihbarat türleri olarak da adlandırılan 5 ana türü vardır. HUMINT insan istihbaratı hem casusluk hem de insan kaynaklarından açıkça toplanan istihbarat anlamına gelir. GEOINT mekansal istihbarat Eskiden IMINT veya görüntüleme olarak adlandırılan şeyin bir devamı olup artık sadece fotoğraflardan daha fazlasını kapsamaktadır. SIGINT, sinyal istihbaratı, yani insanlar arasında veya makineler arasında radarlar ve silah testleri gibi yapılan her türlü iletişim anlamına gelir. MASINT, ölçüm ve imza istihbaratı yani sismik dalgalar, depremler veya nükleer testler, nükleer radyasyon ve elektriksel emisyonlar gibi toplanabilen ve tanımlanabilen bir dizi fiziksel olgu. OSINT, açık kaynak istihbaratı, yani gizli veya özel nitelikte olmayan her türlü bilgi. İstihbarat toplama hakkında yazan birçok kişi, teknik istihbarat toplama türleri olarak GEOINT SIGINT ve MASINT'ten bahseder ancak gerçekte 5 toplama türünün her birinin önemli bir teknik bileşeni vardır. Ve bu toplama disiplinlerinin her biri teknolojik zorluklar ve fırsatlarla karşı karşıyadır. İnsan istihbaratı, bilgi toplama veya toplanan istihbaratı dışarı sızdırma amacıyla çeşitli teknolojileri içerebilir ancak bu istihbarat dalı için en önemli teknolojik değişim İnsan istihbarat görevlilerinin yurt dışında çalışırken kullandıkları sahte kimlik olan örtüyü oluşturmanın giderek zorlaşması olabilir. Yine, bu zorluklar başka yerlerdeki teknolojik veya sosyal eğilimlerdeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır, istihbarat görevlilerinin değişimin farkında olmaması veya değişime direnmesi söz konusu değildir. Teknoloji, yeni engeller ve yeni fırsatlar yaratmaktadır. Görevliler genellikle sahte pasaportlarla seyahat ediyorlardı ve bu pasaportların yapımı, kendi ülkelerine ait olsun ya da olmasın, çok da zor değildi. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, ICO, 1960'ların sonlarında makineyle okunabilir seyahat belgeleri konusu üzerinde çalışmaya başladı. 2001 yılına gelindiğinde büyük ilerleme kaydedilmişti. Ancak o yıl ticari yolcu uçakları kullanılarak ABD'ye yapılan terörist saldırılar bu kavrama yeni bir ivme kazandırdı. Dünyanın çoğu ülkesi artık mikro işlemci çipi ve bir tür biyometrik tanımlayıcı, yüz, parmak izi veya iris tanıma içeren e-pasaport veya biyometrik pasaport vermeyi kabul etti. Programın eleştirmenleri, yeni pasaportların güvenlik özelliklerinin aşılabileceği birçok örneği dile getirirken, Diğerleri sivil özgürlük endişelerini dile getirdi. İstihbarat teşkilatları için soru daha temel, benzersiz biyometrik verilere dayalı sahte bir kimliği nasıl oluşturur ve sürdürürsünüz? Sahte kimlikle ülkeye giren potansiyel ajanları tespit etme aracı olarak biyometrik pasaportlar bir avantajdır. Ancak ajanları yurt dışına gönderme açısından önemli bir sorun teşkil ederler. Gizli görevlendirmeyi etkileyen ikinci sorun, çok yeni bir olgu olan sosyal medyanın yükselişidir. Facebook, 2006 yılında 13 yaşın üzerindeki herkese açık hale geldi. Instagram ise 2010 yılında piyasaya sürüldü. 2016 yılının ikinci çeyreği itibarıyla Facebook'un 1,71 milyar aktif aylık kullanıcısı vardı, bu da dünya nüfusunun neredeyse dörtte birine denk geliyor. Bu nedenle, gizli servise katılmak üzere işe alınan birinin Facebook sayfası olma olasılığı çok yüksektir ve bu sayfa 10 yıla kadar uzun süredir mevcut olabilir. Dolayısıyla, bu potansiyel adayların, aile, arkadaşlar ve iş arkadaşlarından oluşan yakın çevrelerinin çok ötesine uzanan yerleşik bir kamu varlığı ve profili vardır. Bu kişinin gizli görevde bulunabilmesi için bu sosyal medya profili bir sorun yaratır. Birincisi, görev yerine gönderildikleri sırada Facebook'u, en azından gerçek adlarıyla kullanamazlar. O kişi, yani gerçek isimli kişi, o ülkede mevcut değildir. İkinci olarak, iletişimde oldukları kişilerin nerede olduklarını veya başlarına ne geldiğini merak etmemeleri için Facebook'u tamamen kullanmayı bırakmamaları, bazen Facebook intiharı olarak da adlandırılır, muhtemelen en iyisidir. Üçüncü olarak, sahte kimliklerinin bir Facebook hesabı olmalı değil mi? Olmaması garip veya yersiz mi görünecek? Sahte bir isim hesabı oluştururlarsa, iki hesabı çapraz referanslayabilecek yüz tanıma yazılımı ne olacak? Bu sorunlar şüphesiz yönetilebilir ancak zordur ve dünyanın en eski ikinci mesleğinin uygulanması için çok farklı bir dizi zorluk sunmaktadır. Öte yandan, sosyal medya bazı insan istihbaratı, HUMNT, türleri için faydalı bir araç olabilir. IŞİD, sosyal medya üzerinden gönüllü toplama konusunda bazı başarılar elde etti. Bu şekilde toplanan kişilerin güvenilirliği, operasyonel güvenlik ve olası aldatma sorunları konusunda endişeler olacaktır. Ancak bazı HUMINT fırsatları da olabilir. Sosyal medya, aldatma olasılığına karşı dikkatli olduğumuz sürece, eskiden doğrudan temas gerektiren kişiler hakkında bilgi de sağlayabilir. Birkaç yıl önce New Yorker dergisi, bilgisayar başında oturan iki köpeği gösteren bir karikatür yayınlamıştı. Köpeklerden biri diğerine, internette kimse senin köpek olduğunu bilmiyor diyordu. İnsan istihbarat operatörleri için sanal gerçeklikte karşıt bir teknoloji bulunabilir. Sanal gerçeklik, bireyin etkileşimde bulunabileceği gerçek veya hayali bir ortam yaratılmasına olanak tanır. Verilerin mevcut olduğu varsayılarak, insan istihbarat operatörlerinin çalışacağı alanlar oluşturulabilir, bu da ajanın ortamı, giriş ve çıkış noktalarını ve benzeri tanımasına olanak tanır. Bunun açık operasyonel faydaları vardır ve potansiyel kaynakları çekici bir ortak sanal gerçekliğe çekerek insan kaynakları temini için başka bir yol sağlayabilir. Jeo-uzamsal zeka eskiden görüntü veya hatta fotoğrafik zeka olarak adlandırılırdı. Ancak önemli bir fark var. Kısaca, jeo-uzamsal zeka sadece görüntü ve içinde gördüklerimiz değil, aynı zamanda fiziksel aktiviteler, Beşeri coğrafya ve görüntüyle ilişkilendirilebilecek diğer birçok veriyi de ifade eder. Çoğu cep telefonundaki coğrafya uygulaması bu özelliklerin çoğunu sunar. Bulunduğunuz yerin haritasını veya görüntüsünü, trafik durumunu, toplu taşıma hatlarını ve benzeri alabilirsiniz. Bunların hepsi jeo-uzamsal zekanın bir parçasıdır. Belirtildiği gibi, bir zamanlar, başlangıçta yörüngedeki uygular aracılığıyla dünyanın fotoğraflarını çekme yeteneği olan jeo-uzamsal istihbarat, iki ülkenin tek elindeydi. Bunu yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği yapabiliyordu. Ancak bu istihbarat yeteneğinin, yalnızca ulus devletler arasında değil, bazı uyguları oldukça ayrıntılı görüntüler sunan ticari sektörde de oldukça yaygın bir şekilde demokratikleşmesi yaşandı. Örneğin, Digital Globe'un World Review 4 uyduları, 0,31 metre, 12 inçten biraz fazla, çözünürlükte pampromatik, siyah-beyaz, görüntüler sunuyor. Bu da o boyuttaki veya daha büyük nesnelerin bir görüntüde tanımlanabileceği anlamına geliyor ve çok spektrumlu görüntülerde 1,24 metre, yaklaşık 5 fit, çözünürlük sunuyor. Bu münhasırlığın kaybı, değişim vektörlerinden sadece biridir. Bir diğeri ise politika yapıcıların ve dolayısıyla istihbarat teşkilatlarının karşılaştığı sorunların doğasındadır. Tüm sorunlar askeri güçleri veya hatta ulusal düzeydeki faaliyetleri içermez. Pandemiler veya mülteci akışları gibi uluslararası sorunlar artık politika ve istihbarat portföylerinin daha belirgin parçalarıdır ve bu nedenle istihbarat gereksinimleri haline gelirler, ancak bunlar klasik ulusal güvenlik sorunlarından çok farklıdır ve açık istihbarata kıyasla gizli istihbarata çok daha az bağımlıdırlar. Bu durum istihbarat teşkilatları için ciddi bir zorluk yaratıyor. Olağanüstü veya etkileyici görüntüler, politika yapıcılara ulaşmanın her zaman en kolay yollarından biri olmuştur. Dahası, görüntülerin her zaman bir avantajı olmuştur. Çünkü nasıl elde edildiği açıklanmasına gerek yoktur. Sonuçta, bu sadece bir tür kameradır. Bu, genellikle görüntünün ne olduğunu açıklamak için ihtiyaç duyulan fotoğraf yorumlayıcılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz. Çünkü bu yorumlayıcılar, eğitimsiz göz için belirsiz veya tanımlanması zor olabilir. Artık coğrafi istihbaratın tek sağlayıcısı olmamak bir kayıp anlamına gelir. Ancak aynı zamanda bir kazanç da önerir. Özellikle yukarıda belirtilen bazı uluslararası konular, tüm coğrafi istihbarat talepleri için en olağanüstü görüntüye veya en yetenekli uyduya ihtiyaç duymaz. Örneğin, 2001 yılında ABD'nin Afganistan'daki harekatının başlangıcında, o zamanki NGA direktörü James Clapper, o zamanlar Space Imaging tarafından işletilen ve şimdi Digital Globe'un bir parçası olan Ikonos uydusu tarafından çekilen Afganistan görüntülerinin tüm haklarını süresiz olarak satın aldı. Bu NGA'ya 1 metre, 3 fit'ten biraz fazla ve 4 metre, 13 fit çözünürlükte görüntülere erişim sağladı. Bu da belirli gereksinimler için yeterliydi ve NGA'nın genel veri toplama kapasitesini tamamladı. Ayrıca bu ticari görüntü akışını ABD ve daha sonra koalisyon güçlerini bu görüntüler aracılığıyla izlemeye çalışan herkesin elinden uzak tuttu. Batı Afrika'daki Ebola salgını sırasında Ulusal jeo uzamsal istihbarat ajansı, kültürel mekanlar ve yapılar hakkında jeo uzamsal katmanlar ve hastalığa karşı tıbbi çabaları desteklemek için önemli olacak bir dizi altyapı verisi yayınladı. Bu veriler web sitelerinde yayınlandı ve yardım görevlilerinin güncel kalabilmesi için düzenli olarak güncellendi. Bu bizi, coğrafi uzamsal zekadan ne kastedildiğini yeniden düşünmemiz gereken bir noktaya getiriyor. Bu, bir görüntü olmayabilir, aksine coğrafi bir bağlantısı olan ve görsel bir biçimde temsil edilebilen bir veri koleksiyonu olabilir. Örneğin, sosyal medya paylaşımlarını izleyen teknoloji, ifade edilen görüşleri konum ve sıklığa göre gösterebilir. Bunun coğrafi bir yönü vardır, ancak tam anlamıyla bir görüntü değildir. Burada, iki eğilim söz konusu. Birincisi, coğrafi uzamsal görev, istihbaratı toplama ve kullanma biçimi açısından genişliyor. İkincisi, bu aynı zamanda coğrafi uzamsal istihbarat görevinin en azından bir kısmının gizli kaynaklara dayanmadığı anlamına geliyor. Ulusal Coğrafi Uzamsal İstihbarat Ajansı, NGA, bu değişimi benimseyerek, yalnızca çeşitli gizli olmayan kaynaklara dayanan Pathfinder adlı bir proje oluşturdu. Bunlar önemli gelişmeler ve coğrafi uzamsal istihbaratın tanımının sadece görüntülerden ibaret olmadığını gösteriyor. Eğer coğrafi istihbarat toplayıcıları artık tek taraflı bir yeteneğe sahip değillerse, istihbaratın geçerli bir parçası olarak kalabilmek için başka yollar aramak zorundadırlar. Bu, coğrafi istihbarat misyonunun genişletilmesinin itici güçlerinden biridir. Ancak bu aynı zamanda, istihbarat görevlilerinin politika yapıcılara sağlamayı amaçladığı, çoğu zaman ulaşılması zor olan katma değerin, toplanan gerçek görüntüden daha iyi ve daha anlamlı analize doğru aşağıya kayması gerekebileceğini de göstermektedir. Bu konu 3. bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Jeozamsal istihbaratta ele alınacak son bir değişim, bu istihbaratın görüntü tabanlı öncüllerine kıyasla daha geniş bir tanımından kaynaklanmaktadır. Jeo-uzamsal analistler, yaşam kalıpları veya aktivite tabanlı istihbarat, ABI, olarak adlandırdıkları şeyleri oluşturmak için insansız hava araçlarından gelen video görüntüleri gibi bazı görüntü türlerini kullanırlar. Bunlar, istihbarat analistlerinin, Analistleri o konum için normalin dışında görünen faaliyetlere veya genel olarak belirli faaliyetleri, örneğin, el yapımı patlayıcı cihazların, IED, yerleştirilmesi, gösterdiği bilinen faaliyetlere karşı uyaran göstergeler olarak adlandırdıkları şeylerdir. Açıkçası, bu tür istihbarat, bu analitik yargıları yapmak için verilerin derlenmesini gerektirir ve elbette her zaman şüphe ve hata payı olacaktır. Ancak yaşam kalıpları veya aktivite tabanlı istihbarat, jeo-uzamsal istihbaratın kapsamını genişletme ve yeni analitik tekniklere dayanma biçiminin önemli göstergeleridir. Sinyal istihbaratının, en azından insan iletişimini ele alırken, karşılaştığı temel sorunlardan biri, yukarıda belirtilen veri sorunlarına benzer, hatta aynı olan bir sorundur, hacim, çeşitlilik ve hız. Genel olarak kod oluşturma ve çözme olarak tanımlanan kriptografi, çok eski zamanlara dayanmaktadır. Modern kriptografi genellikle birinci, dünya savaşına ve uluslararası telgraf trafiğinin ele geçirilmesine, özellikle de İngiltere'nin Almanya'nın Ocak 1917'de Meksika'ya ABD'ye karşı savaş zamanı ittifakı teklifini, Zimmermann telgrafı, ele geçirip ABD'ye gizlice ifşa etmesine kadar uzanır. Aslında bu uygulama çok daha önce başlamıştır. 1860'larda Amerikan İç Savaşı sırasında Birlik ve Konfederasyon güçleri telgraf tellerine müdahale ederek birbirlerinin telgraf trafiğini ele geçirmişlerdir. Telefon dinlemesi en az 1890'lara kadar uzanmaktadır. Bugün iletişim araçları patlama yaşadı. Sabit hatlı telefonlar ve cep telefonları, e-postalar, kısa mesajlar, çok sayıda sosyal medya platformu Buna ek olarak, iletişimleri şifreleme yeteneğinin yaygınlaşması da söz konusu, bu, gelişmiş şifreleme özelliğine sahip ticari olarak temin edilebilen bir cep telefonu satın almaktan veya bir mesajı başka bir mesajın içine gizlemekten, siteganografi ibaret olabilir. Sinyal istihbaratı için bu hedef açısından zengin ortam açıkça iki yönlüdür, iletişimleri aramak için birçok yer ve onları gizlemek için birçok yer. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu bölümde daha önce veri ve kullanımına ilişkin olarak ele alınan teknolojilerin çoğu, sinyal istihbaratının geleceği için son derece önemlidir. Veride olduğu gibi, sinyal istihbaratında da kilit bir konu filtrelemedir, hangi sinyal kaynaklarının en önemli veya en değerli olduğunu belirlemek, çok sayıda sinyal arasından aranan istihbarata sahip olma olasılığı en yüksek olanları seçmek, ve daha sonra bu sinyaller üzerinde çalışarak, gerektiğinde şifre çözme, yabancı dillerden çevirme, ilk istihbaratı üretmek. Kelime arama programları bu çabaya yardımcı olabilir. Edward Snowden tarafından sızdırılan şey de buydu. Bu program, telefon meta verilerinin iletişim gerçeği, hangi telefonların ne zaman iletişimde olduğu, güvenli bir deposunu oluşturdu, ancak iletişimlerin gerçek içeriğini değil. Daha sonra, makul şüpheye dayanarak, bir telefon numarasının yabancı terörist faaliyetlerle ilişkili olduğu belirlenirse, depo sorgulanabilirdi. Ulusal İstihbarat Direktörünün Genel Danışmanı Robert Litt, yerinde bir şekilde şöyle demişti, Samanlıkta iğne aramak istiyorsanız, samanlıktan başlamanız gerekir. Ticari hizmet sağlayıcıların istihbarat teşkilatlarıyla işbirliği yapma isteğinin azalmasıyla ilgili ayrı bir konuda bulunmaktadır ve bu konu dördüncü bölümde ele alınacaktır. Ocak 2014'te Snowden sızıntılarına verdiği yanıtın bir parçası olarak Başkan Obama, bu alandaki ABD politikasını belirleyen 28 numaralı başkanlık politikası direktifini PPD imzaladı. PPD ayrıca, yazılımın toplu veri toplamanın yerini alıp alamayacağı da dahil olmak üzere, sinyal istihbaratının yönetimi hakkında bir dizi rapor hazırlanmasını istedi. Ulusal Bilimler Akademisi'nin bir parçası olan Ulusal Araştırma Konseyi tarafından bir çalışma yürütüldü. Sinyal istihbaratının toplu toplanması, teknik seçenekler başlıklı bu rapor, hedefler bilindikten sonra kayıtları sorgulamak için kullanıldığında, Geçmişe dönük bir veri deposu olmayacağı için hiçbir yazılım tekniğinin toplu veri toplamanın tam bir alternatifi olamayacağı sonucuna vardı. Rapor, yazılımın bazı diğer durumlarda daha sınırlı bir alternatif sağlayabileceğini belirtti. Makine çevirisi, bir makinenin bir dili duyup okuyarak bu kelimeleri başka bir dilde anlaşılabilir bir ifadeye veya cümleye çevirme yeteneği, iletişim istihbaratı analistleri için açıkça faydalıdır. Makine çevirisi sorununa yaklaşmanın aslında birden fazla yolu vardır, sözlük tabanlı, istatistiksel, örnek tabanlı, kural tabanlı ve diğerleri dahil ve alan son yıllarda ilerleme kaydetmiştir, ancak henüz hiçbir sistem tamamen güvenilir hale gelmemiştir. İletişim istihbaratındaki rekabet eden vektörler oldukça açıktır, birçok iletişim aracı, birçok engelleme veya istenmeyen erişimden kaçınma yöntemine yol açar. Sinyal istihbaratı, bir dereceye kadar, saklanma ve arama arasında sürekli bir dinamiktir. Ölçüm ve imza istihbaratı, MASINT, çeşitli nedenlerden dolayı istihbarat disiplinleri arasında en az anlaşılanlardan biri olmuştur. Birincisi, MASINT'in kaynaklarından nasıl elde edildiğine dair süreçlerin çoğu işleme ve kullanım özellikle diğer istihbarat türleriyle karşılaştırıldığında oldukça gizemlidir. İkincisi, MASINT'in türetildiği teknoloji, coğrafi ve sinyal istihbaratında olduğu gibi ona özgü değildir. Aslında, MASINT'in büyük bir kısmı bu diğer iki disiplinden türetilmiştir ve bazıları MASINT'in ayrı bir istihbarat türü değil, bir yan ürün olduğunu öne sürmüştür. Buradaki görüş, kaynaklara bakılmaksızın, MASINT'in benzersiz gereksinimlere ve kullanımlara sahip benzersiz bir istihbarat sunduğudur. MASINT'in karşı karşıya olduğu en büyük zorluk bizi bir kez daha verilere geri götürüyor. MASINT veri toplama süreci, fiziksel olayların tanımlanması ve kullanılmasını sağlamak için büyük miktarda veriye dayanmaktadır. MASINT veri kütüphaneleri zaten büyüktür ve boyutları giderek artmaktadır. MASINT'in bu verileri kullanması giderek daha ayrıntılı hale geldikçe, veriler kütüphanelere yerleştirilmeden önce düzgün bir şekilde etiketlenmedikçe veri kütüphaneleri daha az kullanışlı hale gelir. Bu da yine toplanan veri setinin orijinal boyutu sorununa dayanmaktadır. İkinci olarak MASINT Genellikle birleşik bir imza oluşturmak için genel işlemenin bir parçası olarak birbirleriyle ilişkilendirilmesi gereken birçok farklı veri türüne elektrooptik, jeofizik, malzeme, nükleer, radar, radyo frekansı bağlıdır. Bu geniş kütüphanelerdeki imzaları ilişkilendirmek oldukça zorlayıcı olabilir. Son olarak, MASINT topluluğunun farklı bölümlerinde bile Toplanan verilerin nasıl ölçüleceği konusunda farklılıklar olabilir ve bu da ortak kullanımını daha sorumlu hale getirebilir. Olumlu yönden bakıldığında, nesnelerin interneti, M-A-S-I-N-T analistleri için kullanışlı birçok veri sağlayacaktır. Örneğin, daha fazla insan benzersiz radyo frekansı imzalarına sahip cihazlar taşıdıkça, bunların tanımlanması ve izlenmesi kolaylaşır, ancak bu, Gizli görevlilerimizin kolayca izlenmesini istemediğimiz için insan istihbaratında yine bir sorun teşkil eder. Biyometrik teknolojilerdeki gelişmelerde yine iki yönlü etki yaratacak ek imzalar sunmaktadır. MASINT sensörlerindeki iyileştirmeler, daha uzak mesafelerde farklı emisyon türleri arasında daha fazla ayrım yapılmasına olanak tanır, sensörlerin maliyeti de düşerek MASINT hedeflerine ara sıra yoğun yaklaşım yapılmasına imkan sağlar. Dolayısıyla, bir kez daha veri erişimi sorunuyla karşı karşıyayız. Açık kaynak kodlu yazılımların sayısı ve erişilebilirliği son zamanlarda büyük bir artış gösterdi. Buna katkıda bulunan çeşitli faktörler var. Soğuk savaşın sona ermesi, birçok ülkeyi kapalı toplumlardan açık toplumlara dönüştürdü. 24 haber servisinin büyümesi ve haber sağlayıcıların, basılı ve yayın, içeriklerini neredeyse sürekli güncellemelerle internet üzerinden erişilebilir hale getirebilme yeteneği. Sosyal medyanın büyümesi. Bununla birlikte, açık kaynak, istihbarat toplama alanında bir nevi üvey evlat konumunda kalmaya devam ediyor. Açık kaynak, istihbarat teşkilatları ve görevlileri arasında genellikle gizli kaynaklara öncelik veren bir tutum sergilerken, açık kaynak daha çok sözde destek görüyor, doğrudan tanınma veya kabul görmüyor. Birden fazla haber sitesini taramak için teknoloji geliştirmek o kadar zor değil, açık kaynak hakkındaki tutumları değiştirmek zor. Yukarıda belirtilen tüm haber kaynaklarını takip etmek zorlayıcı olabilir ancak teknolojik olarak imkansız değildir. Sosyal medya, açık kaynaklı istihbarat toplama için tartışmasız en büyük zorluktur. Sosyal medyanın her yerde bulunması, onu önemli bir istihbarat kaynağı haline getiriyor. Ancak diğer toplama disiplinlerinde de belirtildiği gibi, aşırı hacimde bir sorun olabilir. Sinyal istihbaratında olduğu gibi, hem yararlı dışsal unsurlar, sosyal medyanın kullanılması gerçeği, kaç paylaşım yapıldığı ve benzeri, hem de içsel unsurlar, kimin ne söylediği, vardır. Bazı açılardan, içsel unsurlar daha önemli olabilir, çünkü sosyal medyanın kullanımını tetikleyen şeylere dair içerik ve içgörüler sunarlar. İçsel unsurlar ayrıca, binlerce kullanıcı arasında kimin düşünce lideri olduğunu belirlemeye de yardımcı olabilir. Ancak, insanların kim olduklarını yanlış tanıtabilecekleri, provokatör ajanlar olabilecekleri veya varsayılan önemlerini artırmak için hayali takipçiler satın almış olabilecekleri olasılığına da dikkat etmek gerekir. Belirtildiği gibi, sosyal medyanın coğrafi konum istihbaratı işlevi de vardır, sosyal medya gönderileri konum açısından analiz edilebilir ve bu da yerel duyarlılıklar ve aktivizm alanları hakkında bir fikir verebilir. Sosyal medya gönderilerini neredeyse gerçek zamanlı olarak konumlandırabilen ve çevirebilen birçok ticari sağlayıcı bulunmaktadır. Son olarak, sosyal medya kaynaklarından bilgi toplarken, bir istihbarat teşkilatıyla bağlantıyı açığa çıkarmaktansa bir tür örtü kullanmak muhtemelen gerekli olacaktır. Bu da, ABD vatandaşlarına veya belki de müttefik ülkelerdeki kişilere karşı bilgi toplama olasılığını gündeme getirmektedir. Açık kaynak yazılımı anlayan herkes, sosyal medyanın hem çekiciliğini hem de potansiyel faydasını anlayacaktır. Ancak aynı zamanda, bu, güvenilirliği ve sosyal medya istihbaratının daha geniş istihbarat analizlerine nasıl entegre edileceği açısından tam olarak anlaşılmamış, nispeten yeni bir kaynaktır. Hatta sahte haber yeni ve biraz da çelişkili bir ifade bile analitik bir değere sahip. Sahte haber aslında otoriter devletlerin yaydığı propagandadan farklı değil. Bu, haberin sahte olduğu bilinse bile, kaynağın size neye inanmanızı istediğini gösterir ve amaçlarına dair bir fikir verir. Açık kaynak kodlu bilgiler diğer istihbarat kaynakları gibi işlenmeli ve kullanılmalıdır. Ancak açık kaynak kodlu bilgilerde bu, verileri piksellere veya kelimelere dönüştürmek gibi teknik bir faaliyet değil. Kaynağın doğasını, içsel yargılarını ve gündemlerini anlamakla ilgilidir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde MSNBC ve Fox News nadiren aynı haberi aynı şekilde aktarır, aynı durum İngiltere'deki Guardian ve The Daily Telegraph için de geçerlidir. Önyargı, bir kaynağın değersiz olduğu anlamına gelmez. Aksine, yargıyı anlayan bir analist, o kaynağı kendi görüşünü yansıtmak için kullanabilir. Ancak bakış açısı, güç ve güvenilirlik açısından değerlendirme yine de yapılmalıdır. Açık kaynak kodlu dünyanın büyümesiyle birlikte, kaynakların güvenle kullanılabilmesi için daha fazla zaman harcanarak karşılaştırmalı testler yapılması gerekmektedir. İstihbarat toplama disiplinlerinden bazılarına ilişkin bu kısa tartışma, bir dizi potansiyel değişim vektörüne işaret etmektedir. Gizlilik Bilgi toplama yetenekleri her zaman güvenlik sınıflandırmasının ana etkenlerinden biri olmuştur. Güvenilir kabul edilen daha fazla sınıflandırılmamış kaynak kullanılabilir hale geldikçe, istihbarat toplama ile ilgili gizlilik ihtiyacı azalabilir. Bu, coğrafi ve ölçüm ve imza istihbaratının birçok yönü için kesinlikle geçerlidir ve açık kaynak yazılım geçmişte olduğundan daha sıcak karşılanırsa daha genel olarak da geçerli olmalıdır. Nesnelerin interneti örneğinde, arama gerçeği gizli kalabilir, ancak tekniklerin kendileri zaten sınıflandırılmamış ve kolayca erişilebilir durumdadır. Gizlilik, istihbarata belli bir prestij kazandırmıştır. İstihbarat teşkilatları, özellikle kaynağı ne olursa olsun toplanan istihbaratın analizinde, politika yapıcılara faydalı olmanın ek yollarını bulabilirlerse, bu prestijin kaybedilmesi tamamen kötü olmayabilir. Gizliliğe olan bağımlılığın veya gizliliğe duyulan ihtiyacın azalması, istihbarat teşkilatları için derin bir kültürel değişim olacaktır. Öte yandan, bu algılanan yönelim doğruysa, istihbaratın uygulayıcılar arasında politika yapıcılarla ve belki de kamuoyuyla daha fazla kullanılmasını da kolaylaştırmalıdır. Bu aynı zamanda istihbarat teşkilatlarının şeffaflığının artırılması yönündeki çağrılara da yanıt verecektir. Daha faydalı istihbarat, son derece gizli istihbarattan daha çekici olmalıdır. Gerçekten de, giderek daha açık bir dünya hakkındaki çeşitli tahminler doğruysa, bu değişime daha hızlı uyum sağlayan istihbarat teşkilatları avantajlı olabilir. Bu tür bir uyum, doğası gereği her türlü bilgiyi kontrol altına almaya çalışan otokratik devletlere kıyasla demokrasilerdeki istihbarat teşkilatları için daha kolay olacaktır. Rekabet İstihbarat toplama kurumları, birçok durumda giderek daha yetenekli ticari veya devlet dışı aktör rakiplerle karşı karşıya kalma gerçeğiyle de başa çıkmak zorundadır. Rekabet, kişinin kendi çabalarını geliştirmesini zorunlu kılıyorsa olumlu olabilir. Ancak istihbarat toplama söz konusu olduğunda, özellikle toplama işleminin belirsiz olabileceği veya toplayıcıların hala gizlilikle kısıtlandığı durumlarda, artık tartışmaları ve politika görüşmelerini etkileyebilecek alternatif bilgi kaynakları olacaktır, bu etkiler iyi niyetli veya kötü niyetli olabilir. Birçok şey, rekabetçi kaynakların kim olduğuna, zaman içindeki güvenilirliklerine ve kendi gündemlerinin olup olmadığına bağlı olacaktır. İstihbarat kaynakları arasındaki anlaşmazlıklar yeni bir şey değil, işin doğal bir parçasıdır. Bunun bir kısmı, politika yapıcılar ve istihbarat görevlileri arasındaki devam eden ilişkilere duyulan güvenle çözülebilir. Ancak, en azından demokrasilerde, politika yapıcıların ötesinde birçok kitle olabileceğini anlamak önemlidir, yasama organları, medya, kamuoyu. Bu alternatif istihbarat kaynakları, politikayı etkilemenin bir yolu olarak bu diğer kitleleri etkilemeye çalışabilir. İnkar ve Aldatma Rekabetçi istihbarat kaynaklarının ortaya çıkardığı sorunlar genellikle DD olarak adlandırılan inkar ve aldatma konusundaki endişeleri hızla artırmaktadır. İnkar, yeraltı tesisleri inşa etmek veya toplamayı önleyecek şekilde zamanlamak gibi faaliyetleri veya nesneleri toplamadan gizlemeyi ifade eder. Aldatma ise DD öncesinde müttefiklerin planlı çıkarma bölgelerinden Almanların dikkatini dağıtan Fortitude operasyonu gibi aslında yanlış olan bir şeyi gizleyerek veya göstererek toplamayı yanıltmayı ifade eder. Tüm istihbarat toplama faaliyetleri şüpheye ve d-d endişelerine tabidir. Ancak rekabetçi istihbarat kaynakları daha yaygın hale geldikçe bu endişelerin artması muhtemeldir. CIA'nin gazetelerle ilgili eski bir sözü vardır. Sadece spor skorları ve hava durumu bilgi için basılır. Diğer her şey etki yaratmak için basılır. Bu biraz alaycı bakış açısını, özellikle istihbarat teşkilatlarının kendileri tarafından kontrol edilmeyen istihbarat kaynaklarını da kapsayacak şekilde genişletebiliriz. Örneğin, salgın hastalıklar, iklim değişikliği, mülteci akışları gibi birçok uluslararası konuda STK'lar gibi açık kaynakların artan kullanımında, STK'ların tarafsız gözlemciler ve muhabirler olmadığını anlamak gerekir. Onların da gündemleri ve tercih ettikleri sonuçları vardır. Amaçları büyük ölçüde özverili olsa bile, bunlar politika yapıcıların tercihleri veya yetenekleriyle çelişebilir. Muhtemelen, tercih ettikleri sonucu en çok destekleyen gerçekleri veya verileri sunacaklardır. Aldatma bilinçli bile olmayabilir, sadece bir durumu nasıl gördüklerini ve yorumladıklarını yansıtabilir. Ancak, bu kaynakları kullanırken bu hususta dikkate alınmalıdır. Veri güvenilirliği, veriye dayalı ve veriyle yönlendirilen bir dünyada, bu verinin güvenilirliği giderek daha önemli hale geliyor. Belirttiğimiz gibi, büyük veri sorununun bir parçası olan çeşitli teknolojiler, veriye sızma ve veri manipülasyonu için önemli fırsatlar sunmaktadır. Daha büyük bir veri kümesini bozmak için manipüle edilmiş verinin ne kadar küçük veya büyük olması gerekir? Veri kümeleri o kadar büyük mü ki bunun bir önemi olmayacak? Yoksa o kadar hassas mı ki küçük miktarda bozuk veri bile tehlike oluşturacak? Veri güvenilirliğini doğrulamak için mevcut birçok teknik ve metodoloji vardır. Soru, bunların genel hassasiyeti ve özellikle güvenilirlik testini hızlı bir şekilde gerçekleştirme yetenekleridir, bu da istihbaratta her zaman büyük bir endişe kaynağıdır. Tüm kaynaklardan elde edilen istihbaratı yeniden tanımlamak mı? İstihbaratın farklı seviyeleri vardır. Tek kaynak, çoklu istihbarat, genellikle coğrafi ve sinyallerin birlikte kullanılmasına atıfta bulunur ve tüm kaynaklar, yani belirli bir konu için ilgili veya mevcut olan tüm toplama disiplinlerinin kullanılması. Mümkün olduğunda tüm kaynaklar tercih edilen hedeftir. Çünkü birden fazla kaynağa sahip olmanın, neler olup bittiğine dair daha doğru bir fikir edinmemizi sağlayacağı düşünülmektedir. Belirtildiği gibi, bazıları alt disiplinlere sahip olan 5 kabul görmüş toplama disiplini vardır. Veri kullanımının veya veriye olan bağımlılığın artması bu modeli değiştiriyor mu? Bunun böyle olmadığını savunabiliriz. Tüm koleksiyonlar bir tür veridir ve biz sadece daha fazla veri ekliyoruz. Ancak, bu verinin, yani büyük verinin doğası, bazı açılardan diğer istihbarat türlerinden farklıdır. Bazı uzmanlar, verilerin büyük ölçüde çeşitli internet trafiğinden türetildiği ve bu nedenle, pasif olsa bile, iletişimin bir sonucu olduğu için bir tür sinyal olduğunu savunmaktadır. Ayrıca, verilerin en azından bazılarının, örneğin nesnelerin internetinden türetilenlerin, bir tür tesadüfi yayılım olduğu için bir tür M-A-S-I-N-T, istihbarat türü, olduğunu da savunabiliriz. Şu anda bir tür sinyal olarak ele alınan siber istihbarat hakkında da benzer argümanlar öne sürülmüştür. Bunun önemli olmasının birkaç nedeni vardır. Ana neden, analistlerin genel olarak koleksiyonla ve özellikle veriyle olan ilişkisiyle ilgilidir. Verilerin, özellikle diğer koleksiyon türleriyle karşılaştırıldığında, son derece çıkarımsal yönleri vardır. Yukarıda belirtildiği gibi, veri toplamanın rastgeleliği ve bazı korelasyonların kabul edilmiş zayıflıkları, analistlerin bu verileri kullanırken dikkate alması gereken önemli faktörlerdir. Bu çok ayırt edici özellikler, veriler analistin aşina olduğu koleksiyonların alt kümeleri olarak görüldüğünde, veriler arasında önemli farklılıklar olsa bile kaybolabilir veya göz ardı edilebilir. Bir sonraki bölümde ele alınacağı gibi, verilerle uğraşırken geleneksel analistler ile veri analistleri arasında farklılıklar olabilir. Bunların incelenmesi, tartışılması ve üzerinde fikir alışverişinde bulunulması en iyisidir, bu da verilerin sinyaller gibi zaten büyük bir koleksiyonun parçası olarak değil, ayrı bir istihbarat akışı olarak ele alınması durumunda daha olasıdır. Son olarak, biraz bürokratik bir yaklaşımla, büyük veri rekabetçi bir bütçe ortamında var olmaktadır. Her veri toplama türünün savunucuları vardır, her tür daha fazla fon arayışındadır. Büyük verinin dürüst bir şekilde değerlendirilmesi için diğer disiplinlerden ayrı bir şekilde varlığını sürdürmesine izin verilmeli ve bu şart koşulmalıdır. 3. Analiz vektörleri Uydu, casus ve gizli operasyonlar gibi popüler imgelere rağmen, istihbaratın politika yapıcılarla etkileşim kurmasının temel yolu analizdir. Bu analiz, yazılı bir rapor şeklinde kişisel olmayan bir biçimde olabileceği gibi, bir briefing şeklinde çok kişisel de olabilir. Ancak analiz birinci. Bölümde belirtildiği gibi, politika yapıcıların belirsizliklerini azaltmalarına ve belki de karar alma avantajı elde etmelerine olanak tanıyan değerlendirilmiş istihbarat sağlamak istihbarat-politika yapıcı ilişkisinin gerçek dayanağıdır. Bu ciltte tek bir öngörü varsa o da şudur, analiz, politika-istihbarat ilişkisinde bu merkezi unsur olmaya devam edecektir. Ancak analizin nasıl gerçekleştirildiği, hangi konular hakkında ve kimler tarafından yapıldığı, büyük ölçüde daha önce açıklanan vektörlerin bir sonucu olarak, muhtemelen bir miktar baskı altında olacaktır. İstihbarat analizinin kutsal kasesi, herhangi bir olayda bir sonraki adımda ne olacağının doğru tahmini veya öngörüsü değil, daha soyut bir kavram olan katma değerdir. İstihbaratta bu, ekonomik bir terim değil, entelektüel bir terimdir. İstihbarat analisti, topladığı istihbarata değer katmayı, bağlamı, önemi, anlamı ve olası sonuçları açıklamayı amaçlar ve bu bilgiler daha sonra politika yapıcıya iletilir. Bu analizi tetikleyen orijinal istihbarat, toplandığı, işlendiği ve analiste gönderildiği biçimde iletilebilir veya iletilmeyebilir. Bazı durumlarda analize eklenebilir, diğerlerinde ise sadece özetlenir ve takip eden analiz için başlangıç noktası olarak kullanılır. Ancak burada vurgu, analistin topladığı istihbarata ne kattığı üzerindedir. Bu katma değer nereden geliyor? En basit ifadeyle, analistin bilgi ve uzmanlık birikiminden ve muhtemelen politika yapıcının çıkarlarına dair bilgisinden kaynaklanıyor ve bu bilgiler analitik içgörülere dönüştürülüyor. Bu katma değerli istihbaratın en az iki temel yönü vardır, anlam bu istihbarat bize ne söylüyor veya ne söylemiyor, ve olası sonuçlar çoğul. Bu ikinci yönün, olası sonuçların, bu istihbarat göz önüne alındığında, şu olacak şeklinde dogmatik bir biçimde yazılmadığını anlamak çok önemlidir. Bu bilinemez ve istihbarat görevlisi ve politika yapıcı için muhtemelen felakete giden kısa bir yoldur. Genellikle birden fazla öngörülen sonuç vardır ve bunlar daha fazla nüans ve belirsizlikle yazılır, E sonucunu en olası, B sonucunu daha az olası ve C sonucunu en az olası ancak yine de mümkün görüyoruz. Sıradan bir kişi veya deneyimsiz bir politika yapıcı için bu oldukça korkakça bir yaklaşım gibi görünebilir. Ancak analist, tüm olası sonuçları kapsayacak şekilde risklerini azaltmaya çalışmıyor. Sonuçta, analist hangi sonucun ortaya çıkacağını kesin olarak bilemez. Bu yaklaşımın anahtarı, olasılık hiyerarşisidir, bu da politika yapıcıya en çok veya en az ne bekleyeceğine dair bir fikir verir, böylece bunlardan herhangi biri veya tümü için uygun gördüğü adımları atabilir. Bu tür katma değerli istihbarat, bir olaya veya yeni toplanan istihbarata yanıt olarak gelmek zorunda değildir. Analistlerin önemli bir işlevi, olayları öngörerek veya bu istenmeyen analizin politika yapıcılar için yararlı olabileceği algısı veya anlayışı nedeniyle analiz sağlamaktır. Başka bir deyişle, analist, topladığı istihbarattan daha fazlası belki de çok daha fazlası olmayı hedefliyor. İstihbarat katma değerini birkaç nedenden dolayı kutsal bir hedef olarak nitelendirdim. Birincisi, gelen tüm istihbarat buna uygun değildir. Bazı istihbaratın sonuçları apaçık ortada olabilir veya nispeten önemsiz olabilir ve özellikle analistlerin nadiren bol miktarda bulunduğu bir sistemde ek çabaya değmez. İkincisi, katma değer sağlayan tüm yönler açık veya net bir şekilde anlaşılamayabilir. Birinin eylemlerinin gerekçesi veya sonuçları ayırt etmek zor olabilir veya daha sonra doğru olduğu ortaya çıksa bile, mantıksız olarak baştan reddedilebilir. Örneğin, 1962'de Nikita Kuruşçev'in Küba'ya yönelik politikasına ilişkin ilk ABD istihbarat analizi, onun oraya füze yerleştirecek kadar pervasız olmayacağı yönündeydi. Böyle bir adım kesinlikle mümkündü, ancak Kuruşçev'in Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl tepki vereceğini bilmesi gerektiği için olası veya mantıklı olarak görülmedi. Ancak Kuruşçev, Haziran 1961'de John Kennedy ile yaptığı görüşmeden sonra, başkanı korkutabileceğine ikna olmuştu. Dolayısıyla, bu durumda Kuruşçev'in, analistlerin en riskli olarak gördükleri ve gerçekleşmesi olası olmayan politikayı seçtiğine ikna olmaları biraz zaman ve daha fazla istihbarat toplamayı gerektirdi. Üçüncüsü, istihbarat analizi riskli bir iştir ve tüm analistler, Katma değer söz konusu olduğunda kendilerini analizde yüksek risklere atmaya istekli değildir. Dördüncüsü ve belki de en önemlisi, bunu yapmak zordur ve kesinlikle tutarlı bir şekilde yapmak zordur. Bu nedenle, katma değerin kutsal kasesi her zaman gerçekleşmez, ancak iyi istihbarat analistlerinin zihninde nihai hedefleri olarak sabit kalır. Yukarıdaki dördüncü nokta, tutarlı katma değer yaratmanın zorluğu, önemlidir. SAE'de analizden sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yaptığım süre boyunca, her gün başkanın günlük brifinginin, PDB, bir kopyasını okurdum. PDB'nin son derece iyi hazırlanmış, başkana beklenen türden istihbaratı, önemli konuları keskin analizlerle aktardığı günler vardı. Diğer günlerde PDB kabul edilebilir ancak mükemmel değildi. Bana göre düşük seviyede olduğu hiçbir gün olmadı. Her sabah, PDB'ye ilişkin tepkilerimi, onu denetlemekten sorumlu kıdemli istihbarat subayı ile karşılaştırırdım. En az %95 oranında PDB'nin hangi türde olduğu konusunda mükemmel veya kabul edilebilir hemfikir olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak CIA subayı bir gün notlarımızı karşılaştırırken bana, sabah 4'te, PDB'yi sonlandırırken, o sabahki baskının iki türden hangisi olduğunu söyleyemediğini, çünkü süreci yönetmekte çok derinden meşgul olduğunu söyledi. PDB'yi doğru bir şekilde değerlendirmek için biraz mesafeye ihtiyacı vardı. Başkanlık briefingcisi olan bir başka meslektaşım bunu şöyle ifade etti, başkana daha önce bilmediği ve bilmesi gereken bir şeyi söylediğimde oval ofiste gerçekten iyi bir sabah geçirdiğimi düşünüyordum. Ancak bu her gün olmayabilir. Aslında, politika yapıcı görevde ne kadar uzun süre kalırsa, bu durum o kadar zorlaşır, çünkü ilgili konularla ilgili çalışma deneyimi artar ve istihbarat görevlilerinin değerlendirdiği yabancı devlet adamlarıyla belki de daha üstün kişisel bağlantılar kurar. Katma değerli istihbarat, politika yapıcının algısına da bağlıdır. Analizi kendileri için değer katan bir şey olarak görüyorlar mı? Bu, politika yapıcının bilgisine özellikle de neyi bilmediğini bilip bilmediğine, kişiliğine ve istihbarat görevlileriyle olan ilişkisine bağlıdır. Katma değeri aynı şekilde görmeyebilirler. Örneğin, bir politika girişiminin planlandığı gibi işlemediğini, bir düşmanın uzlaşmaz kaldığını veya belirli bir durumda olayları etkilemek için yapılabilecek çok az şey olduğunu öne süren bir analiz, analist tarafından değer katan bir şey olarak görülebilirken, politika yapıcı tarafından yersiz bir karamsarlık olarak görülebilir. Bürokrasinin farklı bölümlerinin bir konuda farklı pozisyonlar aldığı durumlarda, bazı politika yapıcılar analistleri taraf tutmakla bile suçlayabilir. Dolayısıyla, katma değer hem istihbaratın hem de politika yapıcının bakış açısına bağlıdır ve görüşleri oldukça farklı olabilir. Politika yapıcılar için istihbaratın değerli olması için düzenli olarak okunması veya bilgilendirilmesi gerekir. ABD anayasasında başkanın günlük istihbarat briefingi alması zorunluluğu yoktur. Nitekim, anayasada istihbarattan bahsedilmemektedir. Ancak politika yapıcıların konularla başa çıkmada belirli bir beceri ve kolaylık kazanmaları için düzenli olarak istihbarata maruz kalmaları gerekir. Bu nedenle Donald Trump'ın göreve başlamadan önce her briefingde çok az yeni bilgi olduğu ve gerektiğinde bilgi edinebileceği için her gün bilgilendirilmesine gerek olmadığı yönündeki açıklamaları sorunluydu. İstihbarata düzenli maruz kalmanın kümülatif bir etkisi vardır. Her gün olması gerekmez, diğer başkanlarda bazı günlük briefingleri atlamışlardır, ancak birçok konu çok kısa sürede öğrenilemez ve ustaca ele alınamaz. Bu uyarıları dikkate alarak, analistlerin politika yapıcılara yardımcı olmak amacıyla istihbarata değer katmak istedikleri ve politika yapıcılarında, analizlerin kendisini olmasa bile, en azından bazı zamanlarda, gösterilen çabayı takdir edecekleri varsayımıyla ilerleyelim. Katma değer yaratmak zor olsa da, Toplanan istihbaratın büyük çoğunluğu gizli olduğunda bu daha az göz korkutucuydu, katma değer analizinin amacı toplanan bilgilerin ötesine geçmek olsa bile. Ancak, ikinci, bölümde belirtildiği gibi, bugün ve gelecekte toplanan istihbaratın daha büyük bir kısmı gizli olmayacak veya gizli kalacak ve istihbarat camiasının ötesinde bilgi ve değerlendirmeler sunan kaynaklar olacaktır. Analizin temelini oluşturan bazı bilgiler, en azından şu anki anlamıyla, gizli veya gizli olmayan, toplanmış istihbarat olmayabilir. Örneğin, bu durum analiz edilen veriler için geçerli olabilir, ancak verilerin nasıl toplandığı sorunu çözülmemiş durumda kalmaktadır. Analistler her zaman istihbarat kaynaklarından daha fazlası olmaya çalışmış olsalar da, sınıflandırılmamış istihbaratın daha fazla kullanılmasına geçiş, katma değer sağlama açısından da yükü artıracaktır. İstihbarat analistleri 24 haber servisiyle rekabet halinde olmasalar da, bazı politika yapıcılar istihbaratın daha açık ve daha az sınıflandırılmış kaynaklardan elde edildiği bir ortamda aradaki farkı algılamakta zorlanabilirler. Örneğin, birkaç yönetim önce bir başkanın, kendisine istihbarat getiren bazı istihbarat görevlilerine, bunu az önce CNN'de gördüm. Size ne gerek var, dediği rivayet edilir. Bu nedenle, daha az sınıflandırılmış ve daha fazla sınıflandırılmamış istihbaratın olduğu bir dünyada, katma değerli analiz gösterme ihtiyacının artacağı ancak daha da zorlaşabileceği varsayılmaktadır. İstihbarat analistlerinin açık kaynak istihbaratını kendi avantajlarına kullanabilecekleri yollardan biri, politika yapıcıların farkında olmayabileceği yeni açık kaynakları bulmak ve kullanmaktır. İstihbarat analistlerinin ve özellikle açık kaynak istihbarat toplayıcılarının, devam eden bilgi bilgisayarının ortasında yeni ve faydalı açık kaynakları belirlemek için üst düzey veya orta düzey politika yapıcılarından çok daha fazla zamana sahip olmaları muhtemeldir. İstihbarat analistleri CNN'de gördüm tepkisi veya gelecekteki bütçelerle ilgili sorular konusunda endişelenmek zorunda kalabilirler, ancak profesyonelce dürüst olurlarsa, Yeni ve faydalı açık kaynakları politika yapıcıların dikkatine sunmaktan elde edilecek bir şey vardır. Bununla birlikte, ikinci, bölümde belirtildiği gibi, açık kaynaklar diğer tüm istihbarat kaynakları gibi ele alınmalı, geçerlilikleri, ön yargıları ve bakış açıları açısından incelenmeli, kullanılmalı, işlenmeli ve değerlendirilmelidir. Kontrollü açık kaynakların bile bir faydası vardır. Örneğin, Putin yönetimindeki Rus basını resmi çizgiyi tekrarlıyor, ancak bu çizginin ne olduğunu bilmek faydalıdır. Daha önce ele alınan bir diğer eğilim olan, istihbarat sağlayan özel firmaların artışı da bu katma değer vektörüne katkıda bulunabilir. Örneğin, özel görüntüleme firmaları sadece görüntü satmakla kalmaz, çeşitli analitik hizmetler de sunarlar. Ayrıca, geniş bir yelpazedeki uluslararası konularda istihbarat analizi pazarlayarak doğrudan istihbarat servisleriyle rekabet eden veya ülkeler veya bölgeler için ağırlıklı olarak siyasi veya ekonomik analiz üreten risk değerlendirme firmaları da bulunmaktadır. Bu gelişmelere geniş bir bakış açısıyla ve bence doğru bir şekilde yaklaşırsak, bu rekabetin gelecekteki analitik çabalar için bir fayda olarak görülmesi gerekir. Bu firmaların bazılarının istihbarat teşkilatlarının sahip olmadığı alanlarda güçlü yönleri ve uzmanlıkları olabilir ve daha geniş bir kapsama alanı sunabilirler. Ancak bu hizmet sağlayıcılardan yararlanmak istihbarat teşkilatları için kolay olmayabilir. Zaman içinde bu hizmet sağlayıcıların bazılarıyla temas kurmuş ve profesyonel ilişkiler geliştirmiş olsalar da, bunu daha sık veya daha geniş bir kapsamda yapmanın önünde çeşitli kültürel engeller bulunmaktadır. Yıllar önce benzer bir geniş kapsamlı erişim önerisinde bulunmuştum ve bazı meslektaşlarım, bunu yaparsak, güvenlik izni olmayan kişilerin ne üzerinde çalıştığımızı bileceklerini söylemişlerdi. Ben de, eğer kendi bölgelerinde veya konularında uzman iseler, muhtemelen zaten biliyorlardır ve güvenlik iznine ihtiyaç duymazlar diye savundum. Sonuçta, biz onlara bir şey söylemiyorduk, onlar bize söylüyorlardı. Benzer şekilde, 1996 yılında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde personel direktörü olarak görev yaparken, o yılki istihbarat yetkilendirme yasasının bir parçası haline gelen bir madde yazdım, bu madde, istihbarat camiasına dış uzmanlardan oluşan bir yedek oluşturma ve emekli olan subaylardan, uzmanlıklarına ihtiyaç duyulması halinde kısa süreliğine geri dönüp hizmet etmeye istekli olup olmadıklarını sorma yetkisi veriyordu. Bu yasa haline gelmesine rağmen, CIA'deki meslektaşların bunun ihtiyaç duydukları bir şey olmadığını ve kullanmayacaklarını söylediler. İlginç bir şekilde, 2001 saldırılarının hemen ardından Başkan George W. Bush, emekli maaşlarından kesinti yapılmadan tekrar göreve dönmek isteyen emeklilere bunu yapma imkanı tanımak için emeklilik tazminatı kurallarını değiştirdi. Bush, vatansever emeklilerin neden mali olarak cezalandırılması gerektiğini anlamadığını söyledi. Dolayısıyla, burada bir fırsat olabilir, ancak bunun nasıl sonuçlanacağı bazı kültürel değişikliklere bağlıdır. Gizliliğin sorun teşkil etmediği konular da vardır. İklim değişikliği bunun mükemmel bir örneğidir. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanlığı döneminde, 2007-2011, temsilci Silvestre Reyes, DNM, Ulusal İstihbarat Direktörü Mike McConnell'a iklim değişikliği konusunda ulusal bir istihbarat değerlendirmesi yazılmasını istediğini söyledi. McConnell, haklı olarak, bunun gizli istihbarat kaynakları gerektiren bir konu olmadığını ve istihbarat camiası dışında yapılabileceğini savundu, ancak reyes ısrar etti. 21 Eylül 2016'da Başkan Barack Obama, İklim değişikliği ile ilgili konuların gizliliğinin sağlanması için kabinenin çoğuna, Ulusal İstihbarat Direktörüne ve diğer birçok kuruma bir memorandum gönderdi. Ulusal güvenlik doktrini, politikaları ve planlarının geliştirilmesinde etkiler tam olarak dikkate alınmaktadır. Çoğu insan ancak hepsi değil konunun kritik doğasını kabul eder, ancak bu, gizli istihbarat gerektiren bir konu değildir. Nitekim iklim değişikliği konusunda en bilgili uzmanların büyük olasılıkla istihbarat camiasının dışında bulunması muhtemeldir. Bulaşıcı hastalıklar ve pandemiler için de benzer bir gözlem yapılabilir. Daha az dramatik bir konu olan ancak Çin, Rusya, Japonya ve Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'daki bazı önemli ülkelerde büyük etkileri olması muhtemel demografik verilerde büyük ölçüde gizli olmayan verilere dayanmaktadır. İlginç bir şekilde, Sovyetler Birliği, yaşam kalitesindeki ve ekonomideki genel düşüşleri gizlemek için son yıllarında bazı demografik ve sağlık verilerini yanlış göstermeye başladı. Dış kaynaklar ve dış uzmanlık, bir tehdit değil, bir fırsat haline gelir ve istihbarat teşkilatlarının diğer devam eden görevlerine zarar vermeden daha geniş ve derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlar. Politika yapıcıların endişelerinin ve devam eden istihbarat analizlerinin farkında olan analistler, hangi açık kaynak bilgilerinin analizlerini tamamlayacağını veya onlara değer katacağını daha iyi anlamalıdır. Daha fazla istihbarat analizinin sınıflandırılmamış kaynaklara dayanma olasılığı, bu analizlerin daha açık bir şekilde erişilebilir olup olmaması gerektiği sorusunu da gündeme getiriyor. Şimdilik, yalnızca tamamen sınıflandırılmamış veya sınıflandırılması kaldırılmış analizlerden bahsettiğimizi varsaymalıyız. ABD istihbarat Teşkilatları'nın son yıllarda güncel istihbarat belgelerinin daha fazlasını kamuoyuna açık hale getirdiğini belirtmek gerekir. Ulusal Jeo-Uzamsal İstihbarat Ajansı'nın Ebola salgını ile ilgili yaptığı çalışmalar yukarıda belirtilmiştir. Buna ek olarak, Ulusal İstihbarat Konseyi, NIC, 8 ila 15 yıl sonrasını şekillendirebilecek makro trendleri inceleyen küresel trendler belgelerini ve NIC'in sponsorluğunu yaptığı gizli olmayan konferanslardan diğer analiz ve raporları yayınlamaktadır. Halk arasında kullanılan tabirle, istihbarat analizini daha şeffaf hale getirmenin faydaları vardır. Şeffaflık konusunun daha geniş kapsamlı hali 4. Bölümde ele alınacaktır. Birincisi, bu tür belgeler yabancı hükümetlerle daha kolay paylaşılabilir. İkincisi, analizlerin yayınlanması, yasama organlarına, medyaya ve kamuoyuna istihbaratın ne yaptığı ve nasıl yazıldığı konusunda daha iyi bir fikir verebilir. Ancak bir dezavantajı da var. Bu analizleri okuyanlar bunları nasıl okuyacaklarını anlayacaklar mı? Bunların nokta tahminleri değil, bir dizi tahmini öngörü olduğunu anlayacaklar mı? Ocak 2017'de yayınlanan ve Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesi iddialarını içeren istihbarat topluluğu değerlendirmesine ICA verilen tepkiler, bu sorumlu yanıtların her birinin altını çizdi. Bazıları kaynaklar konusunda daha fazla ayrıntı isterken, diğerleri incelikli tahmin dilini anlamakta zorluk çekti. Son olarak, bu analizlerden bazılarının kaçınılmaz olarak yanlış olduğunun ortaya çıkması durumunda ki bu zaman zaman olacaktır, bunun etkisi ve potansiyel maliyeti ne olacaktır? Sıklıkla oldukça incelikli olabilen bir dili anlama sorunu, 2002 yılında Irak'ın kitle imha silahlarına ilişkin ulusal istihbarat değerlendirmesinin ardından tekrar ortaya çıktı. Analizin kendisindeki kusurların ötesinde, yazdığımız kişilerin bazılarının dil kullanımımızı anlamadığını fark ettim. Değerlendirmeyi hazırlayan başlıca kişilerden biri olan Robert Volpol'a, politika yapıcıların kullanması için bir tahmin terimleri sözlüğü yazıp yazmadığımızı sordum. Volpol'e, üç kez denediğimizi ve hiçbir girişimin işe yaramadığını söyledi. Dördüncü kez denemeye karar verdim. Bunun sonucunda ortaya çıkan ne demek istiyoruz, tahmini olasılığın açıklaması başlıklı makale, artık her değerlendirmede yer alıyor ve çevrim içi olarak da bulunabiliyor. Volpoğlu'nun tek sayfalık makalesi, okuyucuyu bir dizi tahmini olasılık ve yargılardaki güven düzeyleri konusunda bilgilendiriyor. Bu makalenin artık her değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olması ve Ocak ayındaki Rusya'nın seçimlere müdahalesi hakkındaki ICA'da da yer alması göz önüne alındığında, bu anlayış açığını kapatma girişimi olarak başarılı olduğunu düşünüyorum, ancak akıllarda şu soru kalıyor politika yapıcılar bir tahmini incelerken bu sayfayı hiç okuyorlar mı? Bunu bilmenin bir yolu yok. Ayrıca, tüm istihbarat analizlerinin siyasi bir sistem içinde üretildiği gerçeğini de göz önünde bulundurmak gerekir. George W., Bush yönetiminin son dönemlerinde, 2001 ila 2009, Irak işgali ve ardından gelen iç karışıklık sonrasında, Kongredeki demokratlar tarafından Irak'taki çatışmanın geleceğine ilişkin bir dizi ulusal istihbarat değerlendirmesinin temel sonuçlarının yayınlanması için önemli bir baskı uygulandı. Temel sonuçlar, değerlendirmenin ana bulgularının bir özetidir ve meşgul okuyucuya, arka plan analizinin ve destekleyici bilgilerin büyük bir kısmı hariç, değerlendirmenin ne söylediği hakkında iyi bir fikir verir. Bekleneceği üzere, başkanın politikalarına karşı olanlar, kendi görüşlerini veya tercih ettikleri politikaları destekleyen ifadeleri bulmak için temel sonuçlardan seçici davranacaklardır. Dönemin Ulusal istihbarat Direktörü Mike McCann'ın, başkana, tahmin sürecini siyasallaştırdıkları, kötüye kullanıldıkları ve bunun analistler üzerinde kısıtlayıcı bir etki yaratmaya başladığı gerekçesiyle, daha fazla önemli değerlendirme yayınlamak istemediğini söylediği bildirildi. Başkan Bush kabul etti, ancak tamamlanacak bir sonraki ulusal istihbarat değerlendirmesi, Kasım 2007 tarihli İran'ın nükleer niyetleri ve yetenekleri değerlendirmesi oldu. Önceki anlaşmasına rağmen, Bush, bu değerlendirmenin önemli değerlendirmelerinin yayınlanmasını emretti ve bunların sonunda sızacağını ve muhtemelen çarpıtılacağını, bu nedenle yetkili ve sınıflandırılmamış bir versiyonun yayınlanmasının daha iyi olduğunu söyledi. 3 Ulusal istihbarat Değerlendirmesinin daha önemli değerlendirmeleri yayınlandıktan sonra, bu uygulama sona erdi. Dolayısıyla, sınıflandırılmamış istihbarattaki artış, daha fazla istihbarat analizinin yayınlanma olasılığını artırır, ancak bunu yaparken dikkate alınması gereken birçok başka faktör de vardır. İstihbarat analizinin soyut bir entelektüel salonda değil, siyasi bir arenada var olduğu gerçeği her zaman akılda tutulmalıdır. İstihbarat analistleri siyasi olarak tarafsız kalmaya çalışırlar ve genellikle de başarılı olurlar, ancak çalışmaları siyasi sonuçları olan bir politika sürecinin parçasıdır. Siyaset, yani yönetmenin riskleri ve getirileri, ile partizanlık, yani belirli pozisyonların daha dar kapsamlı savunuculuğu, arasında bir fark vardır veya olmalıdır. Son derece partizan bir ortamda, politika yapıcılar, istihbarat görevlilerinin tercih edilen politika seçenekleri hakkında neden soru sorduklarını sorgulama olasılıkları daha yüksektir, bu durum, mesleki şüphecilikten ziyade sadakatsizlikten şüphelenilmesine yol açabilir. Bu tür bir ilişki daha zehirleyici olabilir, ancak istihbarat görevlilerinin mesleklerinin sınırları dahilinde bunu tersine çevirmek için yapabilecekleri çok az şey vardır. Bu yüzyılın başlarında, birbirinden bağımsız olarak yazılmış ve yayınlanmış ancak konu bakımından birbiriyle ilişkili birkaç kitap ortaya çıktı, insanların nasıl düşündüğü, değerlendirmeler ve yargılar yaptığı. Kronolojik sırayla bunlar şunlardı, Dönüm Noktası, 2000, Kalabalıkların Bilgeliği, 2004, Göz Kırpma, 2005, Kara Kuğu, 2007, ve Hızlı ve Yavaş Düşünme, 2011. Bu kitapların her birinin destekçileri ve eleştirmenleri var. Peki, istihbarat analizine yardımcı oluyorlar mı? Sırayla ele alacak olursak, Malcolm Gladwell'ın Dönüm Noktası adlı kitabı, Günlük hayatta belirli fikirlerin veya kavramların hızla yayılıp benimsendiği noktayı, yani dönüm noktasını tespit etmekle ilgilidir. Bir şeyin nasıl gerçekleştiğini sonradan incelemek için yararlı bir çerçeve sunabilir, ancak tahmin veya geleceğe yönelik pek bir şey vaat etmez. Arap Baharı, Gladwell'ın tartıştığı türden bir hareketin klasik bir örneği gibi görülse de, hareketin dinamikleri onun temel faktörleriyle örtüşmemektedir. Olaydan sonra bile, Arap baharını anlamak hala biraz zordur. James Suroviki'nin Kalabalığın Bilgeliği adlı eseri, belirli bilgilerin gruplar halinde bir araya getirilmesinin, bireylerin verebileceğinden daha iyi kararlar alınmasına yol açabileceğini savunmaktadır. Suroviki, bunun her zaman işe yaramadığını ve argümanına karşı örnekler verdiğini belirtmektedir. İstihbarat analizi hem bireysel hem de grup faaliyeti olduğu için bu durum istihbarat analizine bir ölçüde uygulanabilir. Yani, genellikle bir analist ilk taslağı yazar, ardından bu taslak bir veya birkaç analist tarafından incelenir, yorumlanır ve hatta yeniden yazılır. Ancak istihbarat analizindeki deneyimler, bu grup faaliyetlerindeki en büyük zorluğun bilgelik elde etmek değil, en düşük ortak payda kararlarından ve grup düşüncesinden kaçınmak olduğunu göstermektedir. Grubun dinamikleri genellikle iyi analiz için en büyük tehdittir. Sosyal medyada kalabalığın bilgeliğindeki kusurların en iyi örneklerinden biri olabilir. Bilgelikle hiçbir ilgisi olmayan belirli bir sürü zihniyeti ortaya çıkabilir. Örneğin, 2013 Boston Maratonu bombalamasının hemen ardından, bazı sosyal medya kullanıcıları kayıp Pakistan kökenli Amerikalı bir öğrenciyi muhtemel şüphelilerden biri olarak yanlış tanımladı. Oysa öğrenci şüpheli değildi, ancak sosyal medya ve ardından bazı ana akım medya bu haberi alıp tekrar tekrar yayınladı. Malcolm Gladwell'in Bearing adlı eserinde, çok sınırlı bilgiye dayalı, ince dilimleme, spontane kararların, tam olarak düşünülmüş kararlar kadar iyi olabileceği kavramı ele alınıyor. Yetenekli, sezgisel analistlerin lehine söylenecek çok şey var, ancak bunlar istenildiği kadar çok değil ve kolayca kodlanıp aktarılabilecek bir beceri değil. Diğer tüm mesleklerde olduğu gibi, bazı istihbarat analistleri akranlarından daha yeteneklidir, ancak onları entelektüel olarak kopyalamanın bir yolunu bulamadık. Dahası, bir analist bu yeteneğe sahip olsa bile, politika yapıcıya bunu açıklamak zor olabilir, şu politika yapıcı veya analistin üstleri analistin doğuştan gelen üstün yargı yeteneğine temelden güven duymadıkça, bu güven olmadan, analistin çok ikna edici olarak görülmesi olası değildir. Analitik yöneticinin veya politika yapıcıların bir analistin sezgisine güvenmesi gereken zamanlar vardır, ancak öncelikle bu sezginin ne kadar güvenilir ve içgörü sahibi olduğuna dair çok sağlam bir anlayışa sahip olmalısınız. İstihbarat topluluğunun yüksek riskli ancak potansiyel olarak yüksek getiri sağlayan araştırmalara yatırım yapan bir birimi olan İstihbarat İleri Araştırma Projeleri Faaliyeti, IARPA, süper tahminci olmanın niteliklerini belirlemeyi amaçlayan İyi Yargı Projesi'ne sponsor olmuştur. En önemli gösterge, eğitim, ekip çalışması ve tahminlerin birleştirilmesiyle desteklenen saf yetenektir. Üstün doğuştan gelen yetenek ya vardır ya da yoktur. Bazı insanların herhangi bir insan faaliyetinde akranlarından daha iyi olmasının nedeni budur, çünkü daha fazla doğuştan gelen yeteneğe sahiptirler. Bu özellik geliştirilebilir ve şekillendirilebilir ancak yaratılamaz. Nassim Nikolas Talebin Kuğu" adlı eseri, sürpriz olarak ortaya çıkan ancak sonradan mantıklı hale getirilen olayları ele alıyor. Avrupalılar arasında, Avustralya'da keşfedilene kadar siyah kuğuların var olmadığı varsayılan bir gerçekti. Kara kuğu kavramı, istihbaratta olduğu kadar insan ilişkilerinde de kaçınılmaz olan sürpriz fikrine dayanıyor. Talep, bu olayların çoğu zaman tahmin edilemeyeceğini anlıyor, amacı, kara kuğu olayları meydana geldiğinde bunlarla başa çıkmanın yollarını bulmaktır. Bu faydalıdır, ancak istihbarat topluluğu, Geçmiş analizleri gözden geçirmek için çok az zaman ve kaynak bırakan güncel ve yeni konuların sürekli baskısı nedeniyle, öğrenilen derslere ve geriye dönük değerlendirmeye yeterince zaman ayırmamaktadır. Daniel Kahneman'ın Hızlı ve Yavaş Düşünme adlı eseri, bir bakıma Blink'in, göz kırpma, bir reddi niteliğindedir. Kahneman iki tür düşünme biçimi olduğunu öne sürer, sistem bir hızlı, duygusal, sık ve bilinçaltıdır ve Gledwell'in sezgisel modeline karşılık gelir, ancak sistem iki yavaş, mantıklı, seyrek ve bilinçlidir. Kahnem'in, aynı bilgi girdisi verildiğinde, iki türün farklı cevaplara ulaşacağını söyler. İstihbarat analistlerinde her iki özelliğin de bulunması ideal olurdu, ancak bu, Herkesin aynı şekilde programlanmış olduğunu varsayar ki bu doğru değildir. Bunun yerine, bazı analistler sistem 1, bazıları ise sistem 2'dir. Her iki türün birlikte çalışması, grup dinamiklerinin müdahalesine dikkat edildiği sürece tercih edilen bir sonuç olabilir, ancak bu, iki düşünme türünün analiz yaklaşımlarındaki çok farklılıklar göz önüne alındığında ne kadar iyi birlikte çalışabileceği sorusunu gündeme getirir. Sistem 1 sadece heyecan olabilir, ancak bilişsel önyargılara daha yatkındır. Sistem 2 düşünme biçimi bu önyargılara daha az eğilimlidir. Bu yazılardan bazıları, ortaça simya kitaplarını okumaya neredeyse benziyor. Değersiz metalleri değerli metallere dönüştürmek için kullanılacak filozof taşını aramak yerine, daha iyi tahminlere ve daha az sürprize yol açacak benzersiz anahtarı veya özelliği arıyoruz. Elbette, analistlerin nasıl düşündüklerinin ve güçlü, zayıf ve önyargılarının farkında olmalarını istiyoruz. İyi bir analizde sürekli bir iç gözlem yönü olmalıdır. Meslektaşlarımdan Lisa Krizan ve David Moore, eleştirel düşünmenin çok yerinde bir tanımında bunu yakaladılar, düşünürken nasıl düşündüğümüzü düşünmek. Başka bir deyişle, iyi bir analist, işini yaparken bile kalitesini değerlendirmelidir. Bu, göründüğü kadar zor değil. Ancak iyi yargı projesinin belirttiği gibi biraz eğitim ve oldukça dürüst bir öz farkındalık gerektiriyor. Bu özellikler, nasıl düşündüğümüz hakkındaki çeşitli teorilerden daha önemli olabilir. İstihbarat analizinin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri, yukarıda ele alınan sürekli veri akışıdır. Bir istihbarat analistinin bakış açısından, büyük verinin kullanımıyla ilgili bir dizi soru ortaya çıkmaktadır. Okuyucunun anlaması gereken şey, büyük verinin faydasına ilişkin bu çeşitli soruların, bu veri kümelerinin potansiyelini veya önemini küçümsemek amacıyla değil, aksine bu verilerin istihbarat sürecinde tutarlı ve başarılı bir şekilde kullanılabilmesi için cevaplanması gerektiği için ortaya atıldığıdır. İlk soru, genel faydasıdır. Yine, istihbarat analistleri her şeyle ilgili tüm verilerle başa çıkamazlar ve bunlara ihtiyaç duymazlar. Tanımlanmamış, sıralanmamış bir veri yığını çok az işe yarar. Sıralanmalı ve gruplandırılmalıdır ve bazı veriler hemen, bazıları daha sonra, bazıları ise hiç ilgi görmeyecektir. Bu görüş, şu anda hem verilerden hem de bunların analizinden sorumlu olan bazı üst düzey istihbarat yetkililerinin görüşünü yansıtmaktadır. Biri ABD'li, diğeri müttefik olmak üzere iki istihbarat yetkilisi, önceden bir filtreleme yapılması gerekiyor dedi. Başka bir deyişle, analistlere büyük miktarda veri yığıp en iyisini umamayız. Bu veri filtrelemesini kim yapıyor ve hangi temelde, ABD istihbarat toplama faaliyetleri, politika yapıcıların önceliklerini yansıtan Ulusal istihbarat Öncelikleri Çerçevesi, NIPF, tarafından yönlendirilmektedir ve bu da olması gerektiği gibidir. NIPF, konular arasında göreceli önem hiyerarşisi oluşturur ve ayrıca bu konu için uygun toplama türlerini belirler. Ulusal İstihbarat Direktörü Clapper döneminde bu sistem, toplama ve analizin entegre bir şekilde çalışıp çalışmadığını ve belirli konular için istihbarat hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını değerlendiren birleştirici istihbarat stratejileriyle desteklenmiştir. NIPF'yi veri kullanımına rehber olarak kullanırsak, öncelikler ve mevcut veriler ne kadar uyumlu olacak? Yoksa öncelikli bir konuyla ilgili görünmediği için potansiyel olarak yararlı verilerden kendimizi mahrum bırakma riskiyle mi karşı karşıya kalacağız? Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün, DNI, yıllık küresel tehdit değerlendirmesinde ele alınan konuların herhangi biri için, siber ve teknoloji, terörizm, kitle imha silahları ve yayılması, Uzay ve uzay karşıtı faaliyetler, karşı istihbarat, uluslararası organize suçlar, ekonomi ve doğal kaynaklar, insan güvenliği, muhtemelen bazı faydalı veriler bulunacaktır, ancak bu veriler eşit olarak dağıtılmamış veya eşit kalitede olmayacaktır. Bu oldukça temel sorular, veriyi ayrı bir istihbarat akışı olarak ele alma lehine argümanlar sunabilir. Yukarıda belirtildiği gibi, veri hem sinyallere hem de ölçüm ve imza istihbaratına benzer, ancak veri her ikisinden de farklıdır. İyi analistler, farklı toplama türlerine aşina olur ve analiz etmeleri gereken konular için hangi türlerin daha yararlı olduğunu anlarlar. Veri için de benzer bir süreç gerekli olabilir. Söylenenlerin aksine, şu anda işe alınan analistler dijital yerliler değiller. Bu ifade, 2001 yılında eğitim uzmanı Mark Prens K.Y. tarafından ortaya atılmıştır. Prens K.Y., günümüz öğrencilerinin bilgisayarların, video oyunlarının ve internetin dijital dilinin yerli konuşmacıları olduğunu söylemiştir. Prens tanımının bir kısmı doğru olsa da, bu öğrencilerin ve genç analistlerin çoğu, bu terim bilgi teknolojisi ve onun temel özellikleri ve sonuçlarıyla teknik düzeyde rahatça konuşabilen birini ifade etmek için kullanılıyorsa, dijital yerliler değildir. NSA'nın eski genel müdür yardımcısı Chris Inglis'in de belirttiği gibi, onlar dijital yerliler değiller. Onlar uygulama kullanıcıları. Bu çok önemli bir ayrım çünkü genç analistler bile bilgi teknolojisi uzmanlarıyla aynı şekilde düşünmüyor olabilirler. Şu anda bilgi teknolojisi uzmanları yükselişte gibi görünüyor ve bazıları analistlerin nasıl çalıştığına dair çok az anlayış veya saygı gösteriyor. Kıdemli bir istihbarat teknolojisi uzmanına, kurduğu sistemin analistlerin çalışma şekline uymadığını belirttiğimde, umursamaz bir tavırla analistlerin çalışma şekillerini değiştirmeleri gerektiğini söyledi. Büyük veriyle uğraşırken önemli bir diğer konuda veri analizine başlamak için hangi algoritmanın veya algoritmaların kullanılacağının seçimidir. Birçok algoritma mevcuttur ve farklı algoritmalar farklı sonuçlar üretebilir ve muhtemelen de üretecektir. Algoritmaların nasıl seçildiği, veriden yararlanma yeteneğinde kilit bir konu haline gelir. Bilgili veri bilimcilerinin yanı sıra, diğer istihbarat türlerinden bazı örneklerde faydalı olabilir. Birincisi, alandaki bir uzmanın belirttiği gibi, veri analizinin sonuçları, diğer veri toplama türlerinde olduğu gibi, güven seviyeleriyle sunulabilir. Ne demek istiyoruz sayfasında belirtildiği gibi, düşük güven kaynağı sorumlu olarak görülebilir, ancak aynı zamanda faydalı da olabilir. İkincisi, veri analizi için birden fazla algoritma kullanmak gerekli veya hatta önerilebilir, bu da veri kümesi içinde rekabetçi bir analiz yaratır. Ancak, kullanılan algoritmalara bağlı olarak değişen sonuçlar olasılığı, verinin genel güvenilirliği hakkında da soruları gündeme getirecektir, bu, verinin bozulmuş olması açısından değil, sonuçlara dayalı olarak oldukça basit bir güvenilirlik açısından olacaktır. Veri konusunda da bilgili olan birçok uzman, değişken sonuçlarla başa çıkmak için önerilen çözümlerin her ikisini veya birini kabul edilebilir bulabilir, ancak bunlar büyük verinin faydası hakkında yapılan bazı abartılı iddialarla çelişmektedir. İki farklı profesyonel grubun veri analistleri ve geleneksel analistler birbirleriyle saygı ve anlayış içinde konuşabilme yeteneği de çok önemlidir. Bunun olmadan sadece yanlış anlamalar olmayacak, açık düşmanlık olasılığı da vardır. İstihbarat dışı bir örnek olarak 1962'deki Küba füze krizini ele alacağım. Başkan John Kennedy, Küba'ya, uluslararası hukukta savaş eylemi sayılacak olan Abluka yerine, yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta bir karantina emri verdi. Savunma Bakanı Robert M. C. Namara, Sovyet gemileri Küba'ya ve karantina hattına doğru ilerlemeye devam ederken, donanmanın komuta merkezi olan bayrak noktasına gitti. M.C. Namara, iyi bir çalışma ilişkisi içinde olmadığı donanma operasyonları şefi Amiral George Anderson'a, Sovyet gemileri karantina hattını geçerse ne olacağını sordu. Anderson, donanma kılavuzunu alıp, her şey burada, kitapta yazıyor dedi. M.C. Namara, John Paul Johnson ne yapacağı umurumda değil, sizin ne yapacağınızı bilmek istiyorum, diye yanıtladı. Anderson, savunma bakanını bayrak komplosundan ayrılmaya davet etti. Bu nedenle, veriler analistlere iletilmeden önce bunlarla ilgilenmek için bir tür aracıya ihtiyaç duyulabilir. Gerçekten de, verilerin kendi toplama akışını oluşturabileceği varsayımı doğruysa, bunları nasıl ele alacağımızı düşünmeliyiz. Tıpkı coğrafi, sinyal ve ölçüm ve imza istihbaratının ilk aşamaları için tek kaynaklı analistler ve insan istihbaratı için rapor görevlileri olduğu gibi, veriler için de benzer bir yapıya ihtiyacımız olabilir. Bu da başka bir soruyu gündeme getiriyor. Tüm veriler özellikler veya analiz edilme biçimleri açısından aynı mıdır? Muhtemelen değil. Farklı algoritmalar farklı sonuçlar üretebileceği gibi, Farklı veri türleri de istihbarat sürecine katkıları açısından farklı şekillerde ve farklı amaçlarla analiz edilmelidir. Finansal veriler, altyapı verileri, nesnelerin interneti verileri, sosyal medya verileri, farklı kaynaklardan gelecek, biraz farklı özellikler sağlayacak ve farklı şekillerde analiz edilecektir. Bu nedenle, bazen okuduğumuz gibi, daha fazla veri bilimcisine ihtiyacımız var demek yeterli olmayabilir. Hangi türler? İstihbarat camiası bilim insanlarını değil, fizikçileri, biyologları, kimyagerleri ve benzeri işe aldığı gibi, veri analistlerini işe alırken de belirli bir öz ayrımcılık gerekli olabilir. İstihbarat önceliklerine ve hangi veri kaynaklarının en çok faydalı istihbarat sağlayacağına bağlı olarak, en çok hangi veri analistlerine ihtiyaç duyulmaktadır? Bu yeni veri analistleri ne üretecek ve bu nasıl kullanılacak? Diğer veri toplama yöntemlerinde olduğu gibi, bazı durumlarda oldukça basit sonuçlar elde edebilirler, Rusya'nın gayri safi milli hasılasının ile yaklaşık aynı olduğunu tahmin ediyoruz. Çok fazla tartışma yok ve anlaşılması kolay, ancak verilerden türetilen korelasyonun daha belirsiz alanına geçtikçe, yorumlama ve tercih sorunları ortaya çıkmaya başlayacaktır. Çeşitli veri toplayıcılarının üzerinde çalıştıkları istihbarat türüne, INT, yönelik bir tercih gösterebileceği gibi, veri analistlerinin de, en azından zaman zaman, verilerinin söylediğine bazı analistlerden daha fazla güven duymaları muhtemeldir. Ya da, diğer veri toplama türlerinin birinci kademe analizini işleyen, kullanan ve yürüten kişilerin bazen çok kaynaklı veya tüm kaynaklı analistlere bulduklarını açıklamaları gerektiği gibi, veri analistleri için de aynı durum geçerli olacaktır. Buradaki kilit nokta, bunun veri analistleri ile geleneksel analistler arasında sağırların konuşmasına dönüşmemesini sağlamaktır. Bu veri analistlerinin, mümkün olduğu ölçüde, verilerinin hem kapsamlı hem de anlaşılabilir olduğunu göstermeleri de gerekecektir. Ayrıca, veri analizlerindeki zayıf noktalar veya belirsizlikler konusunda entelektüel olarak dürüst olmaları gerekecektir. Bu çeşitli zorlukların üstesinden bir şekilde geldiğimizi varsayarsak, analitik sonuç ne olacak? Üst düzey istihbarat yetkililerinin ve üst düzey politika yapıcıların veri istemediğini anlamak önemlidir. ABD merkez komutanlığındaki üst düzey istihbarat subayının tam olarak bunu söylediğini duydum, veri istemiyorum, bilgi ve uzmanlık istiyorum. Masamın önünde ne konuştuğunu bilen bir analist istiyorum. Bazı durumlarda verinin çıktısı bilgi olabilir, diğer durumlarda, özellikle korelasyonun daha spekülatif yönlerine doğru ilerledikçe olmayacaktır. Veri analistlerinin muhtemelen uzmanlığı vardır, ancak bilgisi olmayabilir. Üst düzey bir yetkiliye büyük miktarda veri sunamazsınız. Anlamayabilirler ve büyük olasılıkla görmezden geleceklerdir. Bu nedenle, daha fazla veri analizine kaynak ayırsak bile, bu verilerin bir politika yapıcının anlayabileceği ve daha sonra kullanabileceği şekilde özetlenmesi veya özetlenmesi gerekecektir. Bu süreçte veriler arasındaki incelikler veya çelişkiler kaybolacak mı? Bu, verilerden çıkarılan ve spekülatif olabilecek korelasyonları nasıl etkileyecek? İkinci olarak, politika yapıcılar istihbarat görevlilerinin bildiklerinden daha fazlasını istiyorlar. Colin Powell, istihbarat görevlilerine birkaç kez şöyle demişti, bana ne bildiğinizi söyleyin, ne bilmediğinizi söyleyin, ve ne düşündüğünüzü söyleyin. Benzer şekilde, Donald Rumsfeld'de bilinen bilinmeyenlerden haberdar olmak istiyordu başka bir deyişle, analistlerin sadece ne bildikleri değil, ne bilmediklerinin de farkında olmaları gerekiyordu. Bu çok önemlidir, çünkü bilinmeyenler, sürprizlerin yaşanabileceği alanlar olabilir. Bu eksik parçalar veri analistleri için görünür olacak mı? Çok miktarda veri arasında eksik veri olduğunu nasıl belirleyeceksiniz? Bu belirlemeyi yapabiliyorsanız, analitik olarak doğru yol, bilinmeyenler bir şekilde bilindiğinde analizinizin nasıl değişeceğini düşünmektir. Verilerde bilinmeyenler varsa, veri analistleri bunu kabul etmeye istekli olacaklar mı? Bunu, bu insanların profesyonelliğini sorguladığım için değil, aralarındaki daha fanatik olanlarla uğraşırken endişelerim olduğu için dile getiriyorum. Bu veri odaklı yaklaşım, eğer öyle adlandırılabilirse, potansiyel olarak tehlikelidir. Bilgi teknolojisi ve veri, bir tür analizde söz konusu olduğunda fırsatlar sunar, ancak aynı zamanda bağımlılıklar da yaratır. Politika yapıcı veya komutan, veri olmadan karar verebilir mi? Askerler, veri olmadan karar vermeleri için eğitiliyor mu? Eğer değilse, hem onlar hem de biz ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Veri mevcut olmayabilir. General William Sherman, arkadaşı ve meslektaşı General Ulysses Grant'in üstün becerilerini kendi becerileriyle karşılaştırırken bu düşünceyi çok yerinde bir şekilde dile getirmiştir, size Grant'in beni ve dünyayı nerede geride bıraktığını söyleyeyim. Düşmanın görüş alanının dışında ne yaptığı umurunda değil, ama bu beni çok korkutuyor. Aslında istihbarat analistlerine bol miktarda veri olmadığı durumlarda analiz yapmayı öğretiyoruz. İşte burada onların bilgi ve uzmanlıkları devreye giriyor. Konu veya durum hakkında bugüne kadar bildiklerine dayanarak, bundan sonra ne olacağını tahmin ediyorlar. CIA'yı bunu bazen analitik nüfuz etme olarak adlandırıyor, yeni toplanan istihbaratın yokluğuna rağmen sorunun içinden düşünme yoluyla ilerlemek. Bu kolay değil ve tüm analizler gibi hataya açık, ancak bazen yapılması gerekiyor. Analiz öğretirken, politika yapıcıya sadece ne bildiğinizi değil, ne bilmediğinizi ve belirsizliklerin neler olduğunu da söylemenin önemini sürekli vurguluyorum. Politika yapıcının kalan belirsizliklerin boyutunu anlaması ve takdir etmesi çok önemli olduğuna inanıyorum. Politika yapıcılar, bir ölçüde aldıkları istihbarata dayanarak kararlar alacaklardır. İstihbarat analizinin amaçlarından biri politika yapıcının belirsizliklerle başa çıkmasına yardımcı olmak olsa da, bu kalan belirsizliklerin göz ardı edilmesi veya gizlenmesi gerektiği anlamına gelmez. Aksine, vurgulanmaları gerekir. Peki, bu yapı veri analizinin doğal bir parçası olabilir mi? Dikkat edilmesi gereken potansiyel etkenlerden biri de benim bilgi teknolojisi Sukominum etkisi olarak adlandırdığım şeydir. Askeri tarihte, Sukomninov etkisi adı verilen bir teori vardır özellikle vurguluyorum, bir teori, daha gösterişli üniformalara sahip taraf genellikle kaybeder. Bu etki, gösterişli üniformaları seven ancak askeri becerileri yetersiz olan Çarlık Generali Vladimir Sukomninov'un adını almıştır. Başka bir deyişle, büyük, karmaşık bilgi teknolojisi sistemleri ve veri selinin, faydalı analitik araçlar oluşturmayı veya faydalı analizler yapmayı zorlaştıracağı aşikardır. Çok büyük ve karmaşık sistemler oluşturmanın, bunların kolaylaştırıcı olmaktan ziyade engelleyici hale gelme riski vardır. Yine de, daha fazla verinin daha fazla bilgi üreteceği fikri cezbedicidir. 1990'ların ortalarında, baskın savaş alanı farkındalığı kavramı ortaya çıktı. Savunucular, yeterli sayıda sensör ve istihbarat toplama sistemiyle, düşman cephesinin gerisinde, yüzlerce kilometre uzunluğunda, yüksekliğinde ve derinliğinde bir küpün kusursuz bilgisine sahip olmanın mümkün olması gerektiğini savundular. Ancak, nadiren kusursuz bilgiye sahip olunur. Genellikle bilinmeyenler vardır ve düşmanın kendi iradesi de söz konusudur. Carl von Clausewitz, savaşın sisinden ve sürtünme kavramından, yani biriken ve planları uygulamayı çok daha zorlaştıran küçük zorluklardan bahsetmiştir. Bu kavramlar, savaşta olduğu kadar genel politika oluşturmada da geçerlidir. Her zaman sis, yani belirsizlik ve her zaman sürtünme vardır. Sisi ortadan kaldırmak için kurulan sistem ne kadar karmaşık olursa, o kadar fazla sürtünme üretme olasılığı da o kadar yüksek olur diye düşünülebilir. Sis'in ister savaşta ister politikada olsun tamamen ortadan kaldırılamayacağı varsayılırsa bu veri hedefine ulaşmada yatırım getirisinin azaldığı bir nokta var mıdır? Teknoloji gürültüyü ve sürtünmeyi artırırken sisi daha fazla ortadan kaldırmadığı bir nokta var mıdır? Makine öğreniminin hedeflerinden biri otonom makinelerdir. Yani öğrenebilen ve belirli görevleri belki de insanlardan daha iyi yerine getirebilen makineler. Kendi kendine giden arabalar bunun bariz ancak henüz çok yeni bir örneğidir. Veri savunucuları bu gelişmeden heyecan duyuyor ve bunu birçok alana yaymayı umuyorlar. Otonominin ulusal güvenlik politikasında bir faydası olacak mı? En azından makro düzeyde, politika yapıcıların bir makinenin veya makine tarafından üretilen verilerin onlar adına karar vermesine veya yalnızca verilere dayanarak karar vermesine izin verecekleri birçok ulusal güvenlik kararını hayal etmek zordur. Gelen tehditleri belirleyen savunma sistemleri de dahil olmak üzere, belirli bir özellik derecesine sahip silah sistemleri zaten mevcuttur. Ancak bu, birçok kişinin istikrarsızlaştırıcı olarak gördüğü robotik savaştan veya yalnızca verilere dayanarak savaş ve barış hakkında kararlar verecek bir makineden çok uzaktır. Doktor Strangelov'daki felaket makinesi hemen akla geliyor. Ancak ABD'li fizikçilerin ve nükleer stratejistlerin 1950'lerde kıyamet makinesi kavramını teorik düzeyde incelediklerini belirtmek gerekir. Basitçe söylemek gerekirse, Politika yapıcıların kontrolü isteyerek bilgisayarlara devredecekleri veya yalnızca onların çıktısına dayanarak karar verecekleri durumları öngörmek son derece zordur. Bir adım geriye dönersek, çoğu, ancak hepsi değil, politika yapıcının yalnızca veri odaklı algoritmalar tarafından üretilen istihbarat analizine tam güven duymayacağı da muhtemeldir. İlk olarak, yukarıda belirtildiği gibi, büyük miktarda veriyi incelemeye istekli veya yetenekli olmaları çok düşük bir ihtimaldir. Bir veya birden fazla aracıya ihtiyaç duyulacaktır. Birilerinin, verilerin ne söylediğini veya ne söylüyor gibi göründüğünü yorumlaması ve özetlemesi gerekecektir, umarız ki, belirsizlikler ve eksik veriler hakkında uygun uyarılar da eklenecektir. Politika yapıcıların, bu tür bir istihbarat ürününü alıp bir analiste ne düşünüyorsunuz? diye sormaları çok daha olasıdır. İstihbarat analizinde veya ulusal güvenlik politikasında insan faktörünün yerini hiçbir şey tutamaz. Üst düzey yetkililer arasında zaman yönetimine de büyük önem veriliyor. Uzun ve yoğun sunumları okuyacak vakitleri yok. Soğuk savaş sırasında, ABD istihbarat Teşkilatı Sovyet Stratejik Güçleri hakkında yıllık bir tahmin hazırlıyordu. Bu tahmin, iki çok kalın cilt ve 30 sayfaya kadar uzayabilen bir özet içeriyordu. Eski bir ulusal güvenlik danışmanı bana bir keresinde 30 sayfalık özeti okuyup, başkan için 2 veya 3 sayfalık bir özet yazdığını ve başkanın ana metni okuması için bazı sekmeler eklediğini anlatmıştı. Bu tür bir özetleme benzersiz değil. Soru şu ki, veriye dayalı analiz benzer şekilde özetlenip sunulabilir ve yine de politika yapıcılar için faydalı olabilir mi? Veri kullanımının artması, analitik araçlar konusunu gündeme getiriyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, veri analitik araçları ile veri ile doğrudan ilişkili olmayan analitik araçlar arasında ayrım yapmalıyız. Her iki kategoride de çok sayıda araç bulunuyor ve bunların birçoğu, yaratıcıları veya memnun müşterileri tarafından bir dereceye kadar abartılıyor. Ancak bunların gereklilik derecesi aynı değil. Verileri kullanmak, anlamlandırmak ve içlerindeki kalıpları bulmaya çalışmak tamamen veri analizi araçlarına bağlıdır. Bu araçlar olmadan verilerin kullanımından elde edilecek vaat edilen sonuçlara ulaşmayı umamazsınız. Ham toplanan verileri anlamlandırmaya çalışmanın her adımı araç gerektirir. Yine, veri analistlerinin araçları kullanması ile politika yapıcılara bildirilen sonuçlar arasında muhtemelen bir boşluk olacaktır. Politika yapıcılar veriyi istemedikleri gibi, verileri analiz etmek için hangi araçların kullanıldığıyla da ilgilenmezler. Bu araçlardan büyük ölçüde habersiz olacaklar, güçlü ve zayıf yönleri hakkında çok az fikirleri olacak ve sorulduğunda rakip araçlar arasında seçim yapmakta zorlanacaklardır. Analistlerin hangi araçları ne zaman kullanacaklarını bildiklerini varsayacak ve öyle de yapacaklardır. Ancak şu anda veya yakın gelecekte, verileri analiz etmek için kullanılan araçlarla ilgilenen politika yapıcı sayısı çok az olacaktır. Öte yandan, verilerin güvenilirliği konusunda sürekli endişeleri olabilir. Ancak, veri analistlerinin verilerini geleneksel analistlere açıklamak veya tercüme etmek için bir yönteme ihtiyaç duyulduğu gibi, verilerin nasıl analiz edildiğinin de açıklanması gerekecektir. Bunun en önemli nedeni, veri analisti olmayanların analiz edilen verilere geri dönerken uygun bir kesinlik düzeyine sahip olmalarını sağlamaktır. Bu, ayrıntılı bir açıklama olmak zorunda değildir. Ancak veri analisti olmayanların politika yapıcılara iletmeye çalıştıkları kesinlik veya belirsizlik duygusuna sahip olmaları için yeterli olmalıdır. Diğer analitik araç türleri, Analistlere sorunları düşünme, mevcut bilgileri sınıflandırma, bunları nasıl sunacaklarını düşünme ve benzeri konularda yardımcı olmak için kullanılabilir. Bu araçlardan da onlarcası vardır ve bunlar genel olarak 7 kategoriye ayrılır. Ayrıştırma ve görselleştirme, fikir üretimi, hipotez oluşturma ve test etme, senaryolar ve göstergeler, sebep ve sonucu değerlendirmek, zorluk analizi, çatışma yönetimi, ancak, veri analitiği ile araçlar arasında gözlemlenen bağımlılık, veri analitiği dışındaki veya geleneksel analitik yöntemler ile bu diğer araçlar arasında mevcut değildir. Analistler, tercihlerine veya algılanan ihtiyaçlarına bağlı olarak bunları kullanmayı veya kullanmamayı seçebilirler. Bu araçlar faydalı olabilir, ancak zorunlu değildir. Her iki araç setinde de temel sorun, hangi aracı ne zaman kullanacağını bilmektir. Her araç, veri analizi sürecinin her adımı için uygun değildir veya belirli bir analitik problem için kullanışlı değildir. Bu nedenle, araçları doğru kullanmak için analistin araçlara aşina olması ve hangi aracı ne zaman seçeceğini bilmesi gerekir. Bu, tanımlanabilir ve ayrı adımlardan oluşan bir süreç olduğu için veri analizi için aslında daha kolay olabilir. Geleneksel analistlerin ele aldığı birçok konu için aynı biçimsel anlamda durum böyle değildir. Ayrıca, bazı analistlerin bir veya iki araca hayran kalma ve en uygun olmasalar bile bunları kullanma eğilimi de vardır. Bu açıkça sorumludur ve analistlerin daha geniş bir yelpazedeki analitik araçlara aşina olmaları gerektiğinin altını çizer. Psikolog Abraham Maslow bunu özlü bir şekilde şöyle ifade etmiştir, elinizde sadece bir çekiç varsa, her şey çivi gibi görünür. Ele alınması gereken son konu, genellikle ürün olarak adlandırılan analiz sunum biçimlerinin geleceğidir. Bu, gerçek bir üretim hattını, yani analizlerin seri üretimini çağrıştırdığı için biraz yanıltıcı bir terimdir, oysa durum tam olarak böyle değildir. Yine de, analistler ve analitik yöneticiler arasında kullanılan terim budur. Bu, genel istihbarat sürecindeki yayım uzun zamandır iyi bir şekilde ele alınan bir adımdır. Analiz tamamlandıktan sonra gelen yayım sorunu şudur, doğru istihbaratı doğru politika yapıcıya doğru zamanda ve onun tercih ettiği şekilde ulaştırmak için hangi analitik aracı veya ürünü kullanmalıyız? Seçilebilecek 7 veya 8 tür analitik araçtan oluşan, yerleşik bir ürün yelpazesi vardır. Bunlardan bazıları, başkanın günlük briefingi, PDB veya ulusal istihbarat tahminleri gibi, sürekli veya tekrarlanan resmi türlerdir. Diğer türler ise daha geneldir briefingler, notlar ve seçimleri yukarıda belirtilen kriterlere, özellikle de zamanlama ve gerekli ayrıntıya bağlıdır. Listenin seçimler açısından kısıtlayıcı veya nihai olmadığını anlamak da önemlidir. Analistler, bir konunun gelişimi boyunca aynı politika yapıcıyla farklı analitik araçlar kullanabilirler. Örneğin, kriz türündeki bir konu önce bir telefon görüşmesi veya kısa bir mesajla ele alınabilir, daha sonra daha detaylı bir belge veya briefing ile devam edilebilir ve bu şekilde devam eder. Yine, önemli olan hangi istihbarata ne zaman ve nasıl ihtiyaç duyulduğudur. Etkili istihbarat yayılımı için en iyi yol, politika yapıcılarla görüşerek ihtiyaçlarını, isteklerini, ihtiyaç duyduklarıyla aynı şey değil ve istihbaratı nasıl almayı tercih ettiklerini belirlemektir. Bu iletişim genellikle bir yönetimin başlangıcında daha üst düzey yetkililerle gerçekleştirilir. Orta ve alt kademe politika yapıcıların bu kişiselleştirilmiş ilgiyi görme olasılığı düşüktür. Bu yetkililer, istihbarat görevlileriyle olan kişisel temaslarına ve ilişkilerine daha fazla bağımlı olacaktır. Ancak bu daha az kıdemli yetkililer, istihbaratın kendileri için özel olarak yazılmasından ziyade, üstleri için yazıldığını göreceklerdir. Başkan Barack Obama'nın sabah brifingini eskiden olduğu gibi basılı bir dosya yerine tablet üzerinden alması konusu çokça tartışıldı belki de gereğinden fazla. Bu ilginç bir gelişme, ancak önemli bir gelişme mi yoksa hevesliler araçları amaçlarla mı karıştırıyorlar? Analizi tablet veya benzeri bir cihazda sunmanın bazı belirgin avantajları vardır. Analist veya okuyucu metin içindeki bağlantılar aracılığıyla haritalara, fotoğraflara grafiklere veya diğer destekleyici materyallere kolayca erişebilir. Bu, ezici bir malzeme yığını gibi görünen şeyi ince bir tablete indirgeme gibi faydalı bir görsel etkiye sahiptir. Ayrıca, materyal, sunum yapan kişi ifinge giderken anında güncellenebilir. Bu özellikler ne kadar faydalı olursa olsun ve bu büyük ölçüde analizi okuyan politika yapıcıya bağlıdır analizin özünü değiştirmezler. Düzenleme sürecini değiştirebilirler. Analist, önceden veya destekleyici materyal olarak neyin dahil edilebileceği konusunda daha fazla seçeneğe sahip olabilir. Analist ayrıca, analizini mümkün olduğunca çok destekleyici materyalle doldurma cazibesine karşı dikkatli olmalıdır. Bu, doğru şekilde ele alınmazsa çok dikkat dağıtıcı bir etkiye sahip olabilir. Çok fazla arka plan veya destekleyici materyal eklenebilmesi, bunların eklenmesi gerektiği anlamına gelmez. Ancak analiz sanatının kendisinin etkilenmesi olası değildir. Dahası, analiz sunumunda kullanılan yöntem ne olursa olsun, bir noktada güncelleme durmak zorundadır, yazma ve gözden geçirme durmalı ve istihbarat politika yapıcıya iletilmeli veya gönderilmelidir. Analistlerin sıklıkla endişe duyduğu konulardan biri, ürünlerini tamamladıktan sonra önemli bir şeyin meydana gelmesi ve politika yapıcının, Analizi ilk kez okurken bile bu değişikliğin farkında olması ve olayların akışından habersiz veya geride kalmış gibi görünen analisti veya analizi daha az değerli bulması olasılığıdır. Pratik anlamda, bu konuda yapılabilecek pek bir şey yoktur. Tekrar ediyorum, bir noktada güncelleme durmak zorundadır. Bununla başa çıkmanın bir yolu, notun en üstüne ICOD veya istihbarat Kesme Tarihi adı verilen bir tarih koymaktır. Bu tarih ve saat notun tamamlandığı zamanı gösterir. Bu, politika yapıcının eldeki analizin zamansal bir bitiş noktasına sahip olduğunu ve analistlerin, ICOD'dan sonra meydana gelen olaylardan sorumlu tutulamayacağını anlamasını sağlar. İstihbarat verilerinin son tarihinin kullanılması çok şık bir yöntem değil ama etkili. Yine de, istihbarat analizinin sunulma biçiminin, ister basılı ister dijital olsun, İster kağıt ister cihaz aracılığıyla olsun, sunum ve destekleyici materyal açısından farklı seçenekler sunduğu, ancak iyi bir analiz oluşturmanın temel unsurlarını önemli ölçüde etkilemediği veya etkilememesi gerektiği gerçeği değişmez. Bu unsurlar şunlardır, zamanında, iyi yazılmış, anlaşılması kolay ve bilinenler ile bilinmeyenler, kesinlikler ile belirsizlikler konusunda net olan bir analiz. Bu bölümün temel varsayımı, istihbarat analizinin istihbarat görevlisi ile politika yapıcı arasındaki etkileşimin ana aracı olmaya devam edeceği yönündedir. Aynı derecede önemli olan hedef ise katma değerli analiz elde etmektir ki bu da hem bilgi hem de uzmanlık gerektirir. İstihbarat teşkilatları her hedef hakkında bilgi toplayamadığı gibi, her ülkeye veya her konuya eşit dikkat gösteremezler. Önceliklendirme sisteminin mantığı budur. Belirli konular öncelik listesinde yüksek sıralarda kalırken, önceliklendirme sistemi titiz ve dürüst bir şekilde yönetilirse, diğerleri listede yukarı ve aşağı hareket edecek ve muhtemelen politika yapıcıların ilgi alanlarındaki veya önceliklerindeki değişimi yansıtarak daha fazla veya daha az dikkat görecektir. Bu durum, katma değer hedefi içinde sonuçlar doğurur. Daha düşük öncelikli bir konumdan daha yüksek öncelikli bir konuma geçen konuların, Başlangıçta istenen uzmanlığa sahip analistlerin sayısının daha az olması muhtemeldir. Sonuçta uzmanlık, büyük ölçüde hedef üzerinde geçirilen zamandan gelir. İstihbarat teşkilatlarının sınırlarının dışına çıkmadan, belirli bir konuda deneyimli analistlerin eksikliğini gidermenin bir yolu yoktur ki bu da birçok istihbarat teşkilatı tarafından sorunlu olarak görülmektedir. Ayrıca analistleri belirli bir konu veya ülke üzerinde çok uzun süre tutmanın potansiyel bir tehlikesi de vardır. Bıkkın hale gelebilirler ve yeni ve farklı bir şeyin olup bittiğinin net bir şekilde görme yeteneklerini kaybedebilirler. 1980'lerde Sovyet meselelerinden sorumlu bazı meslektaşlarımda bunu bir ölçüde gördüm. Gorbaçov'un bazı yönlerden seleflerinden farklı olduğunu anlıyorlardı. Hatta bazıları Gorbaçov çılgınlığı olarak adlandırılan bir duruma kapılıp, Gorbaçova ve onun her hareketine ve sözüne eleştirmeden hayran kaldılar. Ancak kariyerlerinin merkezinde yer alan Sovyetler Birliği'nin sona ermek üzere olabileceğini kabul edemiyorlardı. Birçok Batı ülkesinde terörizme en önemli sorun olmasa bile, en önemli sorun olarak odaklanılması, katma değer hedefi ve uzmanlık konuları açısından da uzun vadeli sonuçlar doğurmaktadır. Terörizm, birçok açıdan stratejik değil, taktiksel bir sorundur. Düşmanımız nispeten küçük gruplar veya hatta yalnız kurtlardır. Bu tür bir düşman, özellikle sorunun bölgesel çeşitliliği ve sünni terörist dünyasında grupların yükselip alçalması ve yerlerine başka grupların gelmesiyle meydana gelen düzenli değişimler göz önüne alındığında, stratejik analize elverişli değildir. İstihbarat teşkilatları nedeni belirlemekte zorlanırken, belirtilerle ilgilenmeye devam etmek zorundadır. Bu aynı zamanda, başta Vladimir Putin yönetimindeki Rusya ve Çin'in yükselişi olmak üzere, yeniden doğan stratejik konulara çok daha az dikkat edildiği anlamına da geliyor. Potansiyel olarak tehdit oluşturan ulus devlet meseleleri, İstihbarat Teşkilatı'nın üst düzey yetkilileri için tanıdık ve hatta rahatlatıcı görünebilir. Ancak bu, onların genç analistlerinin tepkisi olma olasılığı daha düşüktür. 30 yaşındaki bir analistin soğuk savaş hakkında hiçbir bilgisi yoktur ve zamanının çoğunu terörle mücadele veya isyanla mücadele konularında geçirmiş olması daha olasıdır. Bu tür konulardan stratejik ulus devlet meselelerine geçiş zor ancak giderek daha gerekli hale geliyor. Burada istihbarat yöneticilerini bariz olanın peşinden koşmakla suçlayabiliriz. Bir ölçüde bu, yapmaları gereken şeydir. Politika yapıcılar için daha önemli veya acil olan konulara duyarlı olmaları gerekir. Ayrıca, bazı analistleri yedekte tutma lüksüne de sahip değiller. Analistlerin konular arasında mükemmel bir şekilde dağıtılması fikri yanıltıcıdır. Bu gerçekleşmez ve gerçekleşmeyecektir tarif edilmesi çok zor olmasının ötesinde. Ancak gelecekte analizin başarılı olması için istihbarat analizinin şu anda her durumda olmasa da genel olarak oldukça başarılı olduğunu savunuyorum doğrusal olmayan olaylar dediğim şeye daha fazla önem verilmelidir. Bununla, tamamen mümkün olan ancak olası olmadığı düşünülen olayları kastediyorum. Arap Baharı yine iyi bir örnektir. Politika yapıcıların bunu yapacak zamanı veya isteği yoktur. Ancak istihbarat görevlileri sürekli olarak kendilerine ya şöyle olursa, sorularını sormalıdır. Bu, olayların olumsuz veya olumlu dönüşleri olabilir. Eğer bu olaya nasıl yanıt verecekleri konusunda iyi bir cevapları yoksa, kimin ne üzerinde çalıştığını ve ek uzmanlığın nereden gelebileceğini yeniden düşünmeleri gerekiyor. Soğuk savaş dönemindeki gibi tek bir meselenin egemen olmadığı bir dünyada, başarının en önemli faktörlerinden biri esneklik, öncelikleri ve analistleri hızla değiştirebilme ve gerektiğinde dış destek alabilme yeteneği olacaktır. CIA'yı bunu bazen analitik çeviklik olarak adlandırır. Ancak analistler büyük ölçüde mevcut veya kısa vadeli ihtiyaçlara göre işe alınır, acil veya önemli görülmeyen uzun vadeli ihtiyaçlara göre değil. Bu nedenle, analitik çevikliğin sınırları şunlardır, gerekli uzmanlık her zaman mevcut olmayabilir. Buradaki siyasi vektör açıktır. Sonucu belirleyecek olan, analitik yanıtlar kümesidir. Son bir gözlem, analistler ve analitik yöneticiler erişim istiyorlar, yani analizlerinin politika yapıcılara ulaşmasını ve değer katabilecekleri toplantılara dahil edilmeyi istiyorlar. İsteksiz politika yapıcılara erişimlerini zorla dayatmanın hiçbir yolu yok. Politika yapıcılar istihbaratı görmezden gelmeyi veya onları dışlamayı seçerlerse, bu politika yapıcıların seçimidir. Bu nedenle istihbarat ile yeni Trump yönetimi arasındaki ilk ilişki istihbarat görevlileri için oldukça rahatsız edici, hatta küçümseme duygusuyla doluydu. 4. Yönetişim vektörleri. Yönetişim yani politikaların oluşturulması, bunların uygulanmasının izlenmesi, izin verilen faaliyetlerin düzgün bir şekilde yürütülmesi Faaliyetlerin denetlenmesi tüm devlet ve kurumsal kuruluşları için bir konu ve gerekliliktir. İşler doğru nedenlerle ve doğru şekilde mi yapılıyor? Bu sorunun önemi açık olmalıdır. Ancak istihbarat için yönetişim daha da zordur. Ana sorun gizliliktir insanların yapmamaları gereken şeyleri yapmalarına izin verdiği için değil, faaliyetlere kimin bilgi sahibi olabileceği konusunda sınırlar yarattığı için. Aynı zamanda, gizlilik istihbaratın yaptığı işlerin büyük bir bölümünün ayrılmaz bir parçası ve gerekliliğidir. Yukarıda tartışıldığı ve bu bölümde yeniden ele alınacağı gibi, gizlilik gereklilikleri değişse bile, istihbarat faaliyetlerinin bir kısmı gizli kalacaktır. Gizlilik azalabilir, ancak ortadan kaybolmaz. Ancak istihbaratın doğru bir şekilde yönetilmesi şarttır. İstihbaratın iyi yönetimi, başkalarının bilmediği şeyleri bilmenin veya büyük ölçüde bilinmeyecek eylemler gerçekleştirmenin doğasında var olan güç nedeniyle her devlet için önemlidir. Ancak istihbaratın iyi yönetimi demokrasilerde çok daha önemlidir. Birincisi, istihbaratın birçok yönü demokrasilerin merkezinde yer alan kavramlara veya değerlere aykırıdır. Görünüşte açık hükümetler içindeki gizli teşkilatlar, gizli bütçeler Yasama organları tarafından sınırlı denetim. Belirli koşullar altında iletişimleri engelleme ve diğer türden gözetim faaliyetlerinde bulunma yetkisi. Yetkili kişiler tarafından yetkilendirildiğinde, gizli operasyonlar yürütme yetkisi, yani diğer devletlerin işlerine gizlice müdahale etme yetkisi. İkinci olarak ve bu ilk sorunlar grubuyla yakından ilgili olarak, istihbarat teşkilatları demokrasilerde izinle, yani yürütme ve yasama organlarındaki seçilmiş yetkililerin izniyle ve dolayısıyla halkın izni ve kabulüyle faaliyet gösterir. Bu nedenle iyi yönetişim, bu paydaşları güvence altına almak ve sürekli desteklerini sağlamak için gerekli bir araçtır. Zekanın bu çeşitli niteliklerini ve eylemlerini demokratik bir devletin değerleri ve normlarıyla nasıl uzlaştırabiliriz? Nüfusun bir kesimi her zaman bunların uzlaştırılamayacağını ve bu nedenle zekanın tamamen terk edilmese bile sıkı bir şekilde sınırlandırılması gerektiğini savunacaktır. Bu, burada savunulan görüş değil elbette. Uluslararası hukuktaki ilerlemelere ve uluslararası hukuka yapılan başvurulara rağmen, uluslararası sistem, ulus devletin birincil aktör olduğu ve ulus devletlerin belirli sınırlar içinde kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerine izin verilen bir sistem olmaya devam etmektedir. Zeka, hobbesvari bir kabusa dönüşmeden bir nebze düzen ve kurallar içinde var olabilen bu devlet çıkarı alanına girer. İstihbarattan bahsederken yönetişimden ne kastediyoruz? Bu, aşağıdakilerden herhangi birini veya tamamını kapsayabilir. Kontrol, istihbarat teşkilatlarının politika yapıcıların sıkı kontrolü altında olduğuna ve bir tehdit oluşturmayacağına veya politikayı veya politika yapıcıları tehdit eden eylemlerde bulunmayacağına dair kesinlik. Duyarlılık, istihbarat teşkilatlarının, istihbaratın politikaya tabi olması gerektiği temel noktamızı hatırlayarak, toplama, analiz ve operasyonlar gibi görevlerini politika yapıcıların belirlediği şekilde yerine getirmesi anlamına gelir. Bu çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Senatör Dianne Feinstein, Ulusal İstihbarat Direktörü James Klepper'a istihbarat camiasının daha verimli olmasını istediğini söyledi. Klepper ise buna katılmayarak, amacın daha etkili bir istihbarat camiası olduğunu belirtti. Denetim, politika yapıcıların istihbarat teşkilatlarının ne yaptığı hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve istihbarat teşkilatlarının bu çabalarda işbirliği yapmaları anlamına gelir. Denetim, yürütme organındaki politika yapıcılarından ve demokrasilerde yasama organlarından da gelebilir ve gelmelidir. Kamuoyu desteği, demokrasilerde en azından, seçilmiş kişiler veya onların usulüne uygun olarak atadıkları temsilciler tarafından yürütülen istihbarat faaliyetlerine, doğrudan destek olmasa bile, bir düzeyde kamuoyu kabulü olmalıdır. Yukarıda belirtilen noktaların her birinde yönetişime verilen gerçek önem, kısmen siyasi meselelerden kaynaklanarak zaman içinde iniş çıkış göstermektedir. Bu nedenle, Soğuk Savaş'ın ilk 27 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Sovyet tehdidinin niteliği ve bu tehdide istihbarat da dahil olmak üzere çeşitli politika ve eylemlerle yanıt verme ihtiyacı konusunda geniş, iki partili bir fikir birliği vardı. İstihbarat, Soğuk Savaş mücadelesinin muhtemelen en az tartışılan veya ele alınan yönlerinden biriydi. Vietnam Savaşı'na karşı artan muhalefetle başlayan bir dizi olay, fikir birliğini sarsmayı başardı. Ardından, ilk olarak bazı eski CIA çalışanlarını da içeren ve daha da önemlisi hükümeti olan genel güveni zedeleyen Watergate skandalı, ikinci olarak ise Aralık 1974'ün sonlarında aile mücevherleri raporunun sızdırılması bu durumu daha da kötüleştirdi. Wettergut sırasında Merkezi İstihbarat Direktörü James Schlesinger'in emriyle derlenen CIA tarafından yıllar boyunca yürütülen şüpheli faaliyetleri içeren 698 sayfalık bu rapor, aylarca süren kamuoyu soruşturmalarına ve ifşaatlara yol açtı. Bunların iki etkisi oldu, kongrede daha güçlü bir denetim sistemi oluşturuldu ve ABD istihbaratı, daha önce görülmemiş bir şekilde ifşaat ve sızıntılara açık hale geldi. İstihbarat, daha büyük bir inceleme ve zaman zaman kamuoyunun dikkatine sunulma biçimini öğrenmek zorunda kaldı. Kongre ve basının daha önceki centilmen ve kayıtsız yaklaşımı bir daha asla geri dönmedi. Benzer şekilde, günümüzde istihbarat yönetimi konularına verilen önem de çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır, özellikle teröristlere karşı uzun süren savaş ve bunun ortaya çıkardığı birçok operasyonel soru, Özellikle de çeşitli operasyonlar hakkında, yargısız infazlar, yargısız tutuklamalar, uzun süreli hapis cezaları, sorgulama teknikleri ve genellikle sivillerin arasına sızmış teröristlere karşı silahlı insansız hava araçlarının kullanımı. Ayrıca, Irak'ın kitle imha silahları programlarına ilişkin 2002 Ulusal istihbarat tahmininin mirası ve bu tahminin savaşa neden olduğu yönündeki yaygın ancak yanlış görüşte söz konusudur. Özellikle Edward Snowden tarafından yapılan, hassas istihbaratın büyük çaplı sızıntılarının son derece yıkıcı etkisi de vardır. Bu sızıntılar, Snowden'ın eylemlerini tetiklediğini iddia ettiği iki istihbarat toplama programının çok ötesine uzanmaktadır. Bütün bu olaylar bir araya geldiğinde, istihbarat yönetimi konusunda yeni bir tartışma yaratmıştır. Güvenlik ortamındaki genel değişime dikkat çekmeliyiz. Soğuk savaş sırasında tehdit algısı gerçekti ancak öncelikle tek bir ulus devlete, Sovyetler Birliği'ne odaklanmıştı. Bu bağlamda istihbarat son derece gizliydi ve bazı kurumların varlığı bile kabul edilmiyordu. Günümüzdeki tehdit daha az ezici ancak daha çeşitli ve daha çok yönlüdür, bu da istihbaratın sorumluluklarına yaklaşımında bir değişiklik gerektirmektedir. İngiliz hükümetinde ilk güvenlik ve istihbarat koordinatörü olarak görev yapan Sir David Oment, bunu gizli devletten koruyucu devlete geçiş olarak tanımlıyor. Bunlar çok farklı işlevlerdir ve yönetimde farklılıklar gerektirir. Son olarak, tekrar vurgulanması gereken temel bir nokta daha var, demokrasilerde istihbarat bir hizmettir. İstihbarat, yalnızca politika yapıcılara analitik ve operasyonel destek sağlamak için vardır, istihbaratın bağımsız bir varlığı yoktur. İstihbarat faaliyetleri herhangi bir politika gerekliliğine bağlanamıyorsa, bu faaliyetler kapsam dışındadır. Ancak istihbarat bir hizmet olarak düzgün bir şekilde işlev görse bile, çeşitli yönetim sorunları ortaya çıkar ve bunlar önümüzdeki yıllarda istihbaratın nasıl işleyeceğinin önemli belirleyicileri olacaktır. Bu sorunların nihai hakimi istihbarat teşkilatları değil, kamuoyunun görüşlerini daha büyük veya daha küçük ölçüde yansıtacak olan politika yapıcılardır. Bununla birlikte, istihbarat politikasıyla ilgili tartışmaların büyük ölçüde elitler arasında gerçekleştiğini de kabul etmeliyiz, Siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden ulusal güvenlik uzmanları, sivil özgürlük savunucuları ve basının bazı kesimleri ancak geniş halk kitleleri arasında değil. Doğru ya da yanlış, istihbarat genel halk için uzak ve biraz da yetersiz anlaşılan bir işlev olmaya devam ediyor. İstihbaratta daha fazla açıklık savunucuları her zaman olsa da, şeffaflık teriminin kullanımı ve savunulması daha yenidir ve başlangıçta teröristlere karşı savaşta insansız hava araçlarının, İHA veya dronların kullanımına ilişkin endişelerden kaynaklanmıştır. 2011 yılında Yemen'de saklanan ve ABD'ye yönelik saldırıları aktif olarak destekleyen ABD vatandaşı Enver el-Evlaki'nin bir İHA ile öldürülmesi ve İHA programının eleştirmenlerinin İHA saldırılarında öldürülen sivillerin hesabının verilmesi çağrısı, daha fazla şeffaflık çağrısının ortaya çıkmasına neden olan iki önemli faktördü. Edward Snowden tarafından yapılan büyük çaplı bilgi toplama programı sızıntısı ve daha birçok şey, şeffaflık fikrine ek bir vurgu kazandırdı. Haziran 2014'te yayınlanan bir hukuk notunda, ABD Adalet Bakanlığı'nın, ABD Anayasası'nın 5. değişikliğinin ortaya koyduğu hukuki sorunlara yanıt olarak, Teröristlere karşı yürütülen kampanyanın bir parçası olarak bir ABD vatandaşının öldürülebileceği sınırlı koşulları sıraladığı belirtilmelidir. Beşinci değişiklik, diğer hususların yanı sıra, hiçbir kişinin yasal süreç olmaksızın yaşamından, özgürlüğünden veya mülkiyetinden mahrum bırakılamayacağını belirtmektedir. Temmuz 2016'da Obama yönetimi, Suriye, Afganistan ve Irak dışındaki bölgelerde insansız hava aracı saldırılarında öldürülen sivillerin sayısını açıkladı. Söylemeye gerek yok ki, bu açıklamaların hiçbiri insansız hava aracı programının veya ABD politikasının eleştirmenlerini tatmin etmedi. Şeffaflık çağrıları genellikle halkın bilme hakkı vardır iddiasına dayanmaktadır. Hükümetin ne yaptığına dair kamuoyunun bilgi sahibi olması demokrasi için hayati önem taşısa da, bu hak, ifade ediliş ve uygulanma biçimi bakımından ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bazı devletlerde bu hak anayasaya yazılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilme hakkı, anayasada sayılan haklar arasında yer almamakta ve anayasanın birinci ekinde yer alan ve basının müdahale veya önceden izin almaksızın istediklerini yayınlama yeteneğini güvence altına alan basın özgürlüğünden çok farklıdır. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülke, bireylerin hükümet bilgilerine erişimini sağlayan yasalara sahiptir, ancak bu ülkelerin çoğu Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de dahil olmak üzere belirli türdeki ulusal güvenlik bilgileri için istisnalar da oluşturmaktadır. Dolayısıyla, şeffaflıktaki temel sorun şudur, istihbaratla ilgili ne kadar bilgi kamuoyuyla paylaşılmalı ve bunun ne gibi riskleri veya maliyetleri var, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi, Şubat 2015'te şeffaflık ilkelerini ve Ekim 2015'te bu ilkelerin uygulama planını yayınlarken, şeffaflığın hem olumlu yönlerini, daha büyük kamuoyu desteği, hem de risklerini kabul etti. Dört temel ilke vardır. Birinci, kamuoyunun istihbarat topluluğunu daha iyi anlamasını sağlamak için uygun şeffaflık sağlanmalıdır. 2. Bilgileri kamuoyuna açık hale getirme konusunda proaktif ve şeffaf olun. 3. İstihbarat kaynakları, yöntemleri ve faaliyetleri hakkındaki bilgileri koruyun. 4. Şeffaflık uygulamasını desteklemek için istihbarat topluluğunun rollerini, kaynaklarını, süreçlerini ve politikalarını uyumlu hale getirin. Programın temel amacı, Başkan Barack Obama'nın şu sözleriyle çok açık bir şekilde ifade edilmiştir, İstihbarat teşkilatımızın uzun vadede etkili olabilmesi için, Amerikan halkının ve dünyanın dört bir yanındaki insanların güvenini korumalıyız, daha fazla şeffaflık sağlamak için mevcut programları ve prosedürleri yeniden düzenleyeceğiz. Bu, herhangi bir istihbarat servisi için oldukça dikkat çekici bir belge olup, karışık tepkilerle karşılandı, bazı mevcut ve eski istihbarat görevlileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı, bazı şeffaflık savunucuları tarafından yeterince ileri gitmediği yönünde şikayetler dile getirildi ve istihbarat eleştirmenlerinden bazıları tarafından ise alaycı bir yaklaşım sergilendi. Bununla birlikte, mümkün olduğunca daha açık sözlü olmak ve istihbaratı çevreleyen siyasi, kamuoyu dinamiklerinin değiştiğini kabul etmek için çok zekice bir çaba olarak da görüldü. İlginç bir şekilde, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi, ODNI, yasal yabancı gözetim programlarıyla ilgili gerçek bilgilere yer vermek amacıyla bir dizi web sitesi oluşturmuştur. Bu siteler, yayınlanmış belgelerin kataloğunun yanı sıra yabancı istihbarat gözetim yasasının çeşitli başlıkları altında verilen emirlerin sayısı ve etkilenen hedeflerin tahmini sayısı hakkında istatistikler de içermektedir. Şeffaflık veya daha şeffaf olma çabaları ne kadar önemli, yukarıda belirtildiği gibi, insansız hava aracı kayıpları raporu örneğinde olduğu gibi, şeffaflığa yönelik ilk çabalar yetersiz görüldü veya sorgulanabilir olarak reddedildi. Ancak bu, yukarıda belirtilen istihbaratın kamu politikası meselesi olarak önemli yönlerinden birini vurguluyor, bu büyük ölçüde elitler arasında bir konuşma veya tartışma. Halk, istihbaratla ilgili tartışmalara nadiren derinlemesine dahil olur belki de 11 Eylül veya diğer büyük ölçekli terör saldırıları gibi olaylardan sonra hariç çünkü bu genellikle hayatlarından uzaktır. Çoğu insanın istihbarat teşkilatları veya faaliyetleriyle çok az veya hiç teması veya bağlantısı yoktur ve kesinlikle orduyla olduğundan çok daha azdır. ABD kamuoyunun Sınold'un sızıntılarına verdiği tepki öğreticidir; hiçbir tepki yoktu ve hükümetin özel hayatlarına müdahale ettiğine dair çok az endişe vardı. Kabul etmek gerekir ki, Avrupa'daki kamuoyunun tepkileri farklıydı; ancak istihbarat ve istihbarat gözetimi, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklanan istihbarat konusunda farklı görüşlere sahip olma eğilimindeler. Bu durum özellikle Almanya'da geçerlidir ve 20. yüzyılda Gestapo'nun, daha sonra Doğu Almanya'da Stasi'nin ortaya çıkışıyla yaşadıkları deneyimi yansıtmaktadır. Bununla birlikte, şeffaflık politikasının, aşağıda ele alınacak olan sızıntılara karşı potansiyel bir panzehir olarak da düşünülebileceğini varsaymak yerinde olacaktır. Belirtildiği gibi, George W. Bush yönetimi, 2001 ila 2009, sırasında, Büyük ölçüde yönetimin siyasi rakiplerinin baskısına yanıt olarak, çeşitli ulusal istihbarat tahminlerinin temel değerlendirmelerinin yayınlandığı bir dönem yaşandı. Gizliliği kaldırılan özetler, son derece partizan tartışmalarda malzeme oldu ve şeffaflık davasına pek bir katkı sağlamadı. Ulusal İstihbarat Direktörü Mike McCann'ı, yalnızca partizan siyasi etkiler nedeniyle değil, Aynı zamanda bazı analistlerin çalışmalarının partizan, politika tartışmalarının aksine, tartışmalara sürüklenmesinden endişe duymaya başlaması nedeniyle de daha fazla yayına karşı çıktı. İstihbaratın gizliliğinin kaldırılmasının tehlikeleri konusunda belki de daha açıklayıcı olan, Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili deneyimdi. Dışişleri Bakanı Colin Powell, BM Güvenlik Konseyi önünde yaptığı bir konuşmada, Irak'ın kitle imha silahlarına ilişkin ulusal istihbarat tahminini ve bazı temel istihbarat bilgilerini referans göstererek, Saddam Hüseyin'e karşı askeri harekat için ABD'nin gerekçesini ortaya koydu. O zamanlar güçlü bir gerekçe gibi görünmesine rağmen, Güvenlik Konseyi Irak'a karşı askeri harekatı onaylamak için oy kullanmadı. Örneğin, Fransız Dışişleri Bakanı Dominique de Villep'in, Irak'ın silahsızlandırılması gerekliliğini sorgulamadı, ancak savaşa başvurmadan önce devam eden denetimleri tercih etti. Dolayısıyla, öncelikle Pavel tarafından sunulan istihbaratın, büyük ölçüde siyasi nedenlerle ikna edici olmadığı ortaya çıktı. İkincisi, Irak'ın kitle imha silahlarına ilişkin tahminin yanlış olduğu ve bunun ABD'de, İngiliz ve Avustralya istihbaratının devam eden güvenilirliği açısından muazzam sonuçlar doğurduğu ortaya çıktı. Analizlerin şeffaf hale getirilmesinin, kurumların itibarını korumanın bir yolu olarak kaçınılması gerektiği iddiası doğru olmaz. Kişi, analizinin kalitesine güvenmeye istekli olmalıdır. Ancak, bunu kamuoyu önünde yapmak yerine politika yapıcılarla tartışmanın, haklı olup olmayacağı tartışılabilir riskleri vardır. 2016 ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddiaları, Ocak 2017'de yayınlanan istihbarat topluluğu değerlendirmesi hakkındaki tartışmalardaki şeffaflığın sınırlarını da göstermektedir. Bazıları raporu istihbarat kaynakları konusunda açık olmamakla eleştirirken, diğerleri raporun yakından incelenmesinin kaynaklar hakkında çok şey ortaya koyduğuna inanıyordu. Rapor ayrıca ABD istihbaratının analitik yargılara nasıl ulaştığına dair çok detaylı bir açıklama sunuyordu. Ancak, o zamanki başkan adayı Trump ve destekçileri, raporun Trump'ın seçiminin meşruiyetini sorguladığına inandıkları için raporu reddettiler, oysa rapor bunu yapmamıştı. Dolayısıyla, şeffaflık hem iyi hem de kötü sonuçlar doğurabilir. Dahası, belirtildiği gibi, istihbarat her zaman daha geniş siyasi ve politika sürecinin bir parçasıdır ve sadece doğruluk, nesnellik ve şeffaflıkla değil, aynı zamanda siyasi ortamla da değerlendirilecektir. Yukarıda belirtildiği gibi, şeffaflık çağrıları özellikle insansız hava araçlarının kullanımı olmak üzere operasyonlara da uzandı. Diğer silahlara kıyasla insansız hava araçlarının neden bu tartışmayı tetiklediği tam olarak açık değil. Sivil kayıplarla ilgili endişeler anlaşılabilir. Ancak diğer silahlar, özellikle insanlı bombardıman uçaklarının kullanımı, muhtemelen daha da fazla sivil kaybına yol açacaktır. İnsansız hava araçlarının hedeflemesi mükemmel değil hiçbir silah sistemi mükemmel değildir ancak çoğu bombardıman uçağıyla taşınan mühimmattan çok daha hassas ve kesindirler. Ayrıca, insansız hava aracı saldırılarının CIA tarafından değil, ordu tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği de savunuldu CIA direktörleri Michael Hayden ve John Brennan'ın da muhtemelen katılacağı bir argüman, zira her ikisi de daha az hedef belirleyici, Hayden'ın ifadesiyle, ve daha fazla analist istediklerini belirtmişti. Ancak Obama yönetimi, insansız hava aracı saldırılarını kimin gerçekleştireceği konusunda bir seçeneğe sahip olmayı tercih etti ve bu kapasiteyi tamamen Savunma Bakanlığına devretmeye istekli değildi. İHA'larla ilgili son tartışma, doğrudan şeffaflık meselesine değiniyor ve tıpkı yabancı istihbarat gözetim mahkemesinin elektronik gözetimi onaylaması gibi, bir mahkemenin İHA saldırılarını da onaylaması gerektiği yönündeki önerilerden kaynaklanıyor. İstihbarat toplama ve operasyonlar arasında büyük bir fark vardır, operasyonlar istihbarat veya askeri olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu, başkanın başkomutan rolünü zedeleyecektir. Ya başkan karşı çıkarsa ve yine de bir saldırı emri verirse, dahası, başkan seçilmiş bir yetkilidir, federal yargıçlar ise atanır. Özetle, operasyonlar söz konusu olduğunda şeffaflık çağrıları, roller ve yetki ile ilgili önemli anayasal sorulara hızla dönüşmektedir. Belirli operasyonlar hakkında daha şeffaf bilgi mümkündür ve faydalı olabilir, ancak komuta ve kontrol şeffaflığının sağlanması son derece düşük bir olasılıktır. İstihbarat programlarındaki şeffaflık kesinlikle devam edecek ve ne kadarının şeffaf hale getirileceği açısından sürekli bir sorun olmaya devam edecektir. Özellikle demokrasilerde, istihbarat teşkilatlarının mümkün olan her yerde daha fazla şeffaflık için çaba gösterdiğinin görülmesi önemlidir, ancak bu çabaların daha fazla şeffaflığı en güçlü şekilde savunanlar üzerinde fazla bir etkisi olması olası değildir. Şeffaflığın gelecekteki yönünde ele alınması gereken son konu, gelecekte neyin paylaşılıp neyin paylaşılmayacağına dair kararlardır. Bu kararlar normalde yürütme organına, yasama organı mevzuat yoluyla bilgi paylaşımını zorunlu kılmadığı sürece, ait olacaktır ve yürütme organı aynı zamanda istihbarat teşkilatlarını da kontrol eder. Siyasi muhalefet tarafından hükümetin yalnızca politikalarını destekleyen istihbaratı paylaştığı yönünde suçlamalar kaçınılmaz olarak gelecektir. Şüphesiz ki, tam olarak bunu yapmaya yönelik en azından ara sıra cazip teklifler olacaktır. Dolayısıyla, nihai amacı olan siyasi olarak başarılı bir şeffaflık politikası için, bu politikanın belirli bir derecede siyasi tarafsızlık da göstermesi gerekecektir, aksi takdirde şeffaflığın istenen tüm etkisi kaybolacaktır. Şeffaflık tartışması, gizlilik meselesiyle çok yakından bağlantılıdır. Sonuçta, gizlilik olmasaydı, şeffaflık çok daha az sorun teşkil ederdi. İkinci bölümde gizlilik, bilgi toplama bağlamında ele alınmıştı. Ancak istihbaratın birçok yönü, gizliliği doğal bir özellik olarak içerir. Gereksinimler, istihbarat gereksinimleri, doğru yapıldığında politika yapıcıların önceliklerinden türetilir ve bu önceliklerin birçoğu kolayca tahmin edilebilse veya başkanın ulusal güvenlik stratejisi veya ulusal istihbarat direktörünün yıllık dünya çapındaki tehdit değerlendirmesi gibi kamuya açık belgelerde bulunabilse bile, genellikle gizli tutulur. Bununla birlikte, listede hangi konuların veya ülkelerin daha yüksek veya daha düşük sırada yer aldığına dair bilgiler, ABD'nin istihbarat toplama çabalarının olasılığı veya gözetimden kaçınma olasılığı hakkında fikir verebilir. Bu nedenle buradaki gizlilik, politika ve istihbarat toplama ile bağlantılıdır. Bilgi toplama, engellenmeden veya aldatılmadan gerekli istihbaratı toplama yeteneği, gizliliğin başlıca nedenlerinden biridir. Bilgi toplamanın birçok yönü genel veya bazen spesifik terimlerle bilinmesine rağmen, toplamanın büyük bir kısmı ABD'nin kaynaklar ve yöntemler kavramı kapsamına girer ve bunların korunması Ulusal İstihbarat Direktörünün sorumluluğundadır. Analiz, analizi sınıflandırmanın temel nedeni, sınıflandırılmış veri toplama yönteminden türetilmiş olmasıdır. Ancak bu kaygının ötesinde, analiz edilen şey veya analizin söyledikleri hakkında elde edilen bilgiler, özellikle analiz bilinen ve bilinmeyen şeyleri netleştirmeyi amaçlayan tercih edilen yapıyı izliyorsa, öncelikler ve gereksinimlerin yanı sıra veri toplama çabalarının göreceli başarısı hakkında da bilgi verebilir. Analiz ayrıca potansiyel politika seçeneklerini veya girişimlerini de ortaya çıkarabilir. Operasyonlar, operasyonların planlanması ve yürütülmesinde gizliliğe duyulan ihtiyaç açık olmalıdır, ancak aslında oldukça açık olan ve yönetimler ve kongre tarafından açıkça tartışılan gizli eylemler de olmuştur. Reagan yönetimi sırasında Afganistan'daki mücahitlere ve Nikaragua'daki kontralara yapılan eş zamanlı yardımlar buna iyi örneklerdir. Aynı şekilde beşer Esad rejimine karşı çıkan Suriyeli grupları silahlandırmaya yönelik daha yakın tarihli çabalar da öyledir. Gizlilik gerekliliğinde, özellikle gereklilikler, veri toplama ve analiz süreçleri arasında, belirli bir döngüsel yön bulunmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana gizli ve gizli olmayan istihbarat toplama oranında bir değişim yaşandı, %80 gizli ve %20 gizli olmayan istihbarattan tam tersi oranlara geçildi. Bu değişimin özellikle istihbaratın hükümet sınırlarının ötesinde daha geniş bir şekilde kullanılabilmesi, diğer devletlerle, yasama organlarıyla, kamuoyuyla gibi birçok avantajı vardır. Bununla birlikte, istihbarat toplamanın artık daha küçük bir bölümünü oluşturan gizli bilgilerin savunulması için daha güçlü bir gerekçe oluşturma ihtiyacı da dahil olmak üzere riskler de mevcuttur. Aynı zamanda, salgın hastalıklar ve iklim değişikliği gibi konularda analiz de dahil olmak üzere istihbaratın daha geniş bir şekilde kullanılması, Özellikle bu konulardaki ana aktörlerin bazılarının sivil toplum kuruluşları ve kamu yararı grupları olacağı düşünüldüğünde, şeffafla olumlu katkıda bulunabilir. Veri ve veri analizinin istihbarat alanındaki rolünün artması beklendiği göz önüne alındığında, şu soru ortaya çıkıyor, bu veriler ve bunlardan elde edilen analizler gizli olarak mı ele alınacak? Daha önce de belirtildiği gibi, nesnelerin interneti, kamu hizmeti veya finansal veriler veya sosyal medya verileri gibi tartışılan verilerin çoğu özel mülkiyete ait olabilir, ancak istihbarat anlamında gizli değildirler. Dolayısıyla, ilk yönetim sorunu, istihbarat teşkilatlarının bu verilere nasıl erişeceği sorusudur, talep yoluyla, mahkeme kararıyla, gizlice veya güvenilir bir aracı vasıtasıyla mı? Erişim sorununu çözdüğümüzü varsayarsak, ki bu şu anda çok büyük bir bilinmezlik, bir kez daha erişim gerçeği ile kaynak arasındaki tartışmaya giriyoruz. Verilerin nasıl elde edileceği bu kararda rol oynayacaktır. Veriler veri sahipleri tarafından verilse bile, yukarıdaki gereksinimler ve toplama tartışmasına benzer şekilde, başkalarının talepten haberdar olmasıyla ilgili endişeler olabilir. Bununla birlikte, ABD hükümeti ile cep telefonu üreticileri arasında şifreleme konusuyla ilgili son tartışmalar göz önüne alındığında, veri sahiplerinin verilerini gönüllü olarak vermesini görmek daha zor hale geliyor. Verilerin nasıl analiz edileceği de bir faktör olacaktır. Bunlar da özel mülkiyete ait analitik araçlar ve algoritmalar mı olacak yoksa istihbarat teşkilatlarına ait olup kaynaklar ve yöntemlerin bir parçası olarak mı kabul edilecek? Son olarak, bu verilerin en azından bir kısmının istihbarat terminolojisinde vatandaşlar, yasal olarak daimi ikamet izni almış yabancı uyruklular veya Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir işletme anlamına gelen ABD vatandaşlarını içermesi oldukça muhtemeldir. Bu durumlarda, istihbarat teşkilatlarının verilere erişebilmesi için muhtemelen bir mahkeme kararı gerekecektir ve ayrıca verilerin kapsamını yalnızca yasal olarak hedef olarak kabul edilen bireyler veya kuruluşlarla sınırlamak için azaltma prosedürleri uygulanması gerekecektir. Kısacası, istihbarat teşkilatları büyük veri analizinin cesur yeni dünyasına girmeden önce çözülmesi gereken birçok önemli yönetim sorunu bulunmaktadır. Gizlilik, istihbarat için önemli bir özelliktir ancak tüm istihbarat türleri için gerekli bir özellik değildir. İstihbaratın kullanımını kolaylaştırmak ve gizli istihbaratın yol açtığı siyasi ve güvenlik maliyetlerini en aza indirmek için, mümkün olduğunca açık ve sınıflandırılmamış istihbarata yönelmenin birçok avantajı vardır. Gizlilik derecesi, şeffaflık konusunda alınan kararlarla yakından ilişkili olacaktır. Bugüne kadar karşılaşılan sorunlardan biri, büyük ölçüde doğru olan, şeffaflık ve açıklık yine alınan kararların kendi inisiyatifleriyle değil, olaylara tepki olarak alındığı algısıdır. Bununla birlikte ABD istihbaratının işleyiş biçiminde kesinlikle daha fazla açıklık ve biraz daha az gizlilik vardır. Şeffaflık politikasının tersine çevrilmeyeceği varsayımıyla ki bu da kendi başına önemli siyasi maliyetlere yol açacaktır. Temel yönetim sorunu, şeffaf veya sınıflandırılmamış bilgi ile gizli kalacak bilgi arasındaki sınır çizgisinin tanımlanması haline gelir. Bu çizgi katı olmayabilir ve zaman içinde hafifçe ileri geri kayabilir, ancak büyük olasılıkla ulusal güvenlik yetkililerinin ötesine geçmek istemeyeceği, belki de tam olarak tanımlanmamış bir şeffaflık noktası olacaktır. Demokrasilerde en azından sızıntılar sadece gizli istihbarat için değil, her türlü gizli bilgi için de hükümetin talihsiz bedellerinden biridir. 1930'larda Başkan Franklin Roosevelt, Britanya'da basın özgürlüğü ve çay partileri var diyerek, İngiltere'de neden Amerika Birleşik Devletleri'ne göre daha az sızıntı olduğunu merak etmişti. 1990'larda, Merkezi İstihbarat Direktörü George Tenet, sızıntı sorununun daha önce hiç görmediği kadar kötü olduğunu söylemişti. Obama yönetimi, 2009 ila 2017, 9 davanın mahkemeye taşınmasıyla, sızıntı davaları sayısı açısından ABD tarihindeki en agresif yönetim oldu. İnsanlar çeşitli nedenlerle bilgi sızdırırlar. Başlıca nedenlerden bazıları, devam eden faaliyetler veya programlar hakkındaki şikayetler veya endişeler ya da sadece içeriden bilgi sahibi olmanın bir yolu olarak birileriyle bilgi paylaşmaktır gösteriş yapmak. İhbarcılar, devam eden faaliyetler veya programlar hakkındaki endişeyi paylaşırlar. İkisi arasındaki fark büyük ölçüde süreçte yatmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya dahil olmak üzere birçok ülke, ihbarcılığın meşruiyetini kabul etmekte ve hem meşru ihbar eylemini mümkün kılmak hem de ihbarcıları misillemeden korumak için prosedürler oluşturmuştur. İhbarcılar bir yolu, bilgi ise başka bir yolu seçer. Her iki yolda zorlu bir yoldur, ancak birinin yasal yaptırımı vardır, diğerinin yoktur. Bilgi sızdıranlar, başka seçeneklerinin olmadığını, ihbarcılar için yasal korumaların zayıf veya yanıltıcı olduğunu savunabilirler. Ancak bilgi sızdırmakla suçlananların çoğu, bunu yaptıklarını iddia etmelerine rağmen, izin verilen ihbar yolunu hiç denememiştir. Örneğin, ABD istihbarat tarihinin tartışmasız en kötü ve en ciddi bilgi sızdıranlarından biri olan Edward Snowden, ihbar etmeyi denediğini iddia etmişti, ancak Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin oy birliğiyle hazırladığı raporda bunun doğru olmadığı, ayrıca motivasyonları ile ilgili diğer birçok iddiasının da yanlış olduğu belirtilmiştir. Sızıntı yapanlarla ilgili endişeler artık büyük ölçüde iç tehdit terimi altında toplanıyor. Bu, casusluğa yönelen veya sızıntı yapan birini ifade edebilir, ancak şu anda daha yaygın olan tanım ikincisidir. Güvenlik kurumları ve işletmeler, iç tehdit yoluyla kayıpları belirleme ve önleme sorunlarına giderek daha fazla zaman ve para yatırıyor. Bu programları fayda veya başarı açısından değerlendirmek çok zordur, sızıntı olmaması programın başarılı olduğunu mu gösterir yoksa hiç kimsenin en başından beri sızıntı yapmayı amaçlamadığı anlamına mı gelir? Potansiyel sızıntı yapanlar suçüstü yakalanıp zarar vermeden önce durdurulmadıkça, programları değerlendirmenin kesin bir yolu yoktur. İşe alım sürecinde güvenlik soruşturması programlarına çok dikkat edilir, bu bir miktar fayda sağlar, ancak yalnızca olası sızıntı yapanların profili veya özelliklerine dair çok iyi bir fikre sahip olunması durumunda. Bu, dünyanın dört bir yanındaki istihbarat teşkilatları tarafından yürütülen güvenlik soruşturmasına benzer, casusluğun tekrarlanması göz önüne alındığında, bu süreç en iyi ihtimalle kusurludur. Çok az kişi, baştan beri zarar verme niyetiyle herhangi bir kuruluşa katılır. Daha ziyade, kariyerleri boyunca büyük bir dönüm noktası yaratan bir şey olur. Karşı istihbaratta olduğu gibi, Tetikte olma ve paranoya arasında çok ince bir çizgide yürümek gerekir, bu da çok ileri götürülürse çalışan davranışları açısından kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşebilir. Diğer yazılarımda da belirttiğim gibi, içeriden gelen tehditlerle ilgili sorunlardan biri, sosyal medyayı ve çevrim içi dünyayı düzenli olarak kullanan bireyler arasındaki ilişkinin etkisidir. En sıradan durumlarda bile sonsuz sayıda kendi fotoğrafını paylaşma ve her düşüncesini ve gözlemini sosyal medya aracılığıyla paylaşma arzusu, hatta zorunluluğu, kişiye abartılı bir özönem duygusu verebilir. Tweet atıyorum, öyleyse varım. Bu durum Edward'sın olduğu için geçerli olmayabilir. Ancak 30 yaşında birinin, ABD Kongresi ve başkanından daha net bir şekilde belirli istihbarat programlarının uygunluğu ve yasallığı konusunda bilgi sahibi olduğuna inanması, şaşırtıcı olmasa da, dikkat çekici bir durumdur. Bu, hayret verici bir kibir eylemidir. İstihbarat teşkilatları, sosyal medyayı aktif olarak kullanan kişilerin önümüzdeki yıllarda da işe alacakları nüfus grubunu oluşturduğunun farkındalar. Gerçekten de, bu yaş grubunda sosyal medya kullanmayan kişi, garip bir örnek olarak göze çarpıyor. Ayrıca, tüm sosyal medya kullanıcılarının aşırı şişirilmiş egoları nedeniyle bilgi sızdıracaklarını öne sürmek de doğru değil. İstihbarat camiası, başvuru sahiplerinin sosyal medya paylaşımlarına bakıp bakmamaları gerektiği konusuyla boğuşuyordu. Bakmamaları için bir neden bulmak zor. Birçok firma bunu artık rutin olarak yapıyor. Bunlar, potansiyel işverene adayın olgunluğu ve ahlak anlayışı hakkında bir fikir veriyor. Mart 2016'da, Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, güvenlik soruşturması sürecinin bir parçası olarak kamuya açık sosyal medya bilgilerinin kullanılmasına izin veren yeni bir politika imzaladı. İçeriden gelen tehdit olasılığının azaltıldığı bir çalışma ortamı yaratmak mümkün mü? Bir ölçüde, muhtemelen. Her zaman, meşru nedenlerle veya meşru olmayan nedenlerle, memnuniyetsiz hale gelen bazı çalışanlar olacaktır. Bu muhtemelen istatistiksel bir olasılıktır. Ancak çoğu insan muhtemelen böyle bir kategoriye girmeyi tercih etmez. Yukarıda tartışılan şeffaflık girişimlerinin bazılarının, çoğu çalışana seslerinin duyulabileceğini ve muhalefeti dile getirmenin meşru yollarının olduğunu gösterme gibi ek bir faydası olabilir. Ancak en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde, gizli materyalin uygunsuz kullanımıyla ilgili evrensel olarak uygulanan standartların eksikliği başka bir sorundur. Birkaç orta düzey istihbarat yetkilisi sızıntılar nedeniyle hapse gönderildi, ancak eski CIA Genel Direktörü David Petrius, ilişki yaşadığı Paula Broadwell ile son derece gizli materyali paylaştıktan sonra, ağır suç yerine, Hafif suçtan suçlu bulunup para cezası ödemesine izin verildi. Hillary Clinton'ın resmi Dışişleri Bakanlığı e-postaları için özel bir sunucu kullanması ve herhangi bir resmi ceza almaması da benzer sorunları gündeme getiriyor. En son olarak eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı General James Cartwright, İran'ın nükleer programı ile ilgili gazetecilerle yaptığı görüşmeler hakkında F.B.A. yalan söylediğini itiraf etti. Başkan Obama, Cartwright'ı Ocak 2017'de affetti. Son olarak, yukarıda belirtildiği gibi, şeffaflık politikası, sızıntıları sınırlamanın ve memnuniyetsiz olabilecek bazı kişilere hükümetin makul bir açıklıkla çalışmak için mümkün olan her şeyi yaptığına dair güvence vermenin potansiyel bir yolu olarak görülebilir. Bu, sınırlı ölçüde işe yarayabilir. Ancak ciddi psikolojik sorunlarla boğuşan Bradley Manning veya iç dünyası çalıştığı kişilerinkinden çok daha net olan Edward Snowden için güçlü bir şeffaflık politikasının bir önemi olacağından şüphe duyulmaktadır. Daha önce de değinildiği gibi, bir başka yönetim sorunu da istihbarat teşkilatları ile endüstri, özellikle de her türden telekomünikasyon firması arasındaki ilişkilerdir. Bu ilişkiye daha fazla dikkat çeken iki olay yaşandı. Ulusal Güvenlik Ajansı ile bu firmalardan bazıları arasındaki ilişkiye dair ifşaatlar ve FBN San Bernardino teröristlerinden birine ait telefonun şifresini kırmak için Apple'dan yardım isteme çabaları. Birçok batı ülkesinde istihbarat servisleri ile ilgili endüstriyel tabanları arasında her zaman yakın bir ilişki olmuştur. Endüstrinin tutumundaki değişim, internetin ve küresel ölçekte mobil telefon satan firmaların ortaya çıkmasıyla birlikte gelmiş gibi görünüyor. Burada en az iki sorun var. Birincisi, istihbarat teşkilatlarının, iletişim olgusu, tarih, saat, konum, süre gibi meta verilerin kayıtlarını, hükümet veya bir şirket, tutmasını istemesidir. Ancak, iletişimin kendisini değil, Böylece, iletişim kuran iki cihazdan birinin terörizm gibi yasa dışı bir faaliyetle bağlantılı olması durumunda, bu veriler aranabilir ve diğer cihazlara veya kişilere bağlanabilir. Belirtildiği gibi, yazılım alternatifi bulma çabaları başarılı olmamıştır. İkinci sorun ise, artık cep telefonlarının bir parçası olan şifrelemedir. Bu sorunlar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü değildir ve İngiltere ve Fransa'da da terörizmle mücadele tartışmasının bir parçası haline gelmiştir. Sorunlardan biri de gizlilik beklentisinin sınırlandırılmasıdır. Bir kişi, kablolu veya kablosuz telefon şebekesi veya e-posta gibi kamuya açık bir iletişim aracını kullanmayı seçerse, bu kullanımın gerçeği gizlilik açısından çok az koruma sağlar. Hizmeti sağlayan firma, gelirinin temelini oluşturan bu kullanımı bilir ve kaydeder. Bu bilgi tek başına, terörizm bağlantısına dair makul bir şüphe varsa, bağlantılar aramak için yeterli olabilir. ABD uygulamasında, bu ikinci adıma geçmek kaydedilen iletişimler arasında bağlantılar aramak yalnızca Adalet Bakanlığı ve mahkemeler tarafından denetlenen belirli şartlar altında yapılabilir. Şifreleme daha karmaşık bir konu. Cep telefonları artık çok iyi her yerde bulunan, yani uçtan uca, şifreleme ile birlikte, parolayı tahmin etme girişimleri tekrarlandığında tüm verileri silme kapasitesine de sahip. FBI, San Bernardino davasında yalnızca telefondaki şifrelemeyi kırmak istediğini savundu, ancak Apple bunun çok kötü bir emsal teşkil edeceğini ve yabancı ülkelere Apple telefonlarına girmenin kabul edilebilir olduğu sinyalini vereceğini, sanki yabancı servisler ABD'nin yasal iznini bekliyormuş gibi bir izlenim yaratacağını savundu. Apple daha önceki davalarda hükümete yardımcı olmuştu. Bu konu, teknoloji uzmanlarını ve istihbarat görevlilerini de böldü, bunlardan bazıları NSA direktörü Amiral Mike Rogers, eski NSA Direktörü ve Ulusal İstihbarat Direktörü Mike McCannill ve eski NSA ve CIA Direktörü Michael Hayden bu konuda endüstriyle aynı görüşte ve daha kolay erişime izin veren arka kapılar olmadan güçlü şifrelemeden yana. Şifrelemeyi savunan argümanlar arasında şunlar yer almaktadır, giderek daha tehlikeli hale gelen siber ortamda daha güvenli cihazlar, Diğer ülkelerin de bu şirketlerden benzer taleplerde bulunma olasılığı ve arka kapı anahtarının kendisinin de tamamen güvenli olmayabileceği tehlikesi. Hayden ayrıca, daha kolay elde edilebilen meta verilerin çoğu durumda bağlantı kurmak için yeterli olması gerektiğini de savunmuştur. Sektörlerin endişelerinden biri, hükümetin erişim taleplerine uymaları durumunda itibarları ve dolayısıyla satışları üzerindeki etkidir. Öte yandan, belirli bilgilerin verilmesi durumunda önlenebilecek bir terör saldırısı olursa, firma için aynı olumsuz kamuoyu tepkisi oluşacaktır. Cevap, ironik bir şekilde, yalnızca makul şüphe durumunda erişilebilen meta verilere odaklanan 215 programı gibi yapılandırılmış bir program olabilir. Ancak bu yine de, iletişim kayıtlarını toplayıp saklayacak birinin olması gerektiği anlamına gelir, bu kişi ya sağlayıcı ya da hükümettir ve eğer sağlayıcı ise bu kayıtların sorgulanabileceği üzerinde anlaşılmış bir yöntem olmalıdır. Gizli operasyonlar olarak da bilinen istihbarat operasyonları konusuna henüz yeterince dikkat etmedik. ABD yasalarındaki gizli operasyon tanımı 50 ABD kanunu 3093 i faydalıdır. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin rolünün kamuoyuna açık veya kabul edilebilir olmaması amacıyla Yurt dışındaki siyasi, ekonomik veya askeri koşulları etkilemek için gerçekleştirdiği bir veya birden fazla faaliyet. Başka bir deyişle, bir devlet, çeşitli politika nedenleriyle başka bir devletin iç işlerine gizlice müdahale etmektedir. Resmi olarak savaş halinde olmasalar bile, bir devlet başka bir devlete karşı gizli operasyonlar yürütebilir. Gizli operasyonlar hakkında üzerinde anlaşılmış uluslararası kurallar yoktur ve doğaları gereği, nasıl olabileceğini anlamak zordur. Amerika Birleşik Devletleri, ironik bir şekilde, gizli operasyonu kamuya açık bir kanunda tanımlamış olsa da, çok az devlet gizli operasyon yürüttüğünü kabul etmektedir. İnkar edilebilirlik kavramı, gizli operasyonların yürütülmesinde merkezi bir öneme sahiptir. Bununla birlikte, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili bazı yazılı olmayan kurallar vardır. Suikasta izin veren devletler, Amerika Birleşik Devletleri izin vermez, genellikle diğer devlet başkanlarına karşı sınır çizerler. Casusluk yaparken yakalanan yabancı uyruklular idam edilmez, hapse atılırlar ve bazen diğer vatandaşlarla takas edilirler. Kendi ülkelerine karşı casusluk yaparken yakalanan vatandaşların, İdam edilmeye karşı veya takas edilecekleri beklentisiyle böyle bir güvenceleri yoktur. Hukuki tanımları bir kenara bırakırsak, gizli operasyonlar bazen diplomasi ile açık askeri güç kullanımı arasında bir seçenek olan üçüncü yol olarak düşünülür. Bu eylemler son derece riskli olabilir. Başkomiser Richard Hemsin de belirttiği gibi, casusluk ve gizli operasyonlar, başınızın belaya girdiği yerlerdir. Bunlar, tanım gereği, yürütüldükleri ülkede yasa dışıdır. Bu nedenle, gizli operasyon yürütme yeteneği, istihbarat aygıtının bu bölümüne önemli miktarda güç ve sorumluluk verir. Bölümün başında ele aldığımız aynı yönetim kaygıları gizli operasyonlar için de geçerlidir. Kontrol, yasallık, yanıt verme ve her şeyden önemlisi yasal yetkilendirme meselesi. Açıkçası, riskler ve kaygılar istihbaratın diğer yönlerine göre gizli operasyonlarda biraz daha büyük olabilir. Ayrıca, gizli operasyonlar belki de gözetleme hariç diğer tüm istihbarat faaliyetlerinden daha fazla bazı insanların demokratik devletlerin ideallerini ihlal ettiğine inandığı tek alandır. Kanada gibi bazı ülkeler gizli operasyonlardan kaçınsa da, Kanada casusluktan da kaçınır. Birçok devlet bunu belirli tercih edilen sonuçlara daha düşük risk ve dikkat çekmeyle ulaşmanın son derece etkili bir yolu olarak görmektedir. Gizli operasyonlar, 1961'deki başarısız domuzlar körfezi işgalinde olduğu gibi felaketle sonuçlanabileceği gibi, İran'ın nükleer tesisine Stuxnet virüsünün sokulması ve birkaç santrifüj kademesinin imha edilmesi gibi son derece etkili de olabilir, bazı analistler bunun... İran'ın nükleer programını 15 yılla sınırlayan nükleer anlaşmayı kabul etmesinde önemli bir adım olduğuna inanmaktadır. En azından Amerika Birleşik Devletleri için, gizli operasyonlar başkan için son derece kişisel bir konudur, çünkü yalnızca başkan böyle bir emri verebilir. Farklı başkanlar, gizli operasyon emri verme veya vermeme konusunda farklı düzeylerde kabul edilebilir risk, olası şiddet veya kayıplar göstermiştir. Gizli operasyonlar ayrıca, daha şeffaf olma isteğinin az olacağı bir alandır, ancak D.C. William Colby, belki de istihbaratla ilgili uzun süreli kongre soruşturmaları sırasındaki görev süresini yansıtarak, her gizli operasyonun sonunda ortaya çıkacağını varsaymalısınız demiştir. Bu durum böyle değildir, ancak bazı gizli operasyonların sızdırıldığını ve bazılarının da başarısız olduğunu yansıtır. Kongre'nin gizli operasyonlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olma ve bunları denetleme yeteneği iki yasama organı arasında tekrar eden bir sorun olmuştur. Basitçe söylemek gerekirse, Kongre bir faaliyeti özellikle yasaklamadığı sürece 1980'lerde Nikaragua'da olduğu gibi veya gizli operasyon yeteneklerini finanse etmeyi reddetmediği sürece başkan gizli operasyon yürütmekte özgürdür. Diğer birçok alanda olduğu gibi, terörle mücadelede gizli operasyonlara yeniden dikkat çekmiştir. Terör şüphelilerinin yurt dışında yargısız infazı veya tutuklanması da tartışma alanlarından biri olmuştur. Devlet gerekçesi dışında, bu tür infazlar için uluslararası hukukta hiçbir gerekçe bulunmamaktadır. Ayrıca, bu konuda samimiyetsiz bir yönde vardır. Çünkü çoğu durumda, infazın gerçekleştiği ülkenin hükümeti bu durumdan haberdardır. Gizli operasyonlar yürütebilen ve yürüten devletlerin, politika yapıcıların bunu cazip ve faydalı bulması gibi nedenlerle bu yetenekten vazgeçmeleri pek olası değildir. Bu nedenle özellikle kurallar ve denetimle ilgili yönetişim sorunları son derece önem kazanmaktadır. Siber alan veya daha doğru bir ifadeyle siber alanın kullanımı ve kötüye kullanımı kullanım ve tehdit açısından birçok sınırı aşan nadir konulardan biridir. Uzun zamandır Çoğunlukla kitle imha silahlarıyla, örneğin, barışçıl nükleer santrallerden çıkan ve az miktarda kullanılabilir fisyon malzemesi içeren kullanılmış yakıt çubuklarının kullanımı gibi, ilgili olarak çift kullanımlı faaliyetlerden endişe duyuyoruz, ancak bu nükleer, kimyasal ve biyolojik malzemeler veya süreçler herkes tarafından kolayca üretilemez veya erişilemez. Siber alanda ise tam tersi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu teknoloji hem her yerde mevcut hem de neredeyse herkes tarafından erişilebilir. Siber uzayda faaliyet gösterme yeteneğine sahip çoğu ülkenin bunu muhtemelen yaptığını söylemek yerinde olur, keşif, bilgi toplama veya operasyonlar için. İstihbaratın ana veya birinci işlevi stratejik sürprizlere karşı uyarıda bulunmak olduğundan, siber uzay saldırıları özel bir sorun teşkil etmektedir. 20. Yüzyıl tarihi, stratejik düzeyde sürpriz saldırılarla doludur, 1904'te Japonya'nın Port Arthur'daki Rus filosuna saldırısı, 1941'de Almanya'nın Sovyetler Birliğini işgali, yine 1941'de Pearl Harbor, 1967'de İsrail'in önleyici hava saldırıları ve Yom Kippur Savaşı'nın başlangıcında 1973'te Mısır-Suriye saldırıları. Siber uzay muhtemelen altyapıya yönelik yıkıcı saldırılar başlatma olanağı sunar. Bu saldırılar çok az veya hiç ön belirti olmadan ve askeri bir güç oluşturmaktan çok daha düşük maliyetle gerçekleştirilebilir. Ancak ulusal istihbarat direktörü Klepper'ın da belirttiği gibi, en azından ulus devletler tarafından beklenmedik bir anda gerçekleşecek bir siber saldırı görmemiz pek olası değildir. Yukarıda belirtilen saldırıların tamamı, ilişkilerin kötüleştiği bir dönemin ardından gerçekleşti. Yine de, özellikle devlet dışı aktörler tarafından gerçekleştirilen stratejik düzeydeki bir siber saldırı hakkında uyarı verebilme yeteneği, istihbarat servisleri için büyük bir zorluk teşkil edecektir. Siber ortam, bazı yönlerden gizli operasyonlar için ideal bir araçtır. Çünkü kişi hedefle temas halinde olabilir ancak yine de uzakta kalabilir ve internet üzerinden suçun tespit edilmesinin zorluğu göz önüne alındığında, suçlu olmadığını makul bir şekilde inkar edebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde iki kez, mümkün olduğu ölçüde, siber saldırganları tespit etmiş olması dikkat çekicidir. Demokratik Ulusal Komite'ye yönelik siber saldırılar ve Wikileaks'in yayınladığı bir dizi belge olayında, Ulusal İstihbarat Direktörü Klepper ve İç Güvenlik Bakanlığı Ekim 2016'da şu açıklamayı yayınlamıştır. ABD İstihbarat Topluluğu, Rus hükümetinin, ABD'li kişi ve kurumların, ABD siyasi örgütleri de dahil olmak üzere, e-postalarının yakın zamanda ele geçirilmesini yönlendirdiğinden emindir. İddia edilen ele geçirilmiş e-postaların son ifşaları. Rusya'nın yönlendirdiği çabaların yöntem ve motivasyonlarıyla tutarlıdır. Bu hırsızlıklar ve ifşalar, ABD seçim sürecine müdahale etmeyi amaçlamaktadır. Bu tür faaliyetler Moskova için yeni değildir. Ruslar, örneğin Avrupa ve Avrasya'da kamuoyunu etkilemek için benzer taktik ve teknikler kullanmıştır. Bu çabaların kapsamı ve hassasiyeti göz önüne alındığında, bu faaliyetlere yalnızca Rusya'nın en üst düzey yetkililerinin izin verebileceğine inanıyoruz. Seçimden sonra Ocak 2017 istihbarat topluluğu değerlendirmesi, ABD istihbarat teşkilatları arasında değişen güven düzeylerinde Rusya'nın amacının seçim sonucunu Donald Trump lehine etkilemek olduğu ve Vladimir Putin'in bu faaliyetin farkında olduğu yönünde bir fikir birliğine varıldığını içeriyordu. Rusya elbette bu suçlamayı reddetti ve kanıt istedi. Ekim 2016'da birçok popüler web sitesini, Twitter, Netflix, PayPal ve benzeri, erişilemez hale getiren DYN saldırısı olayında ise Klepper, bunun muhtemelen devlet dışı bir aktörün işi olduğunu söyledi. Siber uzayın kullanımına ilişkin kurallar oluşturmak mümkün mü? Son birkaç yıldır birçok hukukçu, savaş kurallarını, casat bellum savaş hakkı, ve Jasin Belov savaş hakkı, siber uzaya uygulamaya çalıştı. Bu kurallar arasında gereklilik, orantılılık ve sivil ile askeri hedefler arasındaki ayrım yer almaktadır. Bu çabalar, kısmen siber uzayın ve siber uzaydaki operasyonların ne anlama geldiği konusunda fikir birliğine varılamaması nedeniyle bugüne kadar başarılı olamadı. Siber operasyonlar açıkça konvansiyonel askeri operasyonlarla birlikte kullanılabilir, Peki ya istihbarat faaliyetleri olarak siber operasyonlar? Bir çözüm doktrinsel olabilir, yani siber uzayın nasıl ve ne zaman kullanılacağının belirlenmesi. En azından Amerika Birleşik Devletleri için bu, bir sorun teşkil etmiştir. ABD siber uzay politikasını açıklayan çok sayıda belge olmasına rağmen, siber uzayın nasıl kullanılacağı konusu, ister askeri ister istihbarat amaçlı olsun, Siber faaliyetin ne olursa olsun, başkanın yetkilendirmesi gerektiği konusunda varılan anlaşmanın ötesinde belirsizliğini koruyor. Birçok açıdan siber uzay doktrini entelektüel olarak ikinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki yıllarda ABD atom veya nükleer silah doktrininin bulunduğu noktadadır. 1946 ile 1962 yılları arasında çoğunlukla siyaset bilimciler tarafından yazılan bir dizi kitap ve rapor ABD stratejik nükleer doktrinini oluşturmuştur. Önemli farklılıklar vardır. Nükleer silahlar ve fırlatma sistemleri, füzeler, bombardıman uçakları, denizaltılar somuttur ve sayılabilir ve izlenebilir. Ayrıca açıkça silahtırlar ve başka bir kullanımları yoktur. Dahası, nükleer silahlara sahip devletlerin sayısı 1945'ten beri çok fazla artmadı. 2016'da bu yeteneğe sahip 9 devlet vardı. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail ancak İsrail sahip olduğunun ne doğruluyor ne de reddediyor. Tekrar belirtmek gerekirse, siber her yerde mevcut ve birçok meşru kullanım alanı var. Ancak siber saldırının failinin yeterli kesinlikte belirlenmesinden sonra önemli politika sorusu şudur, şimdi ne olacak? Ocak 1961'de, o zamanlar siyaset bilimci ve daha sonra Savunma Bakanlığı politika müsteşarı olan Ford Charles İkle, Foreign Affairs dergisinde tespitten sonra ne olacak? Başlıklı çığır açan bir makale yazdı. İkle'nin makalesi, silah kontrol anlaşmasının ihlallerinin keşfedilmesi durumunda olası politika seçenekleri hakkındaydı, ancak konu siber uzay için de geçerlidir. Bir siber faaliyet hakkında ikna edici istihbaratınız varsa o zaman ne olacak? ABD'nin Rusya ile yaptığı gibi faili ifşa etmek bir yoldur, ancak Rusya beklendiği gibi bunu reddetti. Peki sonra ne olacak? Bu, ABD'nin Rus faaliyetleri ve 2016 seçimleriyle ilgili politika ikilemi gibi görünüyor. Bu noktada, istihbarat alanını geride bıraktık. İstihbaratın rolü bilgilendirmek ve politikayı uygulamaktır, yaratmak değil. Siber karşı hamleler veya misilleme, belirsiz bir dizi tırmanma riskini taşır. Bu endişe onları tamamen dışlamaz, ancak iyi bir istihbarat analizinin bile çözemeyebileceği büyük bir belirsizlik yaratır. Demokrasilerde, savaş eylemleri ve bazı istihbarat faaliyetleri yürütme ve yasama organları arasında tartışmaya açıktır. Ayrıca, gördüğümüz gibi, ABD'de insansız hava araçlarının kullanımı örneğinde olduğu gibi, kamuoyu tartışmasının bir parçası haline de gelebilirler. Siber uzay politikası ve beraberindeki istihbarat gereksinimleri ve potansiyel eylemler, bu tartışma için oldukça uygun görünmektedir ve bu tartışmanın büyük bir kısmı varsayımsal olarak gerçekleşebilir. İstihbarat teşkilatlarının denetimi, en azından öz savunma açısından, tüm yönetim sistemlerinde önemlidir, ancak demokrasilerde bu konu daha derine iner. Dikkatli ve sorumlu bakım veya düzenleyici gözetim anlamına gelen denetim, hükümetin tüm yönleri için temel ve merkezi bir öneme sahiptir. Teşkilatlar ve çalışanları görevlerini yerine getiriyorlar mı? Kamu fonlarını sorumlu bir şekilde kullanıyorlar mı? Belirlenmiş yasal sınırlar içinde mi faaliyet gösteriyorlar? Denetim, herhangi bir hükümetin yürütme ve yasama organlarının bir işlevidir, ancak her ikisi de konuyu kendi benzersiz bakış açılarından ele alma eğilimindedir. Yürütme liderliği için, ister Cumhurbaşkanı ister Başbakan olsun, a. Partizan ve b. Geçici olan seçilmiş hükümet ile kendini apolitik, kalıcı ve ilgili alanda daha uzman olarak gören kalıcı bürokrasi arasında her zaman bir gerilim vardır. İstihbarat, bu kalıcı bürokrasinin bir parçasıdır. Ancak hizmet ve seçimleri kim kazanırsa kazansın ona hizmet etme kavramı, ilişkinin başlangıcında yeterli bir bağ oluşturur. Kurgusal dünyayı bir kenara bırakırsak, demokratik bir devletteki istihbarat teşkilatlarının iktidardaki hükümeti zayıflatmaya çalıştığına dair hiçbir tarihsel kayıt yoktur. İstihbarat teşkilatları ile siyasi yöneticileri arasında büyük gerilim dönemleri olmuştur elbette, ancak istihbarat teşkilatlarının hükümeti baltalama veya devirme çabaları olmamıştır. Yine de, yürütme organı istihbarat faaliyetlerinin etkinliğinden ve uygunluğundan emin olmak ister ve bu nedenle siyasi liderlik ile istihbarat teşkilatları arasında bir bağlantı kurmalıdır. Bu durumun değişmesi veya ilişkinin doğasında var olan eşitsizliğin düzeltilmesi pek olası görünmüyor. Kısacası, ilişki olması gerektiği gibi, seçilmiş siyasi liderleri destekliyor. Bu onların hükümeti ve istihbarat, seçim zaferinin sonucu olarak miras alınan birçok işlevden sadece biri. Ve ilişkiye dair sözde Washington kuralı da sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Diğer demokrasilerde de sorgulanmadan kalacaktır, politika başarıları ve istihbarat başarısızlıkları vardır, ancak politika başarısızlıkları ve istihbarat başarıları yoktur. Ayrıca, ulusal güvenlik gibi daha büyük bir meseleye kıyasla, başarının daha dar kapsamlı mesleki faydalarının iki grup için oldukça farklı olduğunu da akılda tutmak gerekir. Siyasi liderlik için bu, yeniden seçilmedir. İstihbarat teşkilatları için ise siyasi liderlere erişim, güven ve yeterli bütçelerdir. Yasama organı ile istihbarat teşkilatları arasındaki denetim ilişkisinde, tartıştığımız çeşitli değişim vektörlerinin etkisini görme olasılığımız daha yüksektir. Kabinenin tanımı gereği o çoğunluğunu kontrol ettiği, ve azınlık hükümetleri için istisnalar olsa da, parlamenter sistemde bile, Yasama organı denetleyicileri ile istihbarat teşkilatları arasındaki ilişki farklı olacaktır. Birincisi, bu teşkilatlar parlamento veya kongre için değil, başbakan veya cumhurbaşkanı için çalışır. İkincisi, yürütme liderliği ile istihbarat arasında, yasama organlarına kıyasla çok daha sık ve yakın bir temas olması muhtemeldir. Üçüncüsü, yasama organının önemli bir bölümünü her zaman muhalefet politikacıları oluşturacaktır ve bunlar, yürütmenin istihbaratı kullanması ve onunla ilişkisi de dahil olmak üzere, yaptığı her şeyi sorgulama özgürlüğüne sahiptir. İstihbaratın yasama denetimindeki en önemli konulardan biri, gerekli bilgilere erişimdir. Gizlilik meselesi, neyin söylendiği ve ne kadar kişiye söylendiği konusunda yine sınırlamalar getirilmesini savunmaktadır. Öte yandan, bu gizli bilgilerin en azından bir kısmına erişim olmadan etkili bir denetim yürütmek son derece zordur. Ayrıca, yasama organlarının bu bilgilere ne kadar zamanında ulaştığı sorunu da vardır. İstihbarat toplamada gizlilik ihtiyacının azaldığı ve muhtemelen azalmaya devam edeceği defalarca belirtilmiştir. Bu durum istihbarat denetimini nasıl etkileyebilir? Bu, sızıntı endişesi olmadan daha fazla istihbaratın paylaşılabileceği anlamına gelmelidir. Ancak bu durum, bazı yasama organlarının giderek açık kaynak istihbaratına bağımlı hale gelen istihbarat bütçesinin büyüklüğünü sorgulamasına da yol açabilir. Sınıflandırılmamış istihbaratın daha fazla kullanılması, muhalefetin aynı sınıflandırılmamış istihbaratı kullanarak hükümet politikalarını veya kararlarını sorgulamasını da kolaylaştırır. İstihbarat ya gizlidir ya da değildir. Gördüğümüz gibi, şeffaflık yalnızca gizlilik esasına dayalı bir karar değildir, aynı zamanda siyasi hedefleri de içerir. ABD istihbaratının şeffaflık politikasının hedeflerinden biri, istihbarat konusunda kamuoyunun anlayışını artırmaktır. Beklenti, bunun daha büyük bir kamuoyu desteğine yol açmasıdır. Şeffaflık hedeflerinde belirtilmese de, bu daha büyük kamuoyu desteği, seçmenlerinin görüşlerine yanıt veren yasa koyuculardan daha büyük bir destek veya daha az eleştiri anlamına gelmelidir. Ancak yürütme organı, birçok durumda, yasama denetimi söz konusu olduğunda şeffaflığın kullanımını sınırlamak isteyecektir. Ana mesele, politika yapıcılar tarafından alınan istihbarat ve bunun nasıl kullanıldığı veya kullanılmadığı ve politika girişimlerinin veya istihbarat operasyonlarının sonucu olacaktır. Politikanın başarısız olduğu durumlarda, muhalif figürler tarafından belki de samimi, belki de değil istihbaratın göz ardı edildiği varsayımı sıklıkla ortaya çıkar. Bu hiç de böyle olmayabilir. Ancak eleştirmenler istihbaratın oynadığı rolü ya bilmiyorlar ya da görmezden gelmeyi tercih ediyorlar, ne kehanet niteliğinde ne de zorunlu. Daha fazla şeffaflığın istihbaratın oynadığı role doğru bir bakış açısı getireceği savunulabilir, ancak bu, birçok yürütme organının cazip bulacağı bir argüman olmayacaktır. Yürütme organının istihbarat teşkilatlarıyla ilişkisini mümkün olduğunca gizli tutmayı tercih etmesi daha olasıdır. Ayrıca, birçok yürütme organı, daha fazla şeffaflık politikasına girdikten sonra kontrolü kolayca kaybedebileceklerinden ve giderek artan miktarda istihbaratı ifşa etmek zorunda kalabileceklerinden endişe duyacaktır. Dolayısıyla, denetimdeki şeffaflıkla ilgili seçim, bir kez daha, istihbarata destek sağlamak için ne kadar şeffaflığın faydalı olacağı ve şeffaflığın hangi noktada kısıtlanması gerektiğidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemdeki istihbarat denetiminin en ilginç yönlerinden biri, ulusal istihbarat direktörlüğü makamını oluşturan yasanın bir parçası olarak analitik standartların yürürlüğe konmasıdır. 11 Eylül Komisyonu'nun, resmi adıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik terörist saldırılar Ulusal Komisyonu, raporu bu yasanın ana itici gücü olarak geniş çapta kabul edilse de, analitik standartlarla ilgili bölümler, Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili istihbarattaki algılanan eksiklikleri daha çok yansıtmaktadır. Yasanın 1017. Maddesi, Ulusal İstihbarat Direktörü için analizle ilgili bazı genel gereksinimler ortaya koymaktadır. Sağlam analitik yöntemleri ve mesleki becerileri teşvik etmek, analizin mevcut tüm kaynaklara dayanmasını sağlamak, rekabetçi analizin düzenli olarak yapılmasını sağlamak ve analitik yargılardaki farklılıkların tam olarak dikkate alınmasını ve politika yapıcıların dikkatine sunulmasını sağlamak. Bunların hepsi değerli hedeflerdir ancak yasalarda yer almaları gerekir mi? Ve bu analitik hedefleri yasalaştırdıktan sonra bunlara uyulmaması durumunda ceza nedir? Kongre aslında bu standartların ötesine geçti ve yeni kurulan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, DNI, ofisini daha ayrıntılı analitik standartlar geliştirmeye çağırdı. Bu görev, o zamanki analitik bütünlük ve standartlardan sorumlu DNI yardımcısı Nancy Bernkof Takır'a düştü. Takır ve ofisi tarafından hazırlanan standartlar, bazı durumlarda istihbarat analizinin nasıl oluşturulması gerektiği konusunda apaçık ortada olanı belirten iyi bir ilk adımdı. Ancak kongredeki tepki tamamen beklenmedikti. Takır kongreye yeni standartlar hakkında bilgi verdiğinde, bu standartları karşılayamadığı için kaç analistin işten çıkarıldığı soruldu. İstihbarat analizinde başarı veya başarısızlık için makul standartlara duyulan ihtiyaç konusunda birçok kez yazılar yazdım ve meslektaşım Ronald Marx ile birlikte, istihbarat analizinin olabileceği kadar iyi olabileceği yönündeki bir belirlemenin etkilerinin ne olacağını da düşündüm. Bazı analizler doğru olacak, bazıları olmayacak, ancak genel oranda büyük bir iyileşme olması muhtemel değil. Yasama organının analizden beklentileri neden daha yüksek görünüyor? Birincisi, yürütme organına kıyasla düzenli olarak daha az istihbarat analizine maruz kalıyorlar. Ancak son birkaç yıldır Kongre'ye daha fazla analiz gönderilmesiyle ikisi arasındaki fark biraz daraldı. İkincisi, partizan siyaset sorunu var. Belirtildiği gibi, Bush yönetimi siyasi baskıya boyun eğip Irak hakkındaki ulusal istihbarat tahminlerinin kilit değerlendirmelerini gizlilikten çıkardığında Bunlar son derece partizan bir tartışmada cephane haline geldi. İstihbaratın yasama denetimindeki son bir sorun, yasama organının fon sağlama rolünden kaynaklanmaktadır. İstihbarat harcamaları için yatırım getirisini belirlemek son derece zordur, ancak bütçeler üzerinde oy kullanan yasama organları için önemlidir. Ülke, istihbarat harcamaları karşılığında ne elde ediyor? Amerika Birleşik Devletleri'ni örnek olarak ele alırsak, 2016 yılında istihbarat için 71,8 milyar dolar tahsis edildi. İlk olarak, 71,8 milyar dolarlık istihbarat neye benziyor? Kaç toplama platformu, kaç analist, kaç yazılı rapor, kaç operasyon? Bu kesinlikle yararlı veya başarılı bir yaklaşım değil. Alternatif olarak, istihbaratı sonuçlara göre değerlendirebilir miyiz? İstihbarat, analistlerin ve politika yapıcıların ihtiyaç duyduğu şeyi, ihtiyaç duydukları zaman topladı mı? İstihbarat, ihtiyaç duyulan analizi sağladı mı ve bu analiz doğru muydu? Hem toplama hem de analiz için ne sıklıkla? Büyük istihbarat sistemlerinin herhangi birinde cevap bazen evet olacaktır, ancak toplanan toplam miktara veya yazılan analiz sayısına karşı kabul edilebilir bir oran veya yüzde nedir? Operasyonlar başarılı mıydı yoksa başarısız mıydı? Bu daha da çarpıcı bir örnek, ancak operasyonlar, istihbaratın toplama ve analizine kıyasla çok daha küçük bir bölümünü oluşturuyor. Devlet bütçelemesinde sürekli bir unsur olan verimlilik arayışı, istihbarat söz konusu olduğunda oldukça zordur. Senatör Fahişitayn ile Ulusal İstihbarat Direktörü Klepper arasındaki bu konudaki görüş ayrılığı daha önce de belirtilmişti. İstihbarat çok verimli değildir. Birçok yönden sigortaya benzer, büyük ölçüde felaketlerden kaçınma umudu veya beklentisiyle, ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz kadar sigorta satın alabilirsiniz. Ancak her uydu veya insansız hava aracı belirli alanlarda yalnızca belirli miktarda bilgi toplayabilir, analistlerin daha hızlı düşünmesi veya daha hızlı yazması zor olacaktır. Klepper'ın etkinlik standardı daha iyi bir standarttır, ancak yine de ulaşılması güçtür. Son olarak, istihbaratın temel uyarı işlevi göz önüne alındığında, istihbarat gerçekleşmeyen olaylardan da sorumlu tutulabilir mi? Belki, eğer istihbaratın bir saldırıyı engellediği veya politika yapıcıları başarılı bir hamle yapmaya hazırladığı gösterilebilirse, istihbarat en azından bu durumlarda değerini kanıtlamış olur. Yine de, bunlar bir yıl içinde alınan tüm kararlarla karşılaştırıldığında az sayıda olacaktır. Sonuç olarak, istihbarat için bütçesel yatırım getirisi sorusunun cevabı biraz izlenimci olabilir, bu entelektüel açıdan dürüst olabilir, ancak siyasi açıdan başarılı değildir. Yasama denetimindeki eksik parça, ortak sorumluluktur. Senatör Arthur Vandenberg, Ray Michigan, dış politikayı tartışırken Başkan Harry Truman'a şöyle demişti. Eğer inişlerde orada olmamızı istiyorsanız, kalkışlarda da orada olmalıyız. Yasama organları, toplama sistemlerinin sayısını, analist sayısını, ekipman yükseltmelerini ve daha fazlasını belirleyen bir bütçeyi onayladıkları için genel istihbarat kapasitesinde kilit bir rol oynarlar. Ne yazık ki, istihbarat başarısızlığı ki bu terim çok fazla kullanılıyor olduğunda, yasama organları herhangi bir sorumluluğu reddeder. Kongre'nin ortak soruşturması, yani Temsilciler Meclisi ve Senato İstihbarat Komiteleri, 11 Eylül'ü araştırdığında, bazı üyeler 1990'larda Kongre tarafından onaylanan düşük bütçelerin yaşananlarda bir faktör olabileceğini belirtmek istedi. Ancak diğer üyeler, tüm suçu yürütme organına ve özellikle istihbarat teşkilatlarına yükleyerek bunu kesinlikle reddetti. Bu tür davranışlar, yasama denetim organlarının daha güçlü bir rol üstlenmesini desteklemek için pek bir şey yapmaz. Ele alınması gereken son bir yönetim alanı da istihbarat için etik ve ahlaki standartlardır. Bazıları, en azından bilgi toplama ve operasyonlarda, diğer durumlarda geçerli olan davranış normlarını ihlal etmeyi amaçlayan bir faaliyet için bu tür standartlara sahip olmanın tuhaf, hatta imkansız olduğunu düşünebilir. Ancak, diğer tüm meslekler gibi, istihbaratın da etik ve ahlaki standartları olabilir ve vardır. Bunları kim belirler ve uygular? Ve bunlar kimin amacıyla yazılır ve kamuoyuna duyurulur? 2014 yılında, Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, istihbarat topluluğu için mesleki etik ilkelerini de içeren yeni bir ulusal istihbarat stratejisi açıkladı. Klepper, bu ilkeler üzerindeki çalışmaların 2012'de başladığını ancak olayların yoğunluğu nedeniyle yayınlanmasının 2014'e kadar geciktiğini söyledi. Bu arada, Edward Snowden'ın NSA programları ve daha birçok konuda yaptığı sızıntılar, bazı kişilerin zihninde ABD istihbarat faaliyetlerinin uygunluğunu yeniden gündeme getirdi ve Clapper’ın da kabul ettiği gibi, ilkelerin yayınlanmasını da etkiledi. Ayrıca, bu ilkelerin hedef kitlesinin sadece istihbarat topluluğu çalışanları değil, kamuoyu olduğunu da belirtti. Etik ilkeler, daha geniş şeffaflık politikasının bir parçasıdır ve bunun tersi de geçerlidir. Bu belki de en iyi şu ilkeyle özetlenebilir, sorumluluk, kamu güveninin sorumlu yöneticileriyiz ve kendimize, denetim kurumlarımıza ve bu kurumlar aracılığıyla nihayetinde Amerikan halkına karşı hesap verebilir durumdayız. Demokraside bu tür ilkelerin kamuoyunda yer alması ve istihbarat çalışanlarının bunları anlamasının sağlanması yine de önemlidir. Etik çalışanları işe almanın veya elde tutmanın sihirli bir formülü yoktur. İyi insanları işe almak ve onlara neyin izin verildiği ve neyin verilmediği konusunda çok net sınırlar koymak gerekir. Ancak sistem her zaman kusursuz olmayacaktır. Bazı çalışanlarının büyük etik ihlallerinden etkilenmemiş büyük bir devlet, dini veya ticari kuruluş yoktur. Bazı kişiler, gizli çalışmanın daha fazla izin veya yetki yarattığı yönünde endişelerini dile getiriyor. Bunun böyle olduğuna dair hiçbir gösterge yok ve yine, kilit nokta iyi insanları işe almak ve onları doğru şekilde eğitmek. Ancak insan toplama operasyonları alanında, bu kişilerin uyuşturucu satıcıları, teröristler, silah kaçakçıları, insan tacirleri ve benzeri gibi çok kötü karakterlerle temas kurma ve çalışma olasılığı sorunu vardır. Amacımız bu gruplara sızarak istihbarat toplamak veya nihayetinde onlara karşı harekete geçmekse, sınırlamalar veya sınırlar daha da zorlaşır. Bu durum, 1990'ların ortalarında ABD istihbaratı için bir sorun haline geldi. Çok fazla detaya girmeden, CIA'nın ilişki içinde olduğu bazı Guatemalalı subayların insan hakları ihlalleri işlediği ortaya çıktı. O zamanki Baş istihbarat Direktörü John Deutsch, çeşitli suç veya insan hakları ihlallerinden şüphelenilen kişilerle olası ilişkilerin öncelikle CIA merkezinden onay almasını gerektiren yeni bir kurallar dizisi açıkladı. Ancak Deutsch, Guatemala'daki olaylara karışan bazı subaylara da resmi kınamalar verdi, bu da bazıları tarafından sonradan verilen bir adalet olarak görüldü. Oldukça dikkat çekici bir şekilde, Deutsch kuralları ve cezayı bir seayi toplantısında açıkladığında yuhalandı, bu, herhangi bir devlet kurumunda son derece alışılmadık bir durumdu. Deutsch, operatörlere net yönergeler verdiğini ve yeni kurallar nedeniyle hiçbir iş alımın reddedilmediğini savundu. Bilinmeyen şey ise, bu durumun subayın kariyerini olumsuz etkileyeceği endişesiyle kaç işe hiç denenmediğiydi. Deutsch kuralları, 2001 terör saldırılarından kısa bir süre sonra terk edildi. Yasaklanan veya engellenen eylemlerin ne kadar ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi gerektiği konusunda da muhtemelen sınırlar vardır. 1976'da, Amerika Birleşik Devletlerindeki istihbarat soruşturmalarının sonlarına doğru, Senato Komitesi yasaklanmış faaliyetlerin bir listesini içeren karmaşık bir yasa tasarısı hazırladı. 1947'de CIA'yı kuran Ulusal Güvenlik Yasası'nın da taslak hazırlayıcılarından biri olan eski savunma bakanı Clark Clifford, böyle bir listenin aşağılayıcı olduğunu ve geçmişteki olası eylemler hakkında doğru olmayan şeyler ima ettiğini savundu. Clifford ayrıca, listede olmayan her şeyin izin verilmiş sayılabileceğine, bunun da yasa taslığını hazırlayanların niyeti olmadığına dikkat çekti. Elbette istisnalar da var, 1976'dan itibaren, ardı ardına gelen ABD başkanları, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, suikastları yasaklayan, yani doğrudan veya dolaylı katılımı içeren başkanlık kararnameleri imzaladılar. Reagan'ın 1981 Aralık tarihli 12.333 sayılı emri hala yürürlüktedir. Ancak, 2011'de Usame Bin Laden ve Enver El Evlaki'ye karşı yapılan operasyonlar bu yasağın kapsamına girmedi. Çünkü her iki adam da siyasi liderler olarak değil, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı aktif olarak operasyonlara katılan düşman savaşçılar olarak sınıflandırılmıştı. İstihbaratın yönetimi, özellikle gizlilik ve bazı faaliyetlerinin doğası gereği, her zaman zordur. Ancak etkili yönetim, hem iyi işleyen bir istihbarat topluluğu hem de bir demokrasi için hayati önem taşır. Tekrar hatırlatmakta fayda var ki, bunların hiçbiri soyut bir şekilde gerçekleşmiyor. Her zaman siyasi bir bağlam veya bağlamlar vardır. Uluslararası alanda, ulusun karşı karşıya kaldığı tehditlerin niteliği ve en azından genel hatlarıyla bu tehdide nasıl yanıt verileceği konusunda bir fikir birliği var mı? Belirtildiği gibi, 1946 veya 1947'deki başlangıcından yaklaşık 1975'e kadar Sovyet tehdidi ve Soğuk Savaş'ın yürütülme biçimi konusunda bir fikir birliği vardı. Bundan sonra, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, Bazıları Sovyetler Birliği'nin düşmanca doğasını sorguladı ve müzakere yollarını bulmayı ve daha az çatışmacı olmayı tercih etti. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Batı Avrupa'da partizan bir tartışmaya dönüştü. Terörizmde benzer bir seyir izledi, 11 Eylül'ü takip eden dönemde büyük bir endişe ve dayanışma vardı, ancak çatışma belirsiz bir şekilde uzadıkça ve teröristlere veya terörist şüphelilerine karşı alınan bazı önlemler ortaya çıktıkça bu fikir birliği yavaş yavaş azaldı. Terörizm aynı zamanda çok daha duygusal bir konudur, çünkü insanların günlük yaşamlarını etkileyebilirken, yabancı tehditler her zaman daha uzak görünür. Batılı müttefiklerin yeniden canlanan ve intikamcı bir Rusya'ya nasıl ve ne şekilde yanıt verecekleri, istihbarat yönetimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. 5. Geleceğe Bakış Bu son bölümün iki amacı vardır. Önceki bölümlerde belirlenen başlıca potansiyel değişim vektörlerini özetlemek ve istihbarat alanında gelecekte neler olabileceğine dair bir bakış veya öneri sunmak. Aşağıda belirlediğimiz başlıca değişim vektörleri yer almaktadır. İstihbaratın demokratikleşmesi, bir zamanlar istihbarat servislerinin tek taraflı avantajı olan birçok teknoloji, toplama teknikleri, bilgi teknolojisi, çok daha demokratik hale geldi. Bu durum, batı dünyasındaki çoğu evde bulunan bilgi teknolojisi örneğinde en belirgindir. Ancak uzaydan elde edilen havadan görüntüler veya geniş ve çeşitli bilgi kümelerine hızlı ve kolay erişim yeteneği için de geçerlidir. Bunun çeşitli sonuçları vardır. İlk olarak, istihbarat alanındaki rekabet daha eşit hale geldi. Bazı ulus devletler hala çok daha üstün istihbarat yeteneklerine sahip olsa da, birçok diğer devlet ve devlet dışı aktörler de daha aktif bir şekilde yer alabiliyor, bu da bu eşitlemenin en önemli yönü olabilir. İkincisi, bu, en azından demokrasilerde istihbarat teşkilatlarının istihbarat kaynaklarını kontrol etme ve bu kaynakları politika yapıcılara sunma konusunda tekel konumlarını kaybettikleri anlamına gelir. Otoriter devletlerde, internete ve diğer kaynaklara erişim konusunda daha fazla kısıtlama vardır, bu da bilgi akışını kontrol etmelerine olanak tanıyabilir, ancak aynı zamanda bu diğer kaynaklardan yararlanma yeteneklerini de sınırlar. Bu, daha önce var olmayan bir rekabet kavramını ortaya çıkarır. Doğru şekilde yanıtlanırsa, bu rekabet istihbarat teşkilatlarının hala benzersiz bir avantaja sahip oldukları alanlara odaklanmalarını, böylece kaynaklarını daha iyi yönetmelerini ve bu rekabet karşısında daha iyi performans göstermelerini sağlayacaktır. Büyük veri, bu alan, büyük umut vaat eden ancak belirsizliklerin de yoğun olduğu bir alan olmaya devam ediyor. Ne kadar daha veri olduğu ve olacağı konusunda kimse şüphe duymuyor. Ancak bu verileri faydalı bir istihbarat kaynağına dönüştürmek farklı bir soru. İlk olarak, erişim sorunu var, istihbarat teşkilatları, büyük bir kısmı gizli olan bu verilere nasıl erişecek? Veriler gizlice elde edilirse, bu durum verilerin kullanımını nasıl etkileyecek, çünkü bu veriler bir şekilde sınıflandırılacak? İkincisi, bu veriler şüphesiz ki kişinin kendi vatandaşları veya şirketleri hakkında çok sayıda bilgi içerecektir. Bu veriler yasal gerekliliklere uygun olarak nasıl ayrıştırılacaktır? Tüm veriler faydalı olmayacak ve tüm veriler aynı şekilde analiz edilmeyecektir. Veri bilimcileri işe almak yeterli olmayacaktır. Veri kümesine bağlı olarak, belirli türde veri bilimcilerine ihtiyaç duyulacaktır. Analiz edilen verilerin, analistler ve en önemlisi politika yapıcılar tarafından erişilebilen ve anlaşılabilen biçimlere, çoğunlukla kelimelere dönüştürülmesi gerekecektir. Veriler istihbarata katkıda bulunacak ancak nadiren tek başına yeterli olacaktır. Çok az politika yapıcı yalnızca verilere veya veri korelasyonlarına dayanarak karar vermeye istekli olacaktır. Ayrıca algoritma seçimleri konusu da gündeme gelecektir. Farklı algoritmalar aynı verilerden farklı sonuçlar üretiyorsa, verileri birkaç farklı şekilde analiz etmek ve sonuçları analistlere ve politika yapıcılara alternatif yorumlar olarak, belki de farklı güven seviyelerinde sunmak gerekebilir. Özellikle istihbarat camiasının dışından gelen veriler söz konusu olduğunda, verilerin güvenilirliği bir sorun teşkil edecektir. Veriler bir şekilde etkilenmiş veya manipüle edilmiş olabilir mi? Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Veriler ile bu verileri anlamlandırmak için gerekli olan çeşitli analitik araçlar ve teknikler, özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi arasında karşılıklı bağımlılıklar vardır. Son olarak, bir noktada, veri veya data INTI ayrı bir veri toplama akışı haline getirmeyi ve böylece ihtiyaç duyabileceği özel kaynaklara sahip olmasını sağlamayı düşünmekte fayda olabilir. Siber uzay, bu, hem fırsat hem de güvenlik açığı açısından en belirgin alandır. Siber, bilgi toplama, bilgi toplamayı aldatma ve gizli eylemler yürütme araçları sunar. Ancak bunların her biri bizim tarafımızdan veya bize karşı kullanılabilir. Siber, belki de teknolojinin diğer tüm yönlerinden daha fazla, yukarıda tartışılan demokratikleşmeyi birey düzeyine kadar sergiler. Siber hakkındaki tartışma, 2016 yılının son aylarında, siberde önemli bir istihbarat sorunu olan atıf endişelerinden, atıf yapıldıktan sonra ne yapılacağına dair politika sorununa doğru kaymış gibi görünüyor. Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, geçmişteki birkaç dünya çapında tehdit değerlendirmesinde, elbette ayrıntı vermeden, siber atıf sorununun iyileştiğini söylemişti. Obama yönetiminin 2016 ABD başkanlık seçimlerinde siyasi siber saldırıların kaynağı olarak Rusya ve Rus liderlerini adlandırma hızı ve kesinliği dikkat çekicidir. Rusya elbette bunu reddetti ve aslında ABD'yi istihbaratını kamuoyuna açıklamaya cesaretlendirdi, bunun son derece düşük bir olasılık olduğunu, hatta tehlikeli olduğunu biliyordu. Ancak bu atıf yapıldıktan sonra, Rusya'yı fail olarak adlandırmanın ötesinde başka ne yapılabileceği veya ne yapılması gerektiği sorusu kaldı. Bugüne kadar, Soğuk Savaş'ın nükleer rekabetinden iyi bilinen ilkeleri caydırıcılık, tırmanma teorisi siber alanda uygulamaya yönelik çabalar başarılı olamadı. Aralık 2016'da, Rus siber güvenlik firması Kaspersky Lab'da kıdemli bir siber güvenlik uzmanı ve siber alanda çalışan bir Rus istihbarat subayı tutuklandı ve vatana ihanetle suçlandı. Bazıları, tutuklamalarının ABD'nin seçim iddialarında kullandığı istihbaratla ilgili olduğunu varsaydı. Tutuklamalar tamamen farklı konularla da ilgili olabilir ve hatta yeni Trump yönetimine dostane bir sinyal göndermenin bir yolu bile olabilir. Son olarak, veri için sunulan nedenlerle aynı nedenlerle siberi ayrı bir istihbarat akışı haline getirmeyi düşünmeye değer olabilir. Veri toplama, yukarıda belirtilen demokratikleşme ile birlikte, açık kaynakların erişilebilirliğinde de bir artış yaşandı, bu artış sadece açık kaynak kodlu yazılımların kendi içinde değil, diğer veri toplama disiplinlerinde de görüldü. En belirgin örnek, ticari sağlayıcıların artık yaygın ve kolay bir şekilde erişilebilir olduğu coğrafi bilgi sistemleridir. Ancak bu durum, çeşitli insan hedefleri hakkında bilgi ve içgörüler elde etmek için sosyal medyayı kullanan insan istihbaratı için de geçerli olabilir. Bunu genel bir gizlilik azalması olarak tanımlamak abartı olurdu. İstihbarat hiçbir zaman tamamen açık bir girişim olmayacaktır. Ancak gizli kaynaklara olan bağımlılığın azalması istihbarat için sonuçlar doğurur. Bu, en azından açık kaynakların kullanılabileceği diğer alanları araştırma isteğini göstermelidir. Sonuçta bu kaynakların kullanımı daha kolaydır ve müttefiklerle, yasama organlarıyla, kamuoyuyla paylaşım için daha fazla fırsat sunar. İronik bir şekilde, istihbarat hakkındaki genel düşünce yapısı gizlilik üzerine kurulu olduğu düşüncesi sınıflandırılmamış istihbarata, paylaşıldığı kişiler arasında daha az değer verilmesine neden olur. Bu açık istihbarat bazen iyi şeyleri paylaşmaktan kaçınmanın bir yolu olarak görülebilir. Yine de, açık kaynaklara daha fazla güvenme ve sınıflandırılmış istihbarat toplamayı gerçekten gizli olan istihbaratı odaklama yeteneği bir tehdit değil, bir fırsat olarak görülmelidir. Son olarak, veri ve siber istihbarat giderek daha fazla yararlı istihbarat sağlamaya başladıkça, toplama ve analiz sorunlarının çözülebileceği varsayılarak, bunları ayrı istihbarat akımları, kendi başlarına istihbarat türleri olarak düşünmek hem gerekli hem de yararlı olabilir. Şu anda sahip olduğumuz beş zeka türünün kutsal bir yanı yok. Herhangi bir kaynak, çalışma konsepti olarak, gerektiği gibi genişletilebilir. Analiz, Richard Hems'in anılarını, Omuzumun Üzerinden Bir Bakış adlı eserini ilk okuduğumda, şu ifadeye oldukça şaşırdım, istihbarat mesleğinin mutlak özü, sağlam politika kararlarının alınabileceği güncel istihbarat raporları, muhtıralar ve ulusal değerlendirmelerin üretilmesinde yatmaktadır. Sonuçta, hemsin OSS’de başlayan tüm kariyeri, baş istihbarat Müdür yardımcısı ve ardından baş istihbarat müdürü olana kadar operasyonlarda geçmişti. Bir analist olarak memnun oldum ama aynı zamanda şaşırdım da, hemsi yakından tanıyan kişiler bunun her zaman onun görüşü olduğunu doğruladılar. Bu nedenle katma değerli istihbarat kavramı çok önemlidir. İyi bir istihbarat analizi, kaynakların söylediklerini basitçe rapor etmekten daha fazlasını içermelidir. Faydalı istihbarat analizi, bağlam, anlam, değerlendirme ve tercihen olasılık sırasına göre sıralanmış bir dizi olası sonuç sunar. Politika yapıcılar, elbette, buna katılmıyorlarsa, bunun sadece analistin görüşü olduğunu savunarak bu katma değeri reddedebilirler. Aslında bu, sadece bir görüşten daha fazlasıdır, profesyonel bir yargı olarak kabul edilir. Bu, onu doğru yapmayabilir, ancak analize ağırlık ve değer kazandırmalıdır. Daha fazla kaynak gizli olmadığı için katma değer daha da önem kazanmaktadır. Katma değer yaratma yeteneği kaynağa bağlı değildir. Ancak açık kaynakların prestijinin azalması göz önüne alındığında, bu istihbarat analizinin geleceği için daha önemli hale gelmektedir. Analiz, ister yazılı formatta ister briefinglerde olsun, istihbarat ile politika yapıcılar arasındaki temel etkileşim olmaya devam edecektir. İstihbaratın nasıl iletildiği, ister basılı kopya ister bir tür tablet üzerinde olsun, bir araç meselesidir, ancak özü etkilemez. İstihbarat görevlileri için analiz sağlama konusunda kilit bir konu, analistlerin çoğu zaman doğru olma yetenekleri açısından beklentileri yönetmektir. Bu, istihbarat kaynaklarının gücüne, analistin yeteneğine ve analizi üretmek için ayrılan zamana, Ulusal İstihbarat Başkanı Gregory Treverton'un sık sık belirttiği gibi, istihbaratın gizemleri değil, sırları ortaya çıkarmakla ilgili olduğuna ve değişen, tahmin edilemez ve kendi görüşümüze göre irrasyonel olabilen insanlardan bahsettiğimiz gerçeğine bağlıdır. Hiç kimse istihbaratın her zaman doğru olmasını beklemez, ancak hiç kimse zaman zaman yanlış olmasına izin verilebileceğini tanımlayamaz veya tanımlamayacaktır. Son olarak, analiz siyasi bir ortamda gerçekleşir ve sunulur. Henry Kissinger bir keresinde akademik tartışmaların bu kadar acımasız olmasının nedeninin, risklerin çok küçük olmasından kaynaklandığını gözlemlemişti. Politika oluşturma ve istihbarat analizi akademik bir seminer değildir ve politika başarısının ve doğru analizin ötesinde birçok şey söz konusudur, gündemler, kariyerler, itibarlar. Tüm istihbarat yöneticilerinin ve analistlerinin en büyük endişelerinden biri siyasallaşmadır, analizdeki sonuçların siyasi bir gündeme uydurulması için zorlanmasıdır. Deneyimim, endişenin gerçeklikten daha büyük olduğunu gösteriyor ki bu iyi bir şey. Ancak istihbaratın kalitesi ve amacı, arkasında siyasi bir gündem olduğundan şüphelenenler tarafından her zaman sorgulanacaktır büyük ölçüde istihbarat analizine katılmadıkları veya tercih ettikleri politikaları veya pozisyonları desteklemediğini düşündükleri için. Bu endişeler ve ara sıra yapılan suçlamalar, yürütme ve yasama organları arasındaki tartışmalarda daha sık hale gelir. Yönetişim, yine, tüm hükümet faaliyetlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi demokrasinin merkezindedir. İstihbaratın denetlenmesindeki sorunlar ve zorluklar, gizlilik, istihbarat ve istihbarat denetimine gerçekten katılan veya bu konuda gerçek bir anlayışa sahip olan milletvekillerinin sınırlı sayısı ve konuya gerçekten ilgi duyan çok sınırlı bir kamuoyu kitlesi nedeniyle farklıdır. Şeffaflık ve etik davranış standartlarının yayınlanması kendi başlarına olumlu gelişmelerdir, ancak bunlar aynı zamanda kısmen kamuoyu ve yasama desteğini artırmak ve belki de bilgi sızıntısını önlemek amacıyla tasarlanmış siyasi belgelerdir. Bu durum, son 15 yıldır istihbarat alanındaki en büyük endişe kaynağı olan terörizmin doğasını yansıtıyor olabilir. Terörizm, Neyse ki nükleer silahlı bir Sovyetler Birliği'nden daha az tehdit edici ve daha az ezici olsa da, 24 saatlik haber döngüsü ve sosyal medyanın değiştiği bir ortamda mücadele ediliyor. Devlet dışı aktörlerle mücadele, bazı açılardan düşman bir ulus devletle mücadeleden çok daha zordur. Eski Dışişleri Bakanı Lawrence Eagleburger, soğuk savaşa nostaljik bir şekilde yaklaşmanın yanlış olduğunu, ancak bunun ele alınması daha kolay bir konu olduğunu söylemişti. ABD'nin teröristlere yönelik politikası hakkındaki tartışmalarda ve eleştirilerde gözden kaçmış gibi görünen şey, bu savaşın Iraktaki gibi bir tercih savaşı olmadığıdır. El Kaide, Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırdı. Terörizmle mücadelede taktiksel tercihler sorgulanabilir, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü bir şekilde karşılık vermekten başka seçeneği yoktu. Son olarak, yönetim ve denetim de partizan bir siyasi atmosferde gerçekleşmektedir. Bu da istihbaratla ilgili daha önemli konulardan kolayca ayrılamayan kendi sürtüşmelerini yaratmaktadır. Geleceğe Bakış İstihbarat camiasına yönelik sıkça dile getirilen eleştirilerden biri, bilgi otoyolu çağında sanayi çağı süreci olduğudur. Bu eleştiri geçerli mi? İstihbarat analizi için yerleşik bir süreç vardır. Gereksinimler, politika yapıcıların neleri, hangi öncelik sırasına göre ve ne kadar hızlı bilmesi gerekiyor? Veri toplama, politika yapıcıların ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için hangi bilgilere ihtiyacımız var? İşleme ve değerlendirme, toplanan ham istihbaratı analistlerin kullanabileceği bir şeye dönüştürme. Analiz, toplanan istihbaratı anlamlandırmak, mümkün olan her durumda değer katmak. Yaygınlaştırma, analizi, politika yapıcıya ihtiyaç duydukları anda ve tercih ettikleri biçimde ulaştırmak için doğru aracı, belge, bilgilendirme notu ve benzeri seçmek. Tüketim, politika yapıcı istihbaratı özümser. Geri bildirim, nadir durumlarda, politika yapıcı geri bildirimde bulunur. Bu süreç yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü değildir. Analistleri eğitirken sık sık açıkladığım gibi, süreçteki adımlar mantıklıdır ve süreç işe yarar. Bunu endüstriyel çağ süreci olarak tanımlayacağımdan emin değilim, ancak kesinlikle mekanik değil, entelektüel bir süreçtir. Bununla birlikte, sürecin her yinelemesi yalnızca en zayıf adım kadar iyidir ve süreçteki her adımı doğru bir şekilde yapsanız bile doğru analitik cevaba ulaşamayabilirsiniz. Süreci modernize etmeye ve güncellemeye çalışırsak, hangi adımlar atlanabilir veya basitleştirilebilir? Bunu tarif etmek çok zor. 10 yıllar boyunca, mümkün olan her yerde verimlilik yaratmak için çok şey başarıldı. Kelime arama programları ve makine çevirisi, sinyal istihbaratında en azından önceliklendirme yapmaya yardımcı olabilir. Analistler artık istihbaratlarını basılı yerine dijital ortamda alıyorlar ve gelen kuyruklarını yönetmek, Yalnızca ihtiyaç duydukları istihbaratı almaları açısından nispeten kolay. Ağ oluşturma ve çeşitli işbirliği araçları, istihbarat topluluğunun dört bir yanından analistlerin birlikte çalışmasını kolaylaştırıyor. Ancak istihbarat sürecinin en büyük engeli istihbarat analisti olmaya devam ediyor. Analistler ancak belirli bir hızda okuyabilir, düşünebilir ve yazabilirler ve bunların herhangi birini daha hızlı yapmaları yönündeki ısrarlara yanıt veremezler. Aksine, toplanan ve analistlere iletilen istihbarat miktarındaki sürekli artış, sistemi daha da yavaşlatacaktır. Bir çözüm daha fazla analist işe almak olabilir, ancak bu hem yürütme hem de yasama organı için bütçe sorunlarına yol açar. Alternatif olarak, daha az önemli veya daha durgun konulara daha fazla analisti yönlendirerek, entelektüel önceliklendirmeye başvurulabilir. 3 yıl boyunca ulusal düzeyde bu tür seçimler konusunda danışmanlık yapmış biri olarak, bunun bir noktaya kadar işe yaradığını söyleyebilirim. Kaçınılmaz olarak, ya çok fazla ilgi görmeyen ya da tamamen öngörülemeyen bir sorun ortaya çıkar Arap Baharı gibi ve ardından kaynak seçimleri anında yeniden tahsis edilmek zorunda kalır. İstihbarata yönelik bir diğer eleştiri de, öncelikle teröristler olmak üzere ağlara karşı savaşan bürokratik bir yapı olmasıdır. Bazı eleştirmenler, bir ağı yenmek için ağ olmak gerektiğini savunur, bunun altında yatan kavram, ağların büyük hükümet yapılarında bulunmayan doğal bir esnekliğe sahip olmasıdır. Ancak hedefleri ve çalışma yöntemleri aynı değildir. Düşmanınızı yenmek için onu taklit etmek gerekli midir? Daha iyi bir soru şu olabilir, düşmanımın yapısının ve metodolojisinin hangi yönlerini karlı bir şekilde kopyalayabilirim ve hangileri benim için hiç işe yaramaz? Esneklik takdire şayan bir özelliktir, ancak herhangi bir istihbarat kuruluşunda, işleve göre, toplama, analiz, operasyonlar ve benzeri, bazı uzmanlığa ihtiyaç duyulacaktır. Herkes herkesin işini yapamaz, belirtildiği gibi, CIA yı yıllardır analitik çeviklik kavramını, yani analistleri gerektiğinde bir alandan diğerine taşıma yeteneğini desteklemektedir. Aşağıda tartışacağımız gibi, bu bir noktaya kadar yapılabilir. Her analistin çeşitli konularda getirebileceği belirli güçlü yönleri vardır, ancak belirli analistlerin daha az katkıda bulunabileceği konularda olacaktır. Yapısal olarak, ABD istihbarat topluluğu, ya bir istihbarat birimi, INT, etrafında ya da bir kurumun ana müşterisi olan politika yapıcıya göre oluşturulmuş dikey birimler olan boru hatlarından oluşmaktadır. Bu dikey birimler, işbirliğini veya DNI Klepper'ın dediği gibi istihbarat entegrasyonunu engelleyebilir. Alternatif yapılar var mı? Açıkçası olabilir, ancak her bir istihbarat birimi için toplama sistemlerini yönetmek, öncelikleri belirlemek, toplanan istihbaratı işlemek, kullanmak ve ihtiyaç duyan analistlere dağıtmak için bir kuruluşun olması gerektiğini de hesaba katmak gerekir. Her istihbarat birimi diğerlerinden biraz farklı veya çok farklı şekilde yönetilir, toplanır ve işlenir. Tek bir toplama birimi oluşturulabilir, ancak bunun içinde yine de istihbarat birimi bazında bir tür boru hattı düzeni olacaktır. İstihbarat birimlerinin birbirinden bağımsız çalışması, engel oluşturmadığı sürece özünde kötü değildir. Bilgi toplama sahipliği sorununu ele aldık ve bu sorun, sağlama sorumluluğuna yönelik kültürel değişimle bir ölçüde aşıldı. Bilgi toplayıcılarını daha ortak hedeflere doğru çalışmaya entegre etmek sürekli devam eden bir süreçtir, ancak Ulusal İstihbarat Direktörü Clapper’ın istihbarat entegrasyonuna yönelik aralıksız vurgusu sayesinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. ABD istihbaratının ikinci bir dikey yapılanması daha vardır. ABD istihbaratı, her üst düzey politika yapıcısının kendi yakın, özel istihbarat desteğine sahip olacak şekilde yapılandırılmıştır. Başkanın S.A.İs'i, Dışişleri Bakanı'nın İstihbarat ve Araştırma Bürosu, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın Savunma İstihbarat Teşkilatı, Başsavcı'nın Federal Soruşturma Bürosu, İç Güvenlik Bakanı'nın ise İstihbarat ve Analiz Ofisi vardır. Alternatif yapılarda mevcuttur. İngiliz hükümeti, kabine ofisinin bir parçası olan Ortak İstihbarat Komitesi tarafından desteklenmektedir. Ancak İngiltere'de, departman başkanlarının olduğu başkanlık sisteminden farklı olarak, kabine hükümeti vardır. Dahası, ABD kabine düzeyindeki yetkililerin kendi özel istihbarat desteklerinden vazgeçmeye istekli olmaları son derece düşük bir olasılıktır. İstihbarat konusunda bilgili kişiler arasında bu tür tartışmalar ne kadar sık olsa da, doğru soru bu mu? Yukarıda belirtildiği gibi ve Ulusal İstihbarat Direktörü Klepper'ın Senatör Diana Feinstein ile yaptığı görüşmeyi de destekleyerek, istihbaratı verimli hale getirmek için yapılabilecek çok az şey var, verimlilik bile doğru hedef değil. Asıl önemli olan etkinlik veya geliştirilmiş etkinlik olmalı, istihbarat için bu, tartıştığımız üç ana kategoride özetlenebilir. Toplama, ihtiyaç duyduğumuz tüm bilgileri yeterince hızlı bir şekilde toplayıp, toplanan istihbaratı zamanında işleyip analistlere veya politika yapıcılara ulaştırabilir miyiz? İşleme ve değerlendirmenin bu konunun gerekli bir parçası olarak dahil edildiğine dikkat edin. İşlenmemiş ve değerlendirilmemiş toplanan görüntü, sinyal veya hatta açık kaynak, hiç toplanmamış istihbaratla aynıdır. Hiçbir değeri yoktur. Sistem içinde daha fazla istihbarat toplama ve işleme kapasitesi var mı? Bunu yapmak için gerekli yatırımları yapmak istiyor muyuz? Siber alandaki ve özellikle verilerdeki büyüme, toplama sistemini nasıl etkileyecek? Yine, bu yeni akışlardan tam olarak ve zamanında yararlanmak için gerekli kaynaklara sahip miyiz? Analiz, hiçbir teknoloji, bilgili bir analistin yerini tutamaz. Yukarıda belirtildiği gibi, analizin belirli yönlerinde yardımcı olabilecek bazı teknolojiler vardır, ancak analist merkezde kalır. Eğer durum böyle ise, analistleri nasıl eğittiğimize ve yetiştirdiğimize ve kariyerlerinin zaman içinde nasıl gelişmesini beklediğimize daha fazla ve daha iyi dikkat edilmelidir. Sağlam bir ders çıkarma kapasitesi de büyük bir gelişme olacaktır. Analist seçiminde en zor yönlerden biri, hangi alanların ve uzmanlık türlerinin gerekli olacağını belirlemektir. Sorunlar gelir ve gider, hatta Sovyetler Birliği gibi çok büyük ve görünüşte kalıcı sorunlar bile. Bu bizi analitik esneklik veya çeviklik meselesine geri getiriyor. Ani bir krize atılabilecek bir analitik rezervine sahip olmak mümkün değildir. Her analist her gün kendi sorumluluk alanında çalışır. Bu bir sıfır toplamlı oyundur. Örneğin, Arap Baharı üzerinde daha fazla analistin çalışması gerekiyorsa, bir yerden gelmeleri, diğer hesaplardan alınmaları gerekir. Analitik sistem, anlaşılır bir şekilde, mevcut ve güncel sorunlar tarafından domine edilmektedir. Yıllarca en önemli konu Sovyetler Birliği oldu, ancak bunun birçok farklı yönü vardı, stratejik güçler, konvansiyonel güçler, diplomasi, ekonomi, iç politika ve uyum ve benzeri 2001'den beri terörizm en önemli konu oldu, ancak Sovyetler Birliği kadar büyük bir etki yaratmadı. Ancak çoğunlukla 11 Eylül'den sonra işe alınan ve Soğuk Savaşın temelini oluşturan ve şimdi Çin'in yükselişi ve intikamcı Rusya ile yeniden önemli hale gelen stratejik istihbarat konularında çok az uzmanlığı veya bilgisi olan bir analist kadrosuyla karşı karşıya kaldık. Gündemin veya öncelik listesinin en üstünde olmayan konular için bazı analistlerin eğitilmesi düşünülebilir, ancak bu en az iki nedenden dolayı zordur. Birincisi, analitik yöneticiler, özellikle mevcut görevleriyle hiçbir ilişkisi yokmuş gibi görünüyorsa, analistleri eğitime göndermekte genellikle isteksizdirler. İkincisi, bu geleceğe yönelik eğitim için doğru konuların seçileceğinin garantisi yoktur. Son olarak, veri toplama ve algoritma sorunlarının bir ölçüde çözüldüğünü varsayarsak, bu istihbarat akışı veya akışları, Analistlerin bundan yararlanabilmesi ve politika yapıcılara en iyi şekilde anlayabilecekleri biçimde iletebilmesi için daha geniş bir analize nasıl entegre edilecek? Tekrar belirtmek gerekirse, politika yapıcılar büyük miktarda veriyi istemez ve kullanamazlar, veri analizinin nihai sonuçlarını isterler ve bu sonuçlar bazı uyarılar veya güven aralıklarıyla sunulmak zorunda kalabilir. Operasyonlar, operasyonların etkinliğini ölçmek her zaman göründüğünden biraz daha zor olmuştur. Çok basit bir düzeyde, bir operasyon ya kabul edilebilir bir maliyetle başarılı olur ya da olmaz. Ancak uzun vadeli sonuçlar ve istenmeyen sonuçlar da göz önünde bulundurulabilir. İki bilinen örneği ele alalım. 1953'te ABD hükümeti, İran'da Muhammed Mossadegh hükümetinin devrilmesine ve Şah'ın yeniden iktidara gelmesine yardımcı oldu. 1979'da Şah iktidardan düştü ve yerine şu anki teokrasi geçti. Bu teokrasi hala Amerika Birleşik Devletleri'ni büyük şeytan olarak nitelendiriyor. Bu önceki müdahale, ABD-İran ilişkilerindeki birçok engelden biri olmaya devam ediyor. Sovyetlerin Afganistan'ı işgalinden sonra, Amerika Birleşik Devletleri büyük ölçüde açık ve gizli bir şekilde mücahitlere yardım sağladı. Kızıl Ordu Afganistan'da yenildi ve bu da Sovyetler Birliği'nin çöküşüne katkıda bulundu. Mücahitler, kendi başına bir sorun olan ve el kaidenin destekçisi olan Taliban'a dönüştü. Peki, bu operasyonlar başarılı mıydı, değil miydi? Diğer yazılarımda, bu operasyonların kısa vadeli hedefleri açısından başarılı olduğunu ve uzun vadeli sonuçların tamamını önceden tahmin etmenin mümkün olmadığını savundum. Bazıları benimle aynı fikirde olmayabilir ve onların tutumunu anlıyorum. Operasyonlar, istihbaratın yanı sıra bilgi toplama faaliyetlerinin de sızıntılardan büyük ölçüde etkilenen bir yönüdür. Gazetecilerin istihbaratla ilgili bazı haberlere eskiden uyguladıkları kısıtlama artık neredeyse yok denecek kadar azdır. Eğer operasyonlar veya gizli bilgi toplama faaliyetleri açığa çıkma riski taşıyorsa, başarılı operasyonlar yürütmek veya gizli bilgi toplamak son derece zordur. İstihbaratın geleceğinin büyük bir kısmı, istihbaratta olanlardan ziyade uluslararası politikada olanlara bağlı olacaktır. İstihbarat, politikaya bağlı olarak işlevini düzgün bir şekilde yerine getirirse, istihbarat kaçınılmaz olarak politika ve politikalardan etkilenecektir. ABD istihbaratı ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle soğuk savaşla mücadele etmek için kurulmamıştır. Diğer büyük ulusal istihbarat servislerinin çoğu soğuk savaştan önce bir şekilde var olmuştur. Ancak Soğuk Savaş, Soğuk Savaş'ın başarıyla sona ermesinden 10 yıllar sonra bile ABD istihbaratını tanımlamaya devam eden biçim ve işlevleri belirlemeye yardımcı olmuştur. Benzer şekilde, teröristlere karşı uzun süren savaşta istihbaratı şekillendirmiş veya yeniden şekillendirmiş, insansız hava araçları gibi yeni türde veri toplama yöntemlerini, yaşam kalıpları gibi yeni türde analizleri, ve bazıları için kabul edilebilir olanın veya olmayanın sınırlarını zorlayan operasyonları teşvik etmiştir. Ancak bence en derin değişiklik, küresel stratejik bir tehditten, Sovyetler Birliği, muhtemelen birbirine bağlı küçük grup tehditlerine, yani teröristlere geçiş olmuştur. Bir bakıma bu, ulusal istihbarattan çok polislik işine benziyor. Ancak, belirtildiği gibi, bu, halkların süper güçler arasında nükleer bir çatışma olasılığına kıyasla daha doğrudan hissettiği ve korktuğu bir tehdittir. İkinci Dünya Savaşı'ndan Soğuk Savaş'a entelektüel geçiş oldukça sorunsuz oldu, önceki totaliter devlet tehdidini yendikten sonra, nükleer silahlar ve ardından kıtalar arası füzelerle bunları taşıma yeteneği gibi ek sorunlarla karşı karşıya kalındı. Soğuk savaşın sonu oldukça ani oldu ve en azından ABD ulusal güvenlik politikasını bir nebze belirsizlik içinde bıraktı. 10 yıl sonraki terör saldırıları bir nebze açıklık getirdi, ancak belirtildiği gibi, Sovyetler Birliği'nin sağladığı gibi değil. Ulus devlet meseleleri hiçbir zaman tamamen gündemden düşemez. Ancak soğuk savaşın sona ermesini takip eden yıllarda çoğu durumda daha az önemli veya daha az acil göründüler. Bazılarının varsaydığı gibi, ulus devlet meseleleri şimdi yeniden canlanıyorsa, istihbarat teşkilatlarının tekrar uyum sağlaması gerekecektir. Bu meseleler, uzun süredir politika ve istihbarat alanında çalışanlar için tanıdık görünebilir ve hissedilebilir, ancak istihbarat teşkilatlarının çalışanlarının çoğu için büyük ölçüde yeni olacaktır. Çin ve Rusya ile ortaya çıkan ulus devlet rekabetinde dikkat çekici farklılık, ideolojik içeriğin neredeyse tamamen yokluğunda yatmaktadır. Vladimir Putin, batı değerlerinin yozlaşmış olduğunu ve uzun süredir var olan Rus değerleri ve geleneklerinde saf bir şeyler olduğunu savunabilir, ancak bunun Rusya sınırlarının ötesinde çok az veya hiç çekiciliği yoktur. Benzer şekilde, Çin görünüşte hala bir komünist devlettir veya en azından komünist parti elitleri tarafından yönetilen bir devlettir, ancak Çin, Marksist-Leninist-Maoist bir ekonomi ve siyaset yaklaşımının avantajlarını yaymaz aslında yayamaz da çünkü böyle bir devlet olma iddiasından büyük ölçüde vazgeçmiştir. İdeolojinin yokluğunda, güç mekanizmaları çok daha önem kazanır, iç uyum, istikrarlı bir siyasi ardıllık sistemi, ekonomi, kaynaklar, demografi, müttefikler, askeri yetenekler. Bu mekanizmaların çoğu, Rusya veya Çin'in uzun vadeli beklentilerine karşıt argümanlar sunar. İşte burada, politika yapıcıların ve özellikle analistlerin doğrusal düşünme yaklaşımı tehlikeli hale gelir, geleceğin sadece bugünün bir uzantısı olduğunu varsaymak. İyi istihbarat görevlileri her zaman ya şöyle olursa, Sorusunu sorarlar, bu durumda olumlu veya olumsuz büyük bir değişiklik olursa ne görmeyi bekleyebilirim? Bu değişiklikler gerçekleşmeyebilir, ancak istihbarat teşkilatları olasılıklara karşı tetikte olmalı ve değişim işaretlerini aramalıdır. Mevcut ve yakın dönemin en büyük değişimi, yenilenmiş bir ulus devlet rekabeti değil, Siber alanı çeşitli amaçlar veya hedefler için kullanabilen devlet dışı aktörlerin yükselişi olabilir, bunlar sadece teröristler veya suçlular değil, aynı zamanda bilgisayar korsanlarıdır. Bazılarının siyasi veya suç amaçlı gündemleri varken, bazıları da büyük ölçüde bunu yapabileceklerini kanıtlamak için faaliyet gösteriyor gibi görünüyor. İnternet ve dünya çapında ağ, mevcut haliyle, onlara veya herhangi birine muazzam bir erişim ve az uyarı ile kitlesel yıkım yaratma yeteneği veriyor ve belki de caydırıcılık veya misilleme imkanı da sunmuyor. Bu sadece teknik bir sorun değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin henüz çözemediği doktrinsel bir sorundur. İstihbaratın önemli bir rolü vardır, ancak politika kararları alamaz ve almamalıdır. İstihbarat subayı olmanın bir ayrıcalık olduğunu her zaman düşünmüşümdür, sırları bildiğim için değil, ulusumun güvenliğinin sağlanması amacıyla politikalara katkıda bulunma konusunda eşsiz bir fırsata sahip olduğum için. İstihbarat servisleri, mesleklerine kendini adayan iyi insanları çekmeye devam ettiği sürece, istihbaratın geleceğinin en azından bu kısmı parlak olmaya devam edecektir.